Bir insanın hayatı iyi bir eğitimle tamamen değişebilir. İzafiyet teorisi Albert Einstein Türkçesi Gülen Aktaş Yayınlayan Say Yayınları 3. Baskı Ekim 1993 İzafiyet teorisi Görelilik Kuramı İçindekiler Yazarın Ön sözü. Bölüm 1 Özel Görelilik Kuramı 1. Geometrik önermelerin fiziksel anlamı 2. Koordinatlar sistemi 3. Klasik mekanikte uzay ve zaman 4. Galileo koordinat sistemi 5. Görünlük ilkesi 6. Klasik mekanikte kullanım toplamı kuramı 7. Işığın yayılma yasası ile görünlülük ilkesinin görünüşteki uyuşmazlığı 8. Fizikte zaman fikri üstüne 9. Aynı andalığın görevliliği. 10. Uzaklık kavramının göreliliği üstüne. 11. Lorentz dönüşümleri. 12. Hareket halindeki saatlerle ölçme çubuklarının davranışları. 13. Hızların toplamı kuramı. 14. Görelilik kuramının yeni buluşlara yol açma değeri. 15. Kuramın genel sonuçları. 16. Deney ve Özel Görelilik Kuranı 17. Winkowski'nin dört boyutlu uzayı Bölüm 2 Genel Görelilik Kuranı 18. Özel ve Genel Görelilik İlkesi 19. Çekim Alanı 20. Genel Görelilik Önelmesi İçin Bir Kanıt Olarak Atalet ve Çekim Kütlelerinin Eşitliği 21 klasik mekaniğin ve özel görelilik kuramının temelleri hangi konularda yetersizdir? 22. Genel görelilik ilkesinden çıkan bazı sonuçlar. 23. Dönem bir referans cismi üstünde saatlerin ve ölçme çubuklarının durumları. 24. Öklikleyen ve öklikten olmayan sürekliler. 25. Gauss koordinatları. 26. Özel görelilik kuramının uzay-zaman süreklisinin bir öplikten sürekli olarak dönüşülmesi. 27. Genel görevlilik kuramının uzay-zaman süreklisi öplikten bir sürekli değildir. 28. Genel görevlilik ilkesinin tam formülasyonu. 29. Genel Görelilik ilkesine dayanarak çekim sorununun çözümü. Bölüm 3. Bir bütün olarak evren üzerine düşünceler. 30, Newton'un kuramının evren bilimsel zorlukları. 31, sonlu ve yine de sınırsız bir evrenin olabilirliği. 32, genel görevlik kuramına göre uzayın yapısı. Ekler. 1, Lorentz dönüşümünün basit bir şekilde çıkarılması. 2, Milkskin'in dört boyutlu uzayı dünyası. 3. Genel görelilik kuramının deneylerle doğrulanması. A. Mutabit'in ötelenme hareketi. B. Bir çekim alanı tarafından ışığın eğrilmesi. C. Spektral çizgilerin kırmızıya doğru kayması. 4. Genel görelilik kuramına göre uzayın yapısı. 5. Görelilik ve uzay sorunu. 10 söz, bu kitap genel olarak bilimsel ve felsefi açıdan kurama ilgi duyan ancak kuramsal fiziğin matematiksel yönünü pek tanımayan okuyucuların görevlilik kuramını tam olarak anlayabilmelerini sağlamak amacıyla yazılmıştır. Kitap okuyucudan üniversiteye giriş sınavlanınca gereken bir eğitimi beklemektedir ve kitabın kısalığına rağmen okuyucunun büyük miktarda sabır ve irade gücünü göstermesi gerekecektir. Başlıca fikirleri en basit ve en usta biçimde ve gerçekteki oluşma sırasını bozmadan sunabilmek için yazar hiçbir güçlükten kaçınmamıştır. Gereken açıklığı verebilmek için birçok yerde yazının güzelliğini hiç gözetmeden kendini tekrarlamak zorunda olma bana kaçınılmaz gibi geldi. Güzellik sorunlarının terzilere ve aykılıcılara bırakılması fikrini savunan zeki kuramsal fizikçi Lea Boltzmann'a dipnot, Ludwig Boltzmann 1844-1906. Ağustos'lu dili fizikçi. Matematik, deneysel fizik ve kuramsal fizik profesörlüğü yaptı. Termodinamik yasaları üstüne önerileriyle ünlüdür. Tamamen katılıyorum. Konuya özgü güçlükleri okuyucudan sakladığını söyleyemeyeceğim. Öte yandan kuramın deneye dayanan fiziksel temelleri konusunda bilerek fazla derine inmedi. Böylece fizikle pek uğraşmamış olan okuyucuların, Ağaçlardan ormanı göremeyen bir insan durumuna düşmesini istemedim. Umarım kitap okuyucuya düşünce dolu birkaç nefis saat geçirtebilir. Albert Einstein, Aralık 19.16 15. Baskıya Not Bu baskıya 5. bir ek ekledim. Bu bölümde genel olarak uzay sorunu üstündeki görüşlerimi ve ilişkinci görüş açısının etkisinin sonucu olarak uzay hakkındaki fikirlerimizin gelişimini sundu. Uzay zamanın fiziksel gerçekliğin gerçek nesnelerinden bağımsız ayrı bir varlık atfedilmesi gereken bir şey olmadığını göstermek istedim. Fiziksel nesneler uzayda değildirler. Bu nesneler uzaysal uzantıları olan bu şekilde boş uzay kavramı anlamını yitirir. Albert Einstein 9 Haziran 1952 Bölüm 1 Özel Görevlilik Kuramı 1 Geometrik Önermelerin Fiziksel Anlamı Bu kitabı okuyan bir okul günlerinizde Ök Lirin, Liknot, Eyüp Lides, İsa'dan Önce, 450-380 Antik Çağ Yunan felsefesinde Sokratçı okullardan Megara Okulu'nun kurucusu Antik Mısır kültüründe deneysel olarak bulunan ve bilinen geometrik bulguları sistematik bir şekilde ele alarak kuramsal bir bilim haline getirenlerden Thales, Pythagoras gibi. Bugün Öpüdin geometri dendiğinde üç boyutlu ve kuramsal bir düzensellikten kalkınan geometri anlaşılmaktadır. Öpüdin geometrisinin o asil yapısıyla tanışmışsınızdır. Belki sevgiden çok saygıyla merdivenlerinde dürüst hocanızın saatlerce peşinizde koştuğu o harika yapıyı hatırlıyorsunuzdur. Geçmiş deneyimlerinizden dolayı bu bilimin yanlış olduğunu ima eden herkesi muhakkak ki hor görüyorsunuz. Ama belki biri size şu soruyu sorsa bu gurur dolu kendine güveninizi kaybedeceksiniz. Peki öyleyse bu önermelerin doğru olduğunu iddia etmekte ne demek istiyorsunuz? Şimdi bu soru üstüne biraz duralım. Biometri kesin fikirlerle aralarında az çok bir ilişki kurabildiğimiz düzlem, nokta ve düz çizgi gibi bazı kavramlardan ve bu fikirlerin sonucu olarak doğru diye kabul etme eğiliminde olduğumuz bazı basit önermelerden, aksiyonlardan kalkınır. İspatının doğru olduğuna inanmayı kendimizi mecbur hissettiğimiz bir mantıki sürece dayanarak, diğer bütün önermelerin bu aksiyonlardan geldikleri gösterilir. Yani bunlar ispat edilmişlerdir. Bir önerme, aksiyonlardan bu şekilde elde edilirse doğrudur. Her bir geometrik önermenin doğruluğu sorunu böylece aksiyonların doğruluğu sorununa indirgenmiştir. Son sorunun geometrik yöntemlerle cevaplanmasını bir yana bırakın, başlı başına tamamen anlamsız olduğu zaten uzun süreden beri bilinmekteydi. İki noktadan sadece bir tek düz çizginin geçeceğinin doğru olup olmadığını soramayız. Biz sadece öklüdyen geometrinin, her birinin üstündeki iki ile tek olarak belirlenme özelliğine sahip olduğu düz çizgiler diye adlandırılan şeylerle uğraştığını söyleyebiliriz. Doğru kavramı saf geometrinin ispatlarına uymaz. Çünkü biz sonuç olarak her zaman doğru sözcüğünü gerçek bir nesne ile bağlama alışkanlığındayızdır. Halbuki geometri kendisine oluşturan fikirlerin deneydeki nesnelere olan ilişkisiyle değil, bu fikirler arasındaki mantıki bağlarla ilgilenir. Buna rağmen geometrideki önerilere neden doğru dediğimizi anlamak zor değil. Geometrik fikirler az çok doğadaki gerçek nesnelerin yalan ve kuşkusuz ki doğadaki bu nesneler bu fikirlerin oluşumunun dış nedenidir. Geometri, yapısına mümkün olan en büyük mantıki birliği görebilmek için böyle bir yolu terk etmelidir. Örneğin, yeterince katı kabul edilebilecek bir cisim üzerinde, Uzaktan iki belirli nokta tayin etmek, düşünce alışkanlığımıza iyice yerleşmiş bir bir şeydir. Dahası uygun bir gözlem yeri seçildiğinde, eğer görünüşteki durumları tek bir gözle üst üste getirilebiliyorsa, üç noktanın düz bir çizgi üstüne yerleştirildiğini kabul etmeye alışmışsınızdır. Eğer bu düşünce alışkanlığımızı devam ettirerek, Eklitliyen geometrinin önermelerine yeterince katı kabul edilebilecek bir cisim üstündeki iki noktanın cismin konumunda yapacağınız herhangi bir değişiklikten bağımsız olarak her zaman aynı mesafeye çizgi aralığına tekabül edeceğini belirten bir önerme eklersek bu takdirde Eklitliyen geometrinin önermeleri yeterince katı cisimlerin mümkün görevi durumları üstüne önermeler haline gelirler. Dipnot yani doğal bir nesle düz bir çizgi ile de bağlantılıdır. A ve C noktaları verildiğinde ve B noktası da AB ve BC uzaklıklarının toplamının en kısa olacak şekilde seçildiğinde sabit bir cisim üzerindeki A, B ve C noktaları düz bir çizgi oluştururlar. Bu eksi geneli şimdiki amacımız için yeterli olacaktır. Bu şekilde desteklenmiş olan geometriye fiziğin bir dalı olarak bakılması gerekir. Artık şimdi bu içinde yorumlanan geometrik önermelerin doğruluğunu sorabiliriz. Çünkü bu önermelerin geometrik fikirleri bağladığımız gerçek nesneler için geçerli olup olmadığını sormakta farklıyız. Başka bir deyişle, bu anlamda geometrik önermenin doğruluğundan, onun bir cetvel ve pergel yardımıyla çizilmesi için geçerli olduğunu anlatmaktayız. Tabii bu anlamda geometrik önermelerin doğruluğu inancı tamamen oldukça eksik deneylere dayanmaktadır. Şimdilik geometrik önermelerin doğruluğunu kabul edecek daha sonraki bir aşamada genel ilişkinlik kuramında bu doğruluğun sınırlı olduğunu görecek ve bu sınırları göz önünde bulunduracağız. 2. Koordinatlar Sistemi Mesafenin daha önce belirtilen fiziksel yorumuna dayanarak sabit bir cisim üstündeki iki nokta arasındaki uzaklığı ölçüler aracılığıyla saklama durumundayız. Bu amaç için bundan sonra sürekli olarak kullanacağımız ve birim ölçü olarak kabul edebileceğimiz bir mesafeye S çubuğu ihtiyacımız vardır. Eğer şimdi A ve B sabit bir cisim üstündeki iki nokta ise var, bunları birleştiren çizgiyi geometri kurallarına göre çizebiliriz. A'dan başlayarak B'ye vararak dek birbiri ardından S uzaklıklarını işaretleyebiliriz. Bu işaretlerin sayısı AB uzaklığının sayısal ölçüsüdür. Bu, tüm uzaklık ölçüm, ölçümlerinin temelidir. Diknot Burada geriye bir hiçbir şey kalmadığını farz ediyoruz. Yani ölçü bir tam sayı vermektedir. Bu zorluk parçalara bölünmüş ölçme çubuklarının kullanılmasıyla giderilmiştir. Böyle çubukların kullanılması, tam olarak farklı bir yönetimi gerektirmez. Üzerde herhangi bir nesnenin konumu ya da bir olayın görünüşünün tarifi, o nesnenin ya da olayın çakıştığı katı bir cisim, referans olarak kullanılan cisim, üstündeki noktanın belirlenmesine dayanır. Bu sadece bilimsel tarif için değil, günlük yaşantı için de geçerlidir. Eğer Beyazıt Meydanı İstanbul Dikmet, bu çevrenin yapıldığı İngilizce metinde Trafalgar Meydanı kullanılmıştır, Einstein'in kendi etinde ise Pottsmanter Meydanı Berlin ifadesi geçmekteydi. Okuyucunun kitabı yatkınlığını sağlamak için burada Beyaz İkmeydanı İstanbul ifadesi kullanılmıştır. Yer belirlemesini incelersen şu sonuca varır. Yer belirlemesinin ait olduğu katı cisim dünyadır. Beyazıt Meydanı İstanbul kendisine bir ad verilmiş ve olayın uzayla çakıştığı iyice tariflenmiş bir noktadır. Diknot, burada uzayla çakışma ifadesinin önemini daha fazla incelemek gerekli değil bu kavram, pratikte uygulanabilme açısından fikir değişikliklerinin pek ortaya çıkmayacağı konusunda yeterli, yeteri kadar açıktır. Yer belirlemenin bu ilkel yönteminin sadece katı cisimlerin yüzeyindeki yerlerle ilgilidir ve bu yüzeye birbirlerinden ayırt edilebilen noktaların varlığına bağlıdır. Ama durum belirlememizin özelliğini değiştirmeden bu sınırlamalardan kendimizi kurtarabiliriz. Örneğin, eğer Beyazıt Meydanı'nın üstünde bir bulut duruyorsa, onun dünya yüzeyine göre ilişkin olan yerini buluta kadar yükselen ve meydana dik bir direk dikerek belirleyebiliriz. Bilimsel ölçme çubuğuyla ölçülen direğin uzunluğu, direğin ayağının konumunun belirlenmesiyle birleşince bize tam bir yer belirlemesi verir. Bu örneğe dayanarak, konum kavramının inceliğinin geliştirildiği tavrı görebiliriz. A. Yer belirlemesinin kendisine göre yapılacağı katı cisme öyle bir ek yapıldığını düşünüyoruz ki, Konumunu saptamak istediğimiz nesneye bu ek aracılığı ile ulaşılmaktadır. B. Nesnenin konumunu belirlerken belirlenmiş referans noktaları yerine bir sayıdan burada ölçme çubuğuyla ölçülen direğin uzunluğu yararlanırız. C. Buluta varan direk oraya dikinmeden önce bile bulutun yüksekliğinden söz edebiliriz. Yerdeki değişik yerlerden bulutun optik gözlemleriyle ve ışığın yayılma özelliklerini göz önünde bulundurarak, buluta uzatmak istediğiniz bir direğin uzunluğunu hesaplayabiliriz. Bunlar göz önünde bulunduğu durumda konumun tanımlanmasında sayısal ölçümler vasıtasıyla referans olarak kullanılan katı cismin üzerindeki belirli yerlerin altları olan varlığından kendimizi bağımsız kılabilmemizin yararlı olacağını görürüz. Ölçme fiziğinde bu kartezyen koordinat sistemi kullanılarak elde edilmiştir. Bu birbirine dik olan ve katı bir cisme sıkıca bağlanan üç düz düzlemden oluşmaktadır. Bir koordinat sistemine göre bir olayın görünüşü, olayın geçtiği yerden bu üç düz düzleme indirilen üç dikmenin uzunluğuyla ya da koordinatlarla x, y, z belirlenir. Bu üç dikmenin uzunluğu, ödütleyen geometriminin kuralları ve yöntemlerine göre sabit bir çubukla uygulanan bir seri işlemle ölçülebilir. Pratikte koordinat sistemini oluşturan katı yüzeyler yoktur. ötesi koordinatların büyüklükleri gerçekte sabit çubuklarla değil, doğaylı yollarla belirlenir. Eğer fizik ve gök biliminde elde edilen sonuçların açıklığını koruması gerekiyorsa, konumun belirlenmesinin fiziksel anlamı her zaman yukarıdaki fikirlere uygun olarak yapılmalıdır. Bu görüşlerin geliştirilmesi, kitabın ikinci kısmında incelenen genel görevlilik kuramına gelinceye dek gerekli değildir. Böylece şu sonucu elde ettik. Uzayda her olayın tarifi, bu tür olayların kendisine göre tariflendiği katı bir cismin kullanılmasını içerir. Ortaya çıkan ilişki, Eklidyen Göremiyetinin yasalarının mesafeler için geçerli olduğunu kabul etmektedir. Mesafe fiziksel olarak katı bir cisim üstündeki iki işaret tarafından temsil edilir. 3. Klasik mekanikte uzay ve zaman Mekaniğin amacı, cisimlerin zamanla uzayda konumlarını nasıl değiştirdiklerini tarif edebilmektir. Gerçek bir fikir ve ayrıntılı bir açıklama vermeden mekaniğin amaçlarını bu biçimde açıklarsak, Açıklığın kutsal ruhuna karşı vicdanımı korkunç günahlarla doldurmuş olacağım. Şimdi bu günahları açıklamaya çalışalım. Burada konum ve uzaydan ne anlaşılacağı açık değil. Düzgün olarak hareket etmekte olan bir tren vagonunun penceresinden durup yere fırlatmadan bir taş bırakıyorum. Sonra hava direncini hesaba katmadan taşın düz bir çizgi çizerek düştüğünü görüyorum. Aşağıda bu kötü hareketi izleyen bir yaya, taşın parabolik bir eğri çizerek yere düştüğüne dikkat ediyor. Şimdi soruyorum. Taşın düşerken geçirdiği konumlar gerçekten düz bir çizgi mi yoksa bir parabol mu oluşturuyor? Daha da ötesi burada uzayda hareket ile ne demek isteniyor? Bir önceki bölümdeki fikirler göz önünde tutulduğunda cevap açıktır. Önce iştenlikle itiraf edelim ki hiç kavrayamadığınız belirsiz bir sözcük olan uzay sözcüğünden tamamen sakınıp onun yerine yeterince katı bir referans cismine göre hareket ifadesini kullanalım. Referans cismine vagon yola toprak göre konu bir önceki bölümde ayrıntılı olarak incelenmişti. Eğer referans cisim yerine matematiksel tarih için kullanışlı bir fikir olan koordinat sistemini koyarsak şöyle diyebiliriz. Vagona sabit bir biçimde yerleştirilen koordinatlar sistemine göre taş düz bir çizgi, yere, toprağa, sabit bir biçimde yerleştirilen kozantlar sistemine göre de bir parabol çizmektedir. Bu örneğin yardımıyla bağımsız olarak var olan bir yörünge, yol eğrisi, dipnot, yani cismin üstüne, üstünde hareket ettiği eğri diye bir şey olmadığı ve sadece özel bir referans cismine göre bir yörüngeden söz edilebileceği açıkça görülmektedir. Hareketin tam bir tarifini verebilmek için cismin durumunun zamanla nasıl değiştiğini belirle, belirlemeliyiz. Yani yörüngesindeki her nokta için cismin ne zaman o noktada olduğunun belirlenmesi gerekir. Bu bölüler öylesine bir zaman tarifi ile belirlenmelidir ki, bu tarif sayesinde bu zaman değerleri gözlenmesi mümkün olan büyüklükler, ölçme sonuçları olarak kabul edilebilsin. Eğer klasik mekanik açısından bakarsak, bu gerekliliği şu şekilde karşılayabiliriz. Aynı yapıda iki saat düşünelim. Vagonun penceresindeki adam bu saatlerden bir tanesini aşağıdaki yaya da bir yerine elinde tutsun. Her iki gözlemci de elindeki saatin her tek sesiyle taşın kendi referans cismine göre konumlu birindesin. Burada ışığın yayınla hızının sınırlılığının getirdiği hatayı hesaba katmadık. Burada bu konudaki ikinci bir zorlukla daha sonra ayrıntılı olarak uğraşacağız. Galileo Koordinat Sistemi Bilindiği gibi Galileo Newton Diplot Galileo Belli 1564-1642 İtalyan Matematik Profesörü Modern anlamda ilk bilimsel araştırmayı başlatmış, deneyle matematiksel düşünceyi birbirine bağlayan bir kuram oluşturmuştur. Burada sözü geçen koordinatlar sistemi onun görüşlerinden dolayı böyle adlandırılmıştır. Isaac Newton 1642-1727 İngiliz matematikçisi, Cassendi'nin fikirlerini ve Galilei'nin deneylerini geliştirerek ünlü çekim kuramına varmıştır. Bilindiği gibi Galilei Newton mekaniğinin temel yasası olan atalet yasası şöyle ifade edilebilir. Diğer cisimlerden yeterince uzaklaştırılmış olan bir cisim durmaya ya da düz bir çizgi üstündeki düzgün hareketine devam eder. Bu yasa sadece cisimlerin hareketi konusunda bir şeyler belirtmekle kalmıyor. Aynı zamanda mekanik tarihte hangi referans cisimlerinin ya da koordinat sistemlerinin kullanılabileceğini de gösteriyor. Kuşkusuz ki atalet yasası görünen yıldızlar için oldukça büyük bir yaklaşıklıkla geçerlidir. Eğer dünyaya yerleştirilmiş bir koordinat sistemi kullanırsak o zaman bu sisteme göre her sabit yıldız bir astronomik günde dipnot, astronomik dünyanın kendi ekseni etrafındaki bir tam dönüşü Kocaman çaplı birer daire çizer ki, bu da atalet yasasına aykırı bir şeydir. Böylece eğer bu yasaya bağlı kalırsak, bu hareketleri sabit yıldızların onlara göre bir daire çizmedikleri koordinat sistemine göre tariflemeliyiz. Kendisine göre atalet yasasının geçerli olduğu hareketin koordinat sistemine Galile koordinat sistemi denir. Galilei, Newton mekaniğinin yasaları ancak Galilei Koordinatlar Sistemi için geçerli kabul edilebilir. 5. Görelilik ilkesi, anlamda Elden geldiğince açık alabilmek için, düzgün hareket ettiği öngörülen vagon örneğinize dönelim. Onun hareketine düzgün öteleme diyoruz. Düzgün, çünkü hızı ve yönü sabit öteleme, çünkü yere göre vagon durum değiştirmesine rağmen, bu işi yaparken herhangi bir dönme hareketi yapmamaktadır. Havada uçarken hareketi yerden gözlenişine göre düzgün ve düz bir çizgi halinde olan bir kuzgun düşünelim. Eğer uçmakta olan kuzguna hareket etmekte olan bir vagandan bakıyorsak, kuzgunun hareketinin hızının ve yönünün değişik olduğunu, ama bu hareketin hala düzgün ve düz bir çizgi halinde olduğunu fark edeceğiz. şöyle bir anlatışla şöyle diyebiliriz. Eğer bir m kütlesi k koordinat sistemine göre düz bir çizgide, düzgün bir biçimde hareket ediyorsa, o zaman aynı kütle k'ya göre düzgün değişen, hareket gösteren ikinci bir koordinat sistemi k üssüne göre de düzgün ve düz bir çizgide hareket edecektir. Bir önceki bölümdeki ilkelere göre şöyle diyebiliriz. Eğer k bir galile koordinat sistemi ise o zaman K'ya göre düzgün değişme hareketlerinde olan her K üstü koordinat sistemi de bir Galileo koordinat sistemidir. K göre Galileo Newton mekanik yasaları K için oldukları gibi geçerlidir. Bu ülkeyi şöyle tariflerse genelleştirmemizde bir adım daha atmış oluruz. Eğer K'ya göre K üstü dönmeden düzgün hareket eden bir koordinat sistemi ise o zaman doğal olaylar K göre de bu tıpkı K'ya göre olduğu gibi aynı genel yasalarla oluşurlar. Bu ifadeye görevlilik ilkesi, kısıtma da denir. Klasik mekaniğin yardımıyla tüm doğal olayların temsil edilebileceği inanıldığı takdirde, bu görevlilik ilkesinin geçerliliğinden kuşkulanmamaya hiç gerek yoktur. Ancak elektrodinamik ve optikteki son zamanlardaki gelişmeler göz önünde bulundurulduğunda, Klasik mekaniğin tüm doğal olayların fiziksel olarak açıklanmasında yetersiz bir temel olduğu giderek anlaşıldı. Bu noktada görevlilik ilkesinin geçerliliği tartışmaya açık bir soru haline geldi ve bu sorunun cevabının olumsuz olacağı da imkansız gibi görünmüyor. Bununla beraber başlangıçta görelilik ilkesinin geçerliliğinden yana olan iki genel olay vardır. Klasik mekaniğin tüm fiziksel olayların teorik temsili açısından bize yeterince geniş bir dayak olmasına rağmen gök cisimlerinin gerçek hareketlerini hemen hemen mükemmel bir biçimde açıklayabilmesinden dolayı önemli ölçüde bir doğru payı olduğunu unutmamalıyız. Bu yüzden görelilik ilkesi mekanik alanına büyük bir isabetlilikle uygulanabilmektedir. Ama böylesine genel bir ilkenin bazı olaylar alanına tam olarak uyması ve başka bir alan için geçersiz olması a priori pek mümkün değildir. Şimdi daha sonra tekrar döneceğimiz ikinci bir tartışmaya geçiyoruz. Eğer ilişkinlik ilkesi kısıtlı anlamda geçerli değilse, birbirlerine göre düzgün hareket etmekte olan K, K üssü, K iki üssü vs. galile koordinat sistemleri doğal olayların tanımlanmasında eş değerli olmayacaklardır. Bu takdirde doğal yasaların özellikle basit bir biçimde oluşturulabileceklerine inanmaktan kendimizi alamıyoruz. Tabi bütün mümkün galile koordinat sistemleri arasından referans cismimiz olarak özel bir hareket durumundaki bir K0 seçmemiz koşuluyla o zaman bu sisteme tamamen hareketsiz ve diğer bütün galile sistemleri olan K'lara hareket halinde demekte haklıyız. Doğal olayların tariflenmesindeki yararlılığından dolayı. Öyle değil, eğer yer k sıfır sistemi ise vagon bir K sistemi olurdu. Bu kan sistemine göre K0 sistemine olduğundan daha az basit yasalar geçerli olacaktır. Basitliğin azalmasının nedeni Vagon kanın K0'a göre hareket halinde yani gerçekten olmasından ileri gelmektedir. K'ya göre oluşturulan genel doğa yasalarında babanın hızının büyüklüğü ve yönü zorunlu olarak bir rol oynar. Örneğin ekseni giriş yönüne paralel olarak çalınan bir orgun borusundan çıkan notanın Ekseni bu dik olan bir ordun borusundan çıkan notadan farklı olmasını bekleriz. Güneş etrafındaki yörüngesi üstündeki hareketinden dolayı dünyamız saniyede 30 km giden bir vagona benzer. Eğer görelilik ilkesi geçerli olmasaydı herhangi bir anda dünyanın hareketinin yönünün doğa yasalarına girmesini ve de fiziksel sistemlerin dünyaya göre uzaydaki yer değiştirmelerine bağımlı olmasını beklerdik. Bir yıl boyunca dünyanın dönme hızının yönündeki değişiklik göz önünde bulundurulduğunda dünya bütün bir yıl boyunca hipotetik sistem K0'a göre hareketsiz olamaz. Bununla beraber en dikkatli gözlemler dünyanın fizik uzayında hiçbir zaman böyle izotrik olmayan özellikler yani değişik yönlerin bir fiziksel eşdeğersizliğine ortaya çıkamamıştır. Bu görevlilik ilkesinden yana önemli bir iddiadır. 6. fizik mekanikte kullanılan hızların toplamı kuramı Eski dostumuz vagonun raylar üstünde sabit bir v hızıyla gittiğini ve bir adamın gidiş önünde w hızıyla vagonda boydan boya yürüdüğünü farz edelim. Adam bu işlem sırasında yere göre ne kadar hızlı gidecektir? Başka bir deyişle yere göre hızı w ne olacaktır? Mümkün olan tek cevap şöylesine bir tartışmalı sonucundan çıkartılabilir. Eğer adam bir saniye olduğu yerde duracak olursa, yere göre bir v uzaklığını, vagonun hızına sayısal olarak eşit bir hızda alacaktır. Bununla beraber yürümesinin sonucu olarak, vagona ve yere göre, w uzaklığı kadar fazla gidecektir. Ve bu bir saniye içinde, w uzaklığı yürüme hızına sayısal olarak eşit olacaktır. Böylece sözü geçen saniye içinde, Yere göre toplam büyük tabuli eşittir ve artı w kadar bir yol olacaktır. Klasik mekanikte kullanılan hızların toplamı kuramını ifade eden bu sonucun elde edilemeyeceğini daha sonra göreceğiz. Başka bir deyişle yukarıda belirttiğimiz yasa gerçekte değerli değildir. Bununla beraber şimdilik bunun doğruluğunu edeceğiz Yeri Işığın yayılma yasası ile gömelilik ilkesinin görünüşteki uyuşmazlığı Fizikte ışığın boz, boş uzayda yayılma yasasından daha basit bir yasa yoktur. Okula giden her çocuk bu yayılmanın düz çizgiler halinde c eşittir 300 bin km saniye hızıyla olduğunu bilir ya da bildiğini sanır. Herhangi bir durumda bu hızın tüm renkler için aynı olduğunu kesinlikle biliriz. Çünkü eğer durum böyle olmasaydı sabit bir yıldızın Karanlıktaki komşusu tarafından örtülmesi sırasında değişik renkler için minimum ışının aynı anda görülemezdi. Çift yıldızların gözlemine dayanan buna benzer fikirlerle Hollanda astronom Desiter, not, William Desiter, 1872-1934, matematikçi olacak iken 25 yaşındaki çalışmalarıyla astronom oldu. Jüpiter gezegeninin uyduları üstüne gözlemleriyle ve gibi Einstein tane beraber kurduğu Einstein-Sitter kozmolojik modeliyle tanınır. Esitter ışığın yayılma hızının ışığı yayan cismin hareket hızının bağımlı olamayacağını gösterebilmiştir. Yayılma hızının uzaydaki yerinde bağımlı olabileceği varsayımı olanaksızdır. Kısaca ışık hızının sabitliği boşlukta yasasına okula giden bir çocuğun farklı olarak inanılacağını farz edelim. Böylesine basit bir yasanın dürüst ve düşünceli bir fizikçiyi büyük entelikler zorluklara sokacağını kim düşünebilirdi ki? Şimdi bu zorlukların nasıl doğduklarını görelim. Tabii ışığın yayılması işlemini ve herhangi bir başka işlemi katı bir referans cismine, koordinat sistemine göre açıklamalıyız. Böyle bir sistem olarak yine yeri seçelim. Bunun üstündeki havanın ardulara kalktığını düşünelim. Eğer bir ışık ışını yer boyunca gönderiliyorsa, yukarıdan ışının ucunun yere görece hızıyla hareket ettiğini görürüz. Şimdi yine vagonumuzun yarları içinde v hızıyla gittiğini ve yönünün ışıkla aynı olduğunu, ama tabii ki hızının çok daha az olduğunu düşünelim. Vagona göre ışığın yayılma hızının ne olduğunu soralım. Burada ışık vagona göre yürümekte olan adamla aynı rol oynadığından. Bir önceki bölümdeki fikirleri bu da uygulayabiliriz. Burada yere göre büyük W olan adamın hızını yerine yere göre ışığınız konacaktır. Wagona göre ışığın hızı W'dur. Böylece W eşittir C-V. Denklemini elde ederiz. Wagona göre ışık ışığının yayılma hızı bu eşitliğe göre C'den küçüktür. Ama bu sonuç 5. kısımda öne sürülen görevlilik ilkesiyle çelişkilidir. Çünkü doğadaki diğer genel yasalar gibi ışığın boşlukta yayılma yasası görevlilik ilkesine göre ister vagon referans cismi olarak kullanıldığında ister raylar referans cismi olarak kullanıldığında aynı olmalıdır. Ama yukarıdaki tartışmaya göre bu olanaksız gibi görünüyor. Eğer her ışık ışını yere göre c hızıyla yayılıyorsa bu nedenden dolayı vagana göre ışığın yayılmasında başka bir yasanın geçerli olması gerektiği gibi görünüyor. Bu da görelilik kuramıyla çelişen bir sonuç. Bu ikilem karşısında ya görelilik kuramını ya da boşlukta ışığın yayılma yasasını terk etmekten başka bir çare yok gibi görünüyor. Buraya kadar olan tartışmaları dikkatli izleyenlerimiz, basit ve doğaldığından ötürü kişiye oldukça inandırıcı gelen görelilik kuramını terk etmeyeceğimizde hemen hemen eminsinizdir. Böylece boşlukta ışığın yayılma yasası yerini görelilik kuramına uygun daha karmaşık bir yasaya bırakmak zorunda kalıyor. Ne var ki teorik fizikteki gelişim bu yolu izleyemeyeceğimizi gösteriyor. H. A. Lorenzin, Dikmo, Anton A. Lorenz, 1853-1928, Hollandalı fizikçi. 1902'de magnetizmanın radyasyon üstündeki etkisi konusundaki çalışmalıyla Pieter zamanla birlikte 1902 Nobel Fizik Ölünü aldı ve Albert Einstein'in özel görelilik kuramını oluşturmasına yardım etti. H. A. hareket eden cisimlerle ilgili elektrodinamik ve optik olaylar üstüne çağ açan teorik keşifleri bu alandaki deneyin elektromanyetizma kuramına yol göstermektedir ki boşlukta ışığın hızının sabitliği bu kuramın zorunlu bir sonuçdur. Bu yüzden ünlü teorik fizikçiler bu ülkeyle çelişkili hiçbir deneysel veri olmamasına rağmen görüllülük ilkesini terk etme eğilimindeler. Bu noktada görelilik kuramı meydana çıktı. Zaman ve uzayın fiziksel kavramların incelenmesinin bir sonucu olarak, gerçekte görevlilik ilkesiyle ışığın yayılma yasası arasında en küçük bir uyuşmazlık bile olmadığı ve bu iki yasaya da sistematik olarak dayanarak mantıken sağlam bir kurama varılacağı ortaya çıktı. Daha sonra anlatacağımız genişletilmiş kuramdan ayırt etmek için bu kurama özel görelilik kuramı denmiştir. Bundan sonraki kısımlarda özel görelilik kuramının temel fikirlerini sunacağız sizlere. 8. Fizikte zaman fikri üstüne Tren yolumuzun üstünde birbirlerinden uzak A ve B noktalarına iki yıldırın düştüğünü düşünelim. Buna bir de iki yıldırının aynı anda düştüğünü ekleyelim. Bu cümlenin herhangi bir anlamı olup olmadığını sorduğunda bana kararlı bir şekilde evet cevabını vereceksiniz. Ama eğer sizden cümlenin anlamını daha dikkatli açıklamanızı istersen, biraz düşündükten sonra bu sorunun ilk bakışta görüldüğü kadar kolay olmadığını fark edeceksiniz. Biraz zaman geçtikten sonra belki de aklınıza şu cevap gelecek. Cümlenin önemi başlı başına ve yeterince açık. Daha fazla açıklamaya da gerek yok. Tabii iki olayın aynı anda olup olmadığını gözlemle kavarlaştığına göre bana verilseydi biraz düşünmem gerekirdi. Şu nedenden dolayı bu cevap benim için yeterli değil. Eğer dahilane fikirlerinin sonucu olarak yetenekli bir meteorolog, yıldırımın A ve B noktalarında aynı anda düşmesi gerektiğini keşfetseyle, o zaman bu kuramsal sonucun gerçek olup duymadığını kontrol etme göreviyle karşı karşıya gelecektik. Aynı anda kavramının geçtiği tüm fiziksel cümlelerde aynı zorlukla karşılaşırız. Gerçekte bunun olup olmadığını keşfetme olanağına sahip oluncaya dek böyle bir kavram fizikçi için yoktur. Bu nedenle bize böylesine bir durumda deneyle her iki yıldırımın da aynı anda düşüp düşmediğine koral verecek bir yöntem getiren bir aynı andalık tarifine ihtiyacımız var. Böyle bir ihtiyaç karşılanmadıktan sonra eşdeğerlilik kavramına bir anlam verebildiğimi sandığım zaman bir fizikçi olarak fizikçi olmasam da durum değişmeyecekti, kendi kendimi kandırdığımı düşüneceğim. Bu noktada tam olarak bir açıklar kavuşmadıkça okurucudan daha ileri gitmemesini rica edeceğim. Bir süre düşündükten sonra aynı anları ölçmek için şu öneriyi getireceksiniz. Rayların üstünde A ve B noktalarını birleştiren çizgi ölçülmeli ve AB uzaklığının orta noktası M'ye bir gözlemci konulalı. Gözlemciye A ve B noktalarını aynı anda görebileceği bir düzenek örneğin 90 derece açıyla iki ayna sağlanmalı. Eğer gözlemci yıldırımların aynı zamanda düştüğünü görürse, o zaman bunlar aynı anıdır. Bu öneriyi çok beğendim. Ama yine de soruna çözülmüş gözüyle bakamıyorum. Çünkü şöylesine bir itirazın ortaya çıkacağını düşünüyorum. Eğer M noktasındaki gözlemcinin görmesini sağlayan ışığın A noktasından M noktasına geliş hızının B'den M'ye geliş hızıyla aynı olduğunu bilseydim, tarifiniz doğru olacaktı. Ama böyle bir tahminin incelenmesi. Ancak elimizde zaman ölçme aletleri olsaydı mümkün olabilirdi. Burada sanki kısır döngü içinde hareket ediyormuşuz gibi geliyor bana. Biraz düşündükten sonra haklı olarak kibirle bana bakacak ve şöyle diyeceksiniz. Yine de eski tarifimde direniyorum. Çünkü gerçekte ışık hakkında hiçbir şey varsayılmıyor. Aynı anladığım tarifinden sadece bir tek şey istemiyor. O da bize her gerçek durumda tarif edilen kavramın olup olmadığı konusunda deneysel bir karar vermemizi sağlamasın. Tarifinin bu ihtiyacı karşıladığı tartışma götürmez. Işığın A noktasından M'ye gitmek için harcadığı zamanın B noktasından M noktasına gitmek için harcadığı zamanla aynı olması aslında ışığın fiziksel özelliği üstüne ne bir tahmin ne de bir varsayımdır. Bu aynı anladık tarifini yapabilmek için kendi isteğimle ileri sürdüğüm bir koşuldur. Bu tarifin sadece iki olayın anlamını kavrayabilmek için değil, referans cismine göre... İlk not, A, B ve C olayları değişik yerlerde A, B ile aynı anladıklı, B, C ile aynı anladıklı olacak şekilde oluşturduklarında A ve C olaylarının aynı anladıkları ilkesinin de yerine getirilmiş olduğunu varsaymaktayız. Bu, ışığın yayılma yasası üstüne fiziksel bir varsayımdır. Boşlukta ışığın hızının sabitliği yasasını korumak istiyorsak bu, kuşkusuz gerçekleşmelidir. Burada raylar olayların durumlarından bağımsız olarak istediğimiz sayıda olayda kullanılabileceği açıktır. Böylece fizikte zamanın tarifine de varmış olduk. Bunun için aynı yapıdaki saatlerin raylar koordinat sistemi üstünde A, B ve C noktalarına konulduğunu ve bunların ilgilerinin aynı zamanda yukarıdaki anlamda aynı olacak biçimde ayarlandıklarında var Bu koşullar altında bir olayın zamanından Olayın hemen yanındaki uzayda, bu saatlerden birinin üstünde okunan işareti Yarkoğan körün durumu anlıyoruz, bu, şey, bu şekilde gözlemlenebilen her olaya bir zaman değeri verilebilir. Bu koşul başka bir fiziksel varsayımda içerir ki aksini gösteren deneysel bir kanıt olmadığı sürece geçerliliğinden kuşkulanılamaz. Aynı yapıya sahip oldukları takdirde bu saatlerin aynı ölçüde ilerledikleri varsayılmıştır. Bir referans cismini iki değişik noktasına durağan olarak yerleştirilen iki saat, birinin göstergelerinin özel konumunun diğerinin göstergelerinin aynı konumu ile aynı andalığı yukarıdaki anlamda olacak şekilde ayar ayarlandığında aynı ayarlamalar hep aynı andalıklı yukarıdaki tanım anlamında olacaktır. 9. Aynı andalığın görünürlüğü Şimdiye dek tüm düşüncelerimizi yer diye adlandırdığımız özel bir referans cismine göre tanımladı. Çok uzun bir trenin layları üstünde ve sabit hızıyla ve şekil birde gösterilen yönde gittiğini farz edelim. Bu trende yolculuk eden insanlar treni sabit bir referans cismi, koordinat sistemi olarak avantajlı bir şekilde kullanacaklardır. Tüm olayları trene göre izleyeceklerdir. Hat üstünde herhangi bir yerde yer alan bir olay trenin belli bir noktasında da ulaşacaktır. Aynı andadığın tarihi de trene göre yere olduğu gibi verilebilir. Bununla beraber doğal bir sonuç olarak şu soru akla gelebilir. Yere göre aynı anda olan iki olay örneğin A ve B noktalarına düşen iki yıldırım trene göre de aynı anda mıdır? Cevabın olumsuz olduğunu hemen göstereceğiz. A ve B noktasına düşen yıldırımların yere göre aynı anda oluştuklarını söylerken şunu demek istiyoruz. Yıldırımların düştüğü noktalar olan A ve B'den yayılan ışık ışınları yerdeki AB uzaklığının ortası olan M noktasında karşılaştılar. Ama A ve B olayları tren üstündeki A ve B noktalarına tekabül ederler. Hareket etmekte olan trenin üstündeki AB uzaklığının orta noktası M üstü olsun. Yıldırımın düştüğü anda bu M noktası, M üstü noktası ile çakışır ve sonra şeklin sağına doğru trenin V hızıyla hareket eder. Eğer trende M noktasında oturan bir gözlemci bu hıza sahip olmasaydı sürekli olarak M noktasında kalacaktı ve AB ve, ve B noktalarına düşen yıldırımlar kendisine aynı anda ulaşacaklardı. Yani bulunduğu noktada birleşeceklerdi. Fakat gerçekte yere göre düşünüldüğünde, B'den gelen ışık ışığına doğru hareket etmekte ve A'dan gelen ışık ışınının önünde gitmektedir. Böylece gözlemci B'den yayılan ışığı, A'dan yayılan ışıktan daha önce görecektir. Trenin referans cismi olarak alan gözlemciler, bu yüzden yıldırımın B noktasına A noktasından daha önce düştüğü sonucuna varacaklardır. Böylece önemli bir sonuca varıyoruz. Yere göre aynı anda olan olaylar, tırına göre aynı anda değildirler. Ya da bunun tersi söylenebilir. Aynı anlılığın göreliliği. Her referans cisminin koordinat sisteminin kendine özgü zamanı vardır. Zamanın ait olduğu referans cismi, bize bildirilmediği takdirde, bir olayın zamanı ifadesinin hiçbir anlamı yoktur. Görelilik kuramı gelişmeden önce zaman ifadesinin mutlak bir önemi olduğu farz edilirdi. Yani onun referans cismin hareket durumundan bağımsız olduğu düşünülürdü. Ama az önce de bu varsayımın aynı andalığını en tuval tarifiyle uyuşmadığını gördük. Bu varsayımı ortadan kaldırırsak boşlukta ışığın yayılma yasasıyla 7. kısımda geliştirilen görevlilik ilkesi arasındaki çelişki kaybolur. Bu çelişkiyi artık savunulması olanaksız olan 6. bölümdeki tartışmalar yol açmıştı. Bu bölümde vagona göre her saniyede W uzaklığını kat eden vagondaki adamın zamanının her saniyesinde yere göre de aynı uzaklığı kat ettiği sonucuna varmıştık. Ancak şimdiki tartışmalarımızda vagona göre bir olayın oluşması için gereken zamanın yere göre referans cismi olarak aynı olayın oluşması için gereken zamanda eşit olmadığını anlıyoruz. Böylece yürümekte olan bir adamın Demir yoluna göre W uzaklığını yerden bakıldığında bir saniye olarak görülen bir zaman içinde kat etmesi olanaksızdır. Üstelik 6. bölümdeki tartışmalar ikinci bir varsayıma da dayanmaktadır. Görelilik kuramının tanıtılmasından önce de aynı varsayımın kabul edilmesine rağmen bu şimdiki tartışmalara göre keyfi görülmektedir. 10. Uzaklık kavramının görüleliği üstüne Yere göre ve hızıyla giden tren üstünde iki nokta, dipnot örneğin 1. ve 20. boganın ortası, ele alalım ve bunların arasındaki uzaklığı araştıralım. Uzaklığın ölçülebilmesi için uzaklığı kendisine göre ölçebileceğimiz bir referans cismi gereklidir. Trenin kendisini referans cismi, koordinat sistemi olarak kullanmak en basit bir seçim olacaktır. Trendeki bir gözlemci bu aralığı ölçme çubuğu ile düz bir çizgi üstünde bir noktadan diğer noktaya varıncaya kadar gerektiğince kullanıp ölçebilir. Çubuğun kaç kez kullanıldığı bize istenilen uzaklığı verecektir. Uzaklığın yere göre ölçülmesi başka bir sorundur. Burada şöyle bir yöntem neredeyse kendini ayarmakta. Eğer tren üstünde söz konusu olan bir uzaklığın iki ucunu A üstü ve B üstü diye adlandırırsak, bu her iki noktanın da yere göre B hızıyla gittiklerini görürüz. Önce yerden gözlenen T zamanı içinde A üssü ve B noktalarının üstünden geçtikleri yerdeki A ve B noktalarını belirlemek istiyoruz. Yerdeki bu A ve B noktaları 8. kısımda verilen zaman tarifi kullanılarak belirlenebilir. Bundan sonra A ve B noktaları arasındaki uzaklık ölçme çubuğunun üst üste kullanılmasıyla ölçülür. Bu son ölçmenin bize birinci ölçme ile aynı sonucu vereceği akraori kesin değildir. Yani yere göre ölçülen trenin uzunluğu trende yapılan ölçmeden değişik olabilir. Bu sonuç 6. kısımdaki yürünüşte çok açık olan tartışmaya ikinci kez karşı çıkmamıza yol açar. Başka bir deyişle eğer burdundaki adam bir zaman birimi içinde W uzaklığı kadar yol aldığında trenden ölçüldüğünde bu uzaklık, yerden ölçülmesine göre W'ya zorunlu olarak eşit değildir. 1. Kaset B Yüzü 11. Lorentz Dönüşümleri Son 3 kısımda elde edilen sonuçlar, ışığın yayılma yasasıyla görelilik ilkesi kısım 7 arasındaki uyuşmazlığın klasik mekanikten alınan tanıtlanmamış iki hipotezin göz önüne alınmasından ileri geldiğini göstermektedir. Bu hipotezler şöyledir. 1. İki olay arasındaki zaman aralığı, zaman referans cisminin hareket durumundan bağımsızdır. 2. Sabit bir cismin üstündeki iki nokta arasındaki uzay aralığı, uzaklık, referans cisminin hareket durumundan bağımsızdır. Eğer bu iki hipotezi bir yana atarsak, yedinci kısımdaki ikileme ortadan kalkar. Çünkü... Altıncı kısımda çıkarılan hızların toplamı kuralı artık geçersizdir. Işığın boşlukta yayılma yasasının görevlilik ilkesine uyması olana ortaya çıkar ve şu soru akla gelir. Deneylerin bu iki temel sonucu arasındaki görünüşteki anlaşmazlığı ortadan kaldırmak için altıncı kısımdaki fikirleri nasıl geliştirmeliyiz? Bu soru başka bir genel soruyu doğurur. Altıncı kısımdaki tartışmada hem trene, hem de yere göre yerler ve zamanlarla uğraşmıştık. Bir olayın yerini ve zamanını yere göre bildiğimiz zaman, o olayın trene göre yerini ve zamanını nasıl bulacağız? Işığın boşlukta hareketi yasasının görevlilik ilkesiyle çelişmeyecek bir biçimde bu soruya bir cevap bulabilir miyiz? Başka bir deyişle, her ışık ışınının yere ve trene göre c hareket hızına sahip olacağı bir biçimde, her iki referans cismine göre olayların zamanları ve yerleri arasında bir ilişki bulabilir miyiz? Bu soru hemen hemen tamamen olumlu bir cevaba ve bir referans cisminden bir diğerine değişirken, olayın uzay-zaman büyüklükleri için oldukça kesin bir dönüşüm yasasına yol açar. Bu konuya geçmeden önce aşağıdaki geçici tartışmayı tanıtacağız. Şimdiye dek matematiksel olarak düz bir çizgi fonksiyonuna sahip yer boyunca oluşan olayları göz önünde bulundururduk. İkinci kısımda belirtildiği gibi bu referans sistemine yatay ve düşey yönde çubuklar aracılığıyla ek yapıldığını ve böylece herhangi bir yerde oluşan bir olayın bu yapıya göre yerinin saptanabileceğini düşünelim. Aynı şekilde V hızıyla giden bir trenin tüm uzayda yolculuğuna devam edeceğini ve böylece ne kadar uzakta olursa olsun her olayın ikinci yapıya göre yerinin saptanabileceğini düşünebiliriz. Herhangi bir temel yanılgıya düşmeden, Katı cisimlerin geçirimsizlik özelliklerinden dolayı, gerçekte bu yapıların sürekli olarak birbirlerini etkileşimin olayını önemseye, önemsemeyebiliriz. Böylesine her yapıda birbirine dik olan ve koordinat düzlemleri (koordinat sistemi) diye bilinen belirlenen üç yüzey düşünürüz. Böylece bir K koordinat sistemi yeri başka bir koordinat sistemi K üssü de treni temsil eder. Nerede olursa olsun bir olay uzayda k'ya göre koordinat düzlemleri üzerindeki üç dikme x, y, z ve zamana göre t zaman ile belirlenir. K'ya üstüne göre aynı olay uzaya ve zamana göre x üssü, y üssü, z üssü ve t üssü ile belirlenir. Tabi bunlar x y z t'ye eşit değildir. Bu büyüklüklerin nasıl fiziksel ölçülerin birer sonucu olarak kabul edilebilecekleri daha önce ayrıntılı olarak ortaya konmuştur. Sorunumuzun şu biçimde tam olarak ifade edilebileceği açıktır. Bir olayın K'ya göre X, Y, Z, T büyüklükleri verildiğinde aynı olayın K üstüne göre X üssü, Y üssü, Z üssü ve T üssü değerleri nedir? Bunların arasındaki ilişkiler boşlukta ışığın hareket yasasının K ve K üstüne göre tek ve aynı ışık ışını ve tabii ki her ışın için geçerli olabileceği bir biçimde seçilecektir. Şekil 2'de gösterilen koordinat sistemlerinin uzaydaki birbirlerine göre durumlar için bu sorun şu denklemlerle çözümlenebilir: x üssü eşittir x eksi vt bölü karekök içinde bir eksi v kare bölü c kare. y üssü eşittir y. z üssü eşittir z. t üssü eşittir T eksi v bölü c kare x bölü karaklık içinde 1 eksi v kare bölü c kare. Bu denklemler sistemi Lorentz dönüşümleri, dipnot, Lorentz dönüşümlerinin basit bir biçimde çıkarılışı ekbirde verilmiştir, diye bilinir. Eğer dayanak olarak ışığın hareket yasası yerine zamanın ve uzunlukların mutlak özelliği için eski mekanikteki varsayımları alsaydık, yukarıdakilerin yerine aşağıdaki denklemleri elde edecektik. X üssü eşittir X eksi VT, Y üssü eşittir Y, Z üssü eşittir Z, T üssü eşittir T. Bu denklemler sistemine çoğu kez galile dönüşümleri denilir. Işık hızı c yerine birinci dönüşümlerde sonsuz büyük bir değer konularak Lorenz dönüşümlerinden Galile dönüşümleri elde edilebilir. Aşağıdaki örneğin yardımıyla Lorenz dönüşümlerine uygun olarak boşlukta ışığın hareket yasasının hem k referans cismi hem de k üstü referans cismi için sağlandığını görebiliriz. Bir ışık işareti artı x ekseni boyunca gönderilmiştir. Ve bu ışık uyarısı şu denklem uygun olarak ilerlemektedir. X eşittir ct. Yani c hızıyla Lorentz dönüşüm denklemlerine göre x ve t arasındaki bu basit bağıntı x üstü ve t üstü arasındaki bağıntıyı da içerir. Gerçekte de Lorentz dönüşümlerinin birinci ve dördüncü denklemlerinde x yerine ct değerini koyarsak şu denklemleri elde edebiliriz. X üssü eşittir parantez içi c eksi v kapa parantez t bölü karekök içinde bir eksi v kare bölü c kare. T üssü eşittir parantez içinde bir eksi v bölü c kapa parantez t bölü karekök içinde bir eksi v kare bölü c kare. Bu iki denklemi birbirine bölerek x, eşit, x üssü eşittir, ct üssü ifadesini elde edebiliriz. K üssü sistemine göre ışığın yayılması bu denkleme göre oluşur. Böylece K referans cismine göre yayılma hızının yeri yine c'ye eşit olduğunu görürüz. Aynı sonuç herhangi bir başka yönde ilerleyen ışık ışınları için de elde edilir. Lorenz dönüşümleri bu görüş açısına uygun olarak çıkartıldıklarında kuşkusuz bu şaşırtıcı bir sonuç değildir. 12. Hareket halindeki saatlerle ölçme çubuklarının davranışları K sisteminin x üstü ekseninde bir metrelik çubuğu bir ucu başlangıcı x üstü eşittir 0 noktası Diğer ucu, çubuğun sonu, ilk süsü eşitliği bir noktasıyla çakışacak biçimde yerleştiriyorum. K sistemine göre çubuğun uzunluğu ne kadardır? Bu soruya cevap verilmek için çubuğun başının ve sonunun K sisteminin herhangi bir T zamanında K'ya göre nerede olduklarını sormamız yeterlidir. Lorenz dönüşüm denklemlerinin birincisine göre T eşittir sıfır zamanında bu iki noktanın değerleri şöyle gösterilebilir x parantez içinde çubuğun başlangıcı eşittir 0 karekök içinde 1 eksi v kare bölü c kare. x çubuğun sonu eşittir 1 karekök içinde 1 eksi v kare bölü c kare. iki nokta arasındaki uzaklık da karekök içinde 1 eksi v kare bölü c kare ile verilir. Ama 1 metrelik çubuk k'ya göre v hızıyla hareket etmektedir. Bu yüzden uzunluğun yönünde v hızıyla hareket etmekte olan 1 metrelik sabit bir çubuğun uzunluğu 1 metrenin karekök içinde içinde 1-v kare bölecek kare kadardır. Yani sabit çubuk hareket halindeyken durağın olduğu zamandan daha kısadır. Ve daha da hızlı hareket ettikçe daha da kısadır. Hızı v eşittir c olduğu zaman... Karekök içinde bir eksi v kare bölü c kare eşittir sıfır olur. Bundan da daha büyük hızlar için karekök sanal olur. Bundan görelilik kuramında c hızının gerçek bir cisim tarafından ne ulaşılabilecek ne de aşılabilecek bir sınır hız rolü oynadığı sonucuna varırız. Tabii c hızının bir sınır hızı olma özelliği Lorentz dönüşüm denklemlerinden de açıkça görülmektedir. Çünkü c'den büyük v değerleri için bundan anlamsızlaşırlar. Eğer tam tersine k'ya göre x eseni üstünde duran bir metrelik çubuğu düşünmüş olsaydık, k üstüne göre çubuğun uzunluğu karekök içinde 1-v kare bölü c kare olarak bulacaktık. Bu tartışmamızın temelini oluşturan görelilik ilkesine tamamen uymaktadır. Dönüşüm denklemlerinden ölçme çubuklarının ve saatlerin fiziksel davranışları hakkında bir şeyler öğrenebileceğimiz oldukça açıktır. Çünkü X, Y, Z, T büyüklükleri ölçme çubukları ve saatler yardımıyla elde edilen ölçmelerin sonuçlarından başka bir şey değildir. Eğer tartışmamızda böyle dönüşümlerini temel olarak alsaydık hareketinin sonucu olarak çubuğun kısalmasını elde edemeyecektik. Şimdi sürekli olarak k merkezinde parantez içinde x üssü eşittir 0 duran ve saniyeleri gösteren bir saati ele alalım t üssü eşittir 0 ve t üssü eşittir bir bu saatin birbirini izleyen tiktakları olsun lorenz dönüşüm denklemlerinin birincisi ve dördüncüsü bu tiktaklar için şöyledir t eşittir 0 ve t eşittir 1 bölü Karlık içinde bir eksi v kare bölü c kare. K'a göre saat v hızıyla hareket etmektedir. Bu referans cisminden bakıldığında saatin iki vuruşu arası da geçen zaman bir saniye değil bir bölü hareket içinde bir eksi v kare bölü c kare saniyedir. Yani biraz daha uzundur. Hareketinin sonucu olarak saat duran halinden daha yavaş işler. Burada da C hızı ulaşılamayan sınır hızı rolünü oynamaktadır. Dipnot, gerçekten de Mercury kapsülüyle uzaydaki bir turunu 90 dakikada tamamlayan Amerikalı astronot Cooper'ın saatte 28.175 kilometrelik hızla geçirdiği 24 saatlik bir gün içinde yaşlanmasında 1 bölü 60.000 saniye kadar bir azalma ya da duraklama olduğu saptanmıştır. 13- Hızların Toplamı Kuramı bu Deneyi Pratikte saatleri ölçme çubuklarının ışık hızına oranla çok küçük bir hızla hareket ettirebiliriz. Bu yüzden bir önceki kısımda elde edilen sonuçları gerçekle doğrudan karşılaştırmayacağız. Ama diğer taraftan bu sonuçlar size pek garip gelmiş olabilir. Bu yüzden kuramdan bir sonuç daha çıkartacağım. Bu, önceki tartışmalardan kolaylıkla çıkartılabilen bir deneyle de doğrulanmış bir sonuçtur. Altıncı kısımda, klasik mekaniğin varsayımlarından da elde edilen biçimde bir yönde hızların toplamı kuramını çıkarmıştık. Bu kural Galile dönüşümlerinden de kolaylıkla çıkartılabilir. 11. kısım Vagonun içinde yürüyen adamın yerine, K üssü koordinat sistemine göre, X üssü eşittir w, t üssü denklemiyle hareket etmekte olan bir noktayı koyalım. R dönüşümlerinin bir ve dördüncü denklemleriyle x üssü ve t üssünü ve x ve t cinsinden yazabiliriz. x eşittir parantez içinde v artı w kapa parantez t. Bu denklem fa sistemine göre noktanın yere göre adamın hareket yasasının ifadesinden başka bir şey değildir. Bu hızı w harfi ile belirlersek 6. kısımda olduğu gibi şu denklemi de edebiliriz. Büyük W eşittir V artı W A Ama bu tartışmayı görelilik kuramına dayanarak da sürdürebiliriz. X üstü eşittir W T üstü Denkleminde Lorentz dönüşümlerinin birinci ve dördüncü denklemlerinden yararlanarak X üstü ve X üstünü X ve T cinsinden ifade edebiliriz. Bu takdirde elde ettiğimiz denklem şudur. Büyük W eşittir v artı w bölü 1 v ve ve w 1. B. Bu göreli kuramına göre bir yöndeki hızların toplanması kuramına tekabül etmektedir. Şimdi bu kuramlardan hangisinin deneyle en iyi uyuştuğu sorunuyla karşılaşıyoruz. Bu noktada zeki fizikçi Fizö dipnot Armand Hippote Louis Fizeu, 1819-1896, Kransız fizikçisi. Foucault'la birlikte güneş ışığının kızıl ötesi bölümünü incelemiş, ısı ve ışıkla ilgili gözlemlerde bulunmuştur. İlk kez astronomik olmayan bir yöntemle ışık hızının değerini bulmuştur ve Doppler olayının ilk doğru açıklamasını yapmıştır. Fizikçi Friseu tarafından 50 yıl kadar önce yapılan ve zamandan, beri, o zamandan beri sonuçtan emin olunmak için en iyi deneyici fizikçiler tarafından tekrarlanan çok önemli bir deney bizi aydınlatmaktadır. Deney şu soru ile ilgilenmektedir. Işık hareketsiz bir sıvının içinde belli bir W hızı ile gitmektedir. Yukarıda söz ettiğimiz sıvı V hızı ile tübün içinden akarken, T tübünün içinde okun gösterdiği yönde ışığın hızı ne olacaktır? Şekül 3'e bakınız. Görelilik ilkesine göre ışığın yayılmasının sıvıya göre her zaman aynı W hızıyla oluştuğunu kabul etmekteyiz. Sıvının başka cisimlere göre hareket halinde olup olmaması bu sonucu değiştirmemelidir. Işığın sıvıya göre ve sıvının tüpe göre hızı bilindikten sonra ışığın tüpe göre hızının ne olduğunu araştırabiliriz. Önümüzde yine 6. kısımdaki sorunun olduğu açık. Tüp, yerin ya da K koordinat sisteminin, sıvı vagonun ya da K üstü koordinat sisteminin ve nihayet ışık da vagonda yürüyen adamın ya da bu bölümdeki hareket eden noktanın yerini almıştır. Eğer ışığın tıbı, tübe göre hızına ver dersek bunu hangisi gerçeğe tekabül ediyorsa, ya A, Galilei ya da ve Lorenz dönüşüm denklemi ile gösterebiliriz. Deney dipnot Hüzeum büyük W eşittir ve W artı V parantez içinde 1 eksi 1 bölü N kare bulmuştu. Burada N C bölü W sıvının kırılma indisidir. Öte yandan V W bölü C kare teriminin bire göre küçük olmasından dolayı B'nin yerine büyük W eşittir parantez içinde W artı V kapa parantez aç parantez 1 eksi VW bölü C kare ya da aynı derecede bir yaklaşıklıkla W artı V parantez içinde 1 eksi 1 bölü N kare kapa parantez koyabiliriz. Bu da füzeonun elde ettiği sonuca tamamen uymaktadır. Deney görevlilik kuramından çıkarılan B denkleminin daha doğru olduğunu göstermektedir ve aralarındaki uyum tamdır. Zeman, dipnot, Peter Zeman, 1865-1943, Hollandalı fizikçi, en ünlü çalışması manyetik alanda spektral çizgiler üstünedir ve Zeeman olayı diye adlandırılır. Zeeman tarafından yapılan en yeni ve en mükemmel ölçülere göre sıvının akış hızı v'nin ışığın yayılması üstüne yaptığı etki birlik bir hata ile B formülü ile verilmektedir. Bununla beraber bu durumun kuramının görelilik kuramından çok önce H Lorenz tarafından bulunduğuna dikkate çekmeliyiz. Bu kuram tamamen elektrodinamik bir yapıdaydı ve maddenin elektromanyetik yapısı üstüne bir varsayım kullanılarak elde edilmişti. Bununla beraber bu durum, deneyin gönüllülük kuramını denemek konusundaki önemliliğini hiçbir şekilde azaltmamaktadır. Çünkü birinci kuramın dayandığı Maxwell, dipnot, James Clerk Maxwell, 1831-1879, İngiliz fizikçisi, en ünlü çalışmalarını elektrik üstüne yapmıştır. Faraday gibi Maxwell de uzaydan etki kavramına karşıydı. Daha sonraları bütün elektrikli elektrik ve many manyetik olayları fiziksel Hareketleriyle açıklayabilen maddi bir ortam olan eseri içeren bir sistem oluşturdu. Bir telden geçen elektrik akımının hızının uzaydaki ışık hızıyla aynı olduğu bulgularını deneylerle doğruladı. Maxwell Lorentz elektrodinamiği kesinlikle görelilik kuramına karşı çıkmamaktadır. Aslında görelilik kuramı, elektrodinamiğin dayandığı önceleri birbirinden bağımsız varsayımların şaşırtıcı bir şekilde basitleştirilmesi ve genelleştirilmesi yoluyla elektrodinamikten geliştirilmiştir. 14. Görelilik kuramının yeni buluşlara yol açma değeri Buraya kadar olan düşünce silsilemiz şu şekilde özetlenebilir. Deneyler bir tarafta görelilik ilkesinin doğru olduğu, diğer tarafta ise boşlukta ışığın yayılma hızının c sabitine eşit olduğu inancına yol açmıştır. Bu iki postülayı birleştirerek doğadaki gelişimi oluşturan t zamanı ve x, y, z kartezyen koordinatları içinde dönüşüm yasasını elde ettik. Bu şekilde elde ettiğimiz Galile dönüşümü değil, klasik mekanikten farklı olan Lorentz dönüşümüydü. Gerçeklere dayanan bilgimizle farklı olarak kabul ettiğimiz ışığın yayılma yasası, bu düşünce sürecimizde önemli bir rol oynadı. Lorenz dönüşümünü elde ettikten sonra bunu görevlilik ilkesiyle birleştirip kuramı şu şekilde özetleyebiliriz. Doğanın her genel yasası öyle oluşturulmalıdır ki, baştaki K koordinat sistemin uzay-zaman değişkenleri X, Y, Z, T'nin yerine K koordinat sisteminin, yeni uzay zaman değişkenleri X üstü, Y üstü, Z üstü ve T üstü koyduğumuzda tamamen aynı biçimde bir yasaya dönüşsün. Bu konuda normal değişkenlerle üstlü değişkenler arasındaki ilişkiyi Lorentz dönüşümü vermektedir. Kısaca şöyle diyebiliriz. Doğanın genel yasaları Lorentz dönüşümlerine göre aynı kalırlar. Bu, görelilik kuramının bir doğa yasasından beklediği kesin bir matematiksel koşuldur ve bunun sayesinde kuram doğanın genel yasalarının anlaşılmasında yeni buluşlara yol açan yeterli bir öğe olur. Eğer bu koşula uymayan bir genel doğa yasası bulunsaydı, en azından kuramın bir ya da iki temel varsayımının yanlışı kanıtlanmış olacaktı. Şimdi bu kuramın bugüne dek ne tür sonuçlar ortaya çıkardığını görelim. 15. Kuramın Genel Sonuçları daha önceki düşüncelerimizden de açıkça anlaşılıyor ki, özel görevlilik kuramı elektrodinamik ve optikten gelişmiştir. Bu alanlarda da kuramın kehanetlerini önemli bir ölçüde değiştirmemiş, ancak kuramsal yapıyı yani yasaların çıkarılışı önemli ölçüde basitleştirmiş ve daha da önemlisi kuramın temelini oluşturan birbirinden bağımsız varsayım sayısını önemli derecede azaltmıştır. Özel görevlilik kuramı Maxwell, Lorenz kuramını öylesine açıklığa kavuşturmuştur ki deneylerde onun bu denli apaçık desteklemeseydi bile genel olarak bu kuran fizikçiler tarafından kabul edilecekti. Özel Görelilik kuramının gerekli sonuçları ile aynı düzeye gelebilmesi için klasik mekaniğin geliştirilmesi gerekiyordu. Bununla beraber çoğunlukla bu gelişim sadece madde hızı v'nin ışık hızına oranla çok küçük olmadığı hareket yasalarını etkilemektedir. Bu tür hızlı hareketleri sadece elektron ve iyonlarla ilgili olarak gördük. Diğer hareketler için klasik mekanik yasalarından farklılık o kadar azdır ki bu pratikte kendini hemen hiç belli etmez. Genel görelilik kuramından söz edinceye dek yıldızların hareketini göz önünde bulundurmayacağız. Görelilik kuramına uygun olarak m kütleli bir madde, maddeciğin kinetik enerjisi bundan böyle çok iyi bilinen m v kare bölü 2 ifadesiyle değil mc kare bölü parantez içinde 1 eksi v kare bölü c kare ifadesiyle verilecektir. v hızı c ışık hızına yaklaştıkça bu ifade de sonsuza yaklaşmaktadır. Bu yüzden iğmeyi yaratmak için kullanılan enerji ne büyük olursa olsun hız her zaman c'den küçük kalmalıdır. Eğer kinetik enerji ifadesini bir seri biçiminde geliştirmeye çalışırsak Mc kare artı m v kare bölü 2 artı 3 bölü 8 m v üssü 4 bölü c kare artı nokta nokta ifadesini elde ederiz. V kare bölü c kare bir oranla çok küçük olduğunda, bu terimlerin üçüncüsü ikinci oranla her zaman küçüktür. Ve klasik mekaniğe göre de dikkate alınan, sadece bu ikinci terimdir. Eğer sadece bir noktasal kütlenin enerjisinin hızla nasıl bağımlı olduğu sorunuyla uğraşıyorsak, hızı içermeyen birinci terim mc kare ile uğraşmamız gereksizdir. Bunun temel önemliliğinden daha sonra söz edeceğiz. Özel görevlilik kuramının yol açtığı genel yapının en önemli sonuçlarından biri de kavramı kavramıyla ilgilidir. Görevliliğin gelişiminden önce enerjinin sakınımı yasası ve kütlenin sakınımı yasası olmak üzere fizik, temel önemi olan sadece iki sakınım yasasıyla tanımak, tanımaktaydı. Bu temel yasalar birbirlerinden oldukça bağımsız gibi görünüyorlardı. Görevlilik kuramı sayesinde bunlar tek bir yasa halinde birleştirildiler. Şimdi bu birleşmenin nasıl oluştuğunu ve anlamının ne olabileceğini kısaca görelim. Görelilik ilkesi enerjinin sakınımı yasasının sadece K koordinat sistemine göre, her K'ya göre düzgün hareket etmekte olan her K üstü koordinat sistemine göre ya da kısaca her galile koordinatlar sistemine göre de geçerli olmasını gerektirmektedir. Klasik mekaniğin aksine böylesine bir sistemden diğerine geçişte Lorentz dönüşümü karar verici öğedir. Oldukça basit tartışmalarla Maxwell'in elektronik temel denklemlerine uygun olarak bu önermelerden şu sonuçları çıkartabiliriz. Süreç içinde hızında herhangi bir değişiklik geçirmeden radyasyon biçiminde E0 miktarında enerji soğuran dipnot E0 cisimle birlikte hareket eden bir koordinat sistemine göre alınan enerjidir. Ve V hızıyla gitmekte olan bir cismin enerjisi sonuç olarak E0 bölü karaklık içinde 1-2. V kare bölü C kare kadar artar. Cismin kinetik enerjisi için yukarıda verilen ifade göz önünde bulundurulduğunda cismin aralınan enerjisi parantez içinde M artı E sıfır bölü C kare kafa parantez C kare bölü karaklık içinde 1 eksi V kare bölü C kare olarak bulunur. Böylece cisim V hızıyla gitmekte olan Parantez içinde m artı e0 bölü c kare o parantez kütlede bir cisimle aynı enerjiye sahiptir. Kısaca şöyle diyebiliriz. Eğer bir cisim e0 miktarında bir enerji alırsa atalet kütlesi e0 bölü c kare kadar artar. Bir cismin atalet kütlesi sabit değildir. Cismin enerjisindeki değişikliğe göre değişir hatta bir cisimler sisteminin atalet kütlesine, o sistemin enerjisinin bir ölçüsü gözüyle bakabiliriz. Bu bir sistemin kütlesinin sakınımı yasası, enerji alışverişinde bulunmaması koşuluyla ile geçerlidir. Eğer enerji ifadesini mc kare artı e sıfır bölü karakükçinde bir eksi v kare bölü c kare şeklinde yazarsak, şimdiye dek dikkatimizi çeken mc teriminin e0 enerjisini soğurmasından önce cismin sahip olduğu enerjiden, dipnot, cisimle birlikte hareket eden koordinat sistemine göre başka bir şey olmadığını görürüz. Bu ilişkinin deneyle doğrudan bir kıyaslanması, bir sistemde meydana getirebileceğimiz E0 enerjisindeki değişiklikler, sistemin atalet kütlesinde bir değişikliği hissettirebilecek kadar büyük olmadıklarından bugün mümkün değildir. 1920 Aşağıdaki nota bakınız. Not Elemanların alfa parçacıkları, protonlar, nötronlar ya da gamma ışınları tarafından bombardımanlarının sonucu olan nükleer dönüşüm süreçlerinin oluşmasıyla E eşittir mc kare ilişkisiyle ifade edilen kütlenin enerjiye eşitliği yeterince doğrulanmıştır. Reaksiyon halindeki kütlelerin bombardıman parçacığının ya da fotonun Kinetik enerjisinin eşdeğerli kütlesiyle toplamı, sonuç olarak elde edilen kütlelerin toplamından her zaman büyüktür. Aradaki fark, ortaya çıkan parçacıkların ya da serbest kalan elektromanyetik enerjinin, gamma fontonlarının kinetik enerjisine eşdeğerli kütlesidir. Aynı şekilde bir anda parçalanan bir radyoaktif atomun kütlesi, ortaya çıkan parçacıkların kinetik enerjisinin ya da Fotonik enerjinin eş değerli kütlesi ile ortaya çıkan atomların kütlesinden her zaman daha büyüktür. Nükleer reaksiyonlarda çıkan ışığın enerjisinin ölçülmesiyle bu reaksiyonların denklemleri yüksek dereceli bir doğrulukla atom ağırlıklarının hesaplanmasına olanak sağlamaktadır. İngilizce çevirmenin notu E0 bölü kare enerji değişiminden önce var olan M kütlesine oranla çok küçüktür. Bu durumdan dolayı klasik mekanik, kütlenin sakınımını bağımsız geçerliliği olan bir yasa olarak başarıyla sürdürebilmişti. Burada temel özelliğe sahip olan bir noktayı da ekleyelim. Elektromanyetik uzaktan etki üstüne, Faraday-Maxell dipnot, Michel Faraday 1791-1867 İngiliz fizikçisi, kimyacısı ve fizikokimyacısı kendi deyimiyle doğal filozofu, elektromanyetik indüksiyonu, elektroliz yasalarını ve ışıkla manyetizma arasındaki temel ilişkileri bulmuştur. Modern elektromanyetik alan kuramının temelini oluşturan kavramları ilk kez ortaya atan bilgindir. Maxwell yorumunun başarısı, fizikçilerin Newton'un çekim yasası tipinde uzaktan ani etki (parantez içinde geçici bir ortamla ilgili olmayan, gibi şeylerin olmayacağına inanmalarına yol açtı. Görelilik kuramına göre ışık hızı ile uzaktan etki, her zaman uzaktan ani etki ya da sonsuz bir iletişim hızı ile uzaktan etkinim yerini alır. Bu, C hızının bu kuramda temel bir rol oynaması gerçeği ile ilgilidir. İkinci bölümde bu sonucun nasıl genel görevlilik kuramı halinde geliştirildiğini göreceğiz. 16. Deney ve özel görevlilik kuramı Özel Görelilik kuramı ne dereceye kadar deneylerle desteklenmektedir? Fizeonun temel deneyiyle ilgili olarak daha önce sözünü etmiş olduğumuz nedenden dolayı bu soruya kolaylıkla cevap veremeyiz. Özel görevlilik kuramı, Maxwell-Lorens'in elektromanyetik olaylar kuramının kristalleşmiş biçimidir. Böylece elektromanyetik kuramı destekleyen bütün deneyler Görelilik kuramını da desteklemektedir. Özel bir önemi olduğundan, burada görelilik kuramı sayesinde sabit yıldızlardan bize ulaşan ışık üstündeki etkileri tahmin edebileceğimizi belirtmek istiyorum. Bu sonuçlar oldukça basit bir yoldan elde edilmiştir. Ve bu sabit yıldızlara göre dünyanın hareketinden doğan sözü geçen etkiler deneylere uymaktadır. Dünyanın güneş etrafındaki hareketinden doğan sabit yıldızların, Görünüşteki durumlarının senelik hareketinden ve sabit yıldızların dünyaya göre hareketlerinin radyal birleşkilerini bu yıldızlardan bize ulaşan ışığın rengi üstündeki etkilerinden söz etmekteyiz. Bu etki sabit bir yıldızdan bize doğru yayılan ışığın spektral çizgilerinde aynı spektral çizgilerin dünya üstündeki bir ışık kaynağı tarafından üretildikleri zamanki durumlarıyla kıyaslandığında hafif bir kayma olarak kendini gösterir. Doppler ilkesi Hem görelilik kuramını hem de Maxwell-Lorenz kuramını destekleyen deneyler burada açıklanamayacağımız kadar çoktur. Bunlar gerçekte kuramsal olanakları öylesine sınırlarlar ki Maxwell ile Lorenz'inkinden başka kuramlar denendiklerinde ortadan kalkarlar. Ama Maxwell-Lorenz kuramı tarafından ancak yardımcı bir varsayımın kullanılmasıyla açıklanabilecek bugüne dek elde edilmiş iki tür deneysel gerçek vardır. Kendi başına bu varsayım yani görelilik kuramı kullanılmadan saçma görünmektedir. Radyoaktif maddeler tarafından çıkarılan katot ışınlarıyla beta ışınlarının çok küçük, ataletli, büyük hızlı ve eksi yüklü parçacıklar elektronlar tarafından oluştuğu bilinmektedir. Elektrik ve manyetik alanların etkisi altında bu ışınları sapmalarını inceleyerek bu parçacıkların hareket yasasını oldukça kesin olarak saplayabiliriz. Bu elektronların kuramsal incelemelerinde elektrodinamik kuramın kendi başına bunların özelliklerini açıklayamaması zorluğuyla karşılaşırız. Çünkü aynı işaretteki elektriksel kütleler birbirlerini ittiklerinden elektronu oluşturan eksi elektriksel kütleler şimdiye dek tarafımızdan bilinmeyen özellikle bunlar arasında işleyen başka bir tür kuvvet olmadığı takdirde karşılıklı itmelerinin etkisi altında mutlaka saçılacaklardır. Dipnot Genel görevlilik kuramı elektronun elektriksel kütlelerinin çekim kuvvetleriyle bir arada durduklarını mümkün görmektedir. Eğer şimdi elektronu oluşturan elektriksel kütleler arasındaki göreli uzaklığın, elektronun hareketi sırasında değişmediğini klasik mekanik anlamında sabit bağlantı farz edersek deneyle uyuşmayan bir elektronun hareket yasasına varırız. Tamamen eski görüş açısından hareket eden H. A. Lorenz, bu hareketin bir sonucu olarak elektronun biçiminin hareket yönünde büzüldüğü varsayımını ortaya atan ilk işidir. Büzülen uzunluk, kara içinde bir eksi ve kare bölü c kare ifadesiyle orantılıdır. Hiçbir elektrodinamik olay tarafından doğrulanmayan bu varsayı, bize son zamanlarda büyük bir hassaslıkla doğrulanan özel bir hareket yasasını vermektedir. Görelilik kuramı elektronun yapısı ve tavrı üstüne herhangi bir varsayım gerek duymadan, Aynı hareket yasasını verir. 13. kısımda Fizeo'nun deneyiyle bağlantılı olarak buna benzer bir sonuç elde etmiştik ki orada da sıvının fiziksel özelliği üstüne herhangi bir varsayım kurma gerekliliğine ihtiyaç duymadan sonuç görevlilik kuramı tarafından öngörülmekteydi. Sözüne ettiğimiz ikinci tür olaylar dünyanın uzaydaki hareketinin dünya üstündeki deneylerle açıklanıp açıklanamayacağı sorunuyla ilgilidir. Bu tür denemelerin tümünün olumsuz sonuca yol açtığını 5. kısımda belirtmiştik. Görünlük kuramı öne sürülmeden önce şimdi sözünü edeceğimiz nedenlerden dolayı bu olumsuz sonuçları açıklamak zordu. Zaman ve uzay üstüne miras olarak elde edilen önyargılar bir referans cisminden diğerine geçerken Galileo dönüşümlerinin önemliliği konusunda herhangi bir kuşkiye izin vermiyordu. Eğer K ve K koordinatları arasında Galileo dönüşüm ilişkilerinin geçerli olduğunu farz edersek, K referans cismine göre maxwell lorenz denklemleri geçerli olduğunda, bunların K'ya göre düzgün bir biçimde hareket eden K göre geçerli olmadıklarını görürüz. Böylece tüm Galileo koordinat sistemleri içinde hareket durumuna özgü bir tek K sistemi fiziksel olarak geçerlidir. Bu sonuç fiziksel olarak K'yı bir hipotetik uzay esirine göre durağan kabul etmekle yorumlanmıştır. Diğer taraftan K'ya göre hareket etmekte olan tüm K koordinat sistemleri esire göre hareket halinde kabul edilmekteydi. Esire karşı K bu hareketi, K göre esir rüzgarı, K göre geçerli olduğu farz edilen daha karmaşık yasaları atfediliyordu. Bu anlayışa göre bu tür bir esir rüzgar rüzgarının dünyaya göre farz edilmesi gerekliydi. Uzun bir süre fizikçilerin gayreti dünya yüzeyinde bir esir rüzgarının varlığını bulma yönündeydi. Bu çalışmaların en ünlülerinden birinde, Michelson, bir inandırıcı gibi görünen bir yöntem oluşturdu. Sabit bir cismin üstüne yansıtan yüzeyleri birbirlerine bakacak biçimde iki ayna konulduğunu düşünün. Eğer tüm sistem esire göre duruansa, bir ışık ışınının bir aynadan öbürüne gidip geri dönmesi için belli bir T zamanına ihtiyacı vardır. Bununla beraber eğer cisim aynalarla birlikte esire göre hareket etmekteyse biraz farklı bir T üssü zamana ihtiyacı olduğu hesaplanarak bulunmuştur. Bir başka nokta daha var. Esire göre verilmiş bir V hızı için cisim aynaların düzlemine dik hareket ettiğinde bu T üssü zamanı hareketin bu düzlemlere paralel olduğu zamandan farklı olduğu hesaplanmıştır. Bu iki zaman arasındaki hesaplanan farkın çok küçük olmasına rağmen Michelson dipnot AA Michelson 1850 1931 Amerikalı fizikçi Morley ile beraber geliştirdikleri düzenekle esirin varlığını kanıtlamaya uğraşırken şaşırtıcı sonuçlar elde etti. Michelson ve Morley bu farkın açıkça belirlenebileceği bir girişim deneyi yapmışlardır. Ne var ki deney olumsuz bir sonuç vermişti. Bu fizikçiler için çok şaşırtıcı bir olaydı. Lorentz ile FitzGerald dipnot, G.F. FitzGerald, 1851-1901, FitzGerald Lorentz'ten önce esir içindeki harekette hareket yönünden karakök içinde bir eksi v kare c kare büzülmesini önermişti. Lorentz ile FitzGerald esire göre cismin hareketinin cisimde hareket yönünde bir büzülmeye yol açtığını ve bu büzülme miktarının yukarıda belirtilen zaman farkını kapatmaya yetecek kadar olduğunu farz ederek, kuramı bu zorluktan kurtarmıştır. 12. kısımdaki tartışmada yapılacak bir kıyaslama, görevlilik kuramı açısından da zorluğun, bu çözümün doğru çözüm olduğunu gösterecektir. Ama görevlilik kuramına dayanarak yapılacak bir yorumlama yöntemi, kıyaslanmayacak derecede daha açıklayıcıdır. Bu kurama göre esir fikrini doğrulayacak, İmtiyazlı tek bir koordinat sistemi diye bir şey yoktur. Bu yüzden de esir rüzgarı diye bir şey ve bunun varlığını gösterecek herhangi bir deney olamaz. Burada hareket etmekte olan cisimlerin büzülmeleri herhangi bir özel varsayıma gerek duymadan kuramın iki temel ilkesiyle açıklanabilir. Bu büzülmedeki baş oyu olarak hiçbir anlam veremediğimiz hareketin kendisini değil özel durumda seçilen referans cismine göre hareketi görmekteyiz. Böylece Dünya ile birlikte hareket eden bir koordinat sistemi için Mishason ve Morley'in ayna sistemi kısalma, kısalmamış, güneşe göre durağan olan bir koordinat sistemine göre kısalmıştır. 17. Winkowski'nin 4 boyutlu uzayı Matematikçi olmayan biri, 4 boyutlu şeylerden söz edildiğini duyduğu zaman doğaüstü düşüncelere kapılmış gibi titrer. Ama yine de üstünde yaşadığımız dünyanın dört boyutlu süreklisi olduğunu belirtmekten daha doğal bir cümle olmaz. Uzay üç boyutlu bir süreklidir. Bununla bir noktanın durağan durumunu üç sayı koordinatlar x, y, z ile tarif edebilmenin mümkün olduğunu ve bu noktanın yakınında durumları x1, y1, z1 gibi koordinatlarla tariflenen ve birinci noktanın koordinatları olan x, y, z değerlerine istediğimiz kadar yakın olabilen sonsuz sayıda nokta vardır demek istiyoruz. Bu özellik sayesinde bir sürekliden ve üç koordinat olmasından dolayı da bunun üç boyutlu olmasından söz edebiliyoruz. Buna benzer olarak Minkowski tarafından kısaca Dünya diye adlandırılan fiziksel olaylar dünyası uzay-zaman anlamında doğal olarak dört boyutludur. Çünkü her biri dört sayı yani uzay koordinatları X, Y, Z ve bir de zaman koordinatı T zaman değeri de tarihten olaylardan oluşmaktadır. Bu anlamda dünya da bir süreklidir. Çünkü buradaki her olayın yakınında koordinatları X1, Y1, Z1 ve T1 olan ve başta söz edilen X, Y, Z, T olayından sonsuz küçük uzaklıkta bulunan birçok sayıda gerçek ya da en azından düşünülebilen olayda olayla doludur. Dünyada bu anlamda dört boyutlu bir sürekli gözüyle bakmaya alışık olmamızın nedeni görelilik kuramının ortaya çıkmamız, çıkmasından önce fizikte uzay koordinatlarıyla karşılaştırıldığında zamanın daha farklı ve bağımsız bir rol oynamasıdır. Yine bu nedenden dolayı zamanı bağımsız bir sürekli olarak kabul etmekteydik. Aslında klasik mekaniğe göre zaman mutlaktır. Yani koordinat sisteminin hareket koşulundan ve durumundan bağımsızdır. Bunun galile dönüşümünün son denkleminde t üssü eşittir t ifade edildiğini görürüz. Dünyayı dört boyutlu olarak görme biçimi ilişkinlik kuramına özgüdür. Çünkü bu kurama göre zaman bağımsızlığından uzaklaştırılmıştır. Bu Lorenz dönüşümünün dördüncü denklemiyle gösterilir. t üssü eşittir t eksi v bölü c kare x bölü Karekök içinde bir eksi ve kare c kare. Üstelik bu denkleme göre k'ya göre iki olay arasındaki zaman farkı delta 0 olsa bile aynı iki olay arasında k üstüne göre zaman farkı delta t yine de genel olarak 0 olmaz. K'ya göre iki olayın sap uzay uzaklığı aynı olayın k üstüne göre zaman uzaklığına yol açar. Ama görelilik kuramının biçimsel gelişimi için önemli olan Minkowski'nin buluşu bu değildir. Bu buluşu daha çok en temel özellikleriyle görelilik kuramının dört boyutlu uzay-zaman süreklisinin öklidyen geometrik uzayın üç boyutlu süreklisiyle açıkça ilişkili olduğunu görebilmesinde aramak gerekir. Dipnot Hermann Minkowski (1864-1909), Alman matematikçisi. 1908 yılında bir kongrede dört boyutlu geometri anlayışını önermişti. Bu ilişkiyi açığa çıkartabilmek için, her zaman kullanılan zaman koordinatı T üstünün, T'nin yerine, buna orantılı bir sanal büyüklüğü, karekök içinde eksi CT koymamız gerekir. Bu koşullar altında özel görevlilik kuramının isteklerini karşılayan yasalar, zaman koordinatının üç uzay koordinatıyla aynı rolü oynadığı, matematiksel biçimler alırlar. Eskiden bu dört koordinat tamamen öklidyen geometrinin üç uzay koordinatına tekabül ederdi. Bilgimizin böyle tamamen biçimsel bir yolla arttırılmasının sonucu matematikçi olmayan bir kişi bile kuramın ölçülemeyecek derecede açıklığa kavuşturulunu görebilmelidir. Bu yetersiz bilgiler okuyucuya Minkowski'nin önemli görüşü hakkında ancak belli belirsiz bir fikir verebilir. Minkowski'nin bu katkısı olmadan temel kavramlar İleriki sayfalarda geliştirilen genel görevlilik kuramı pek ilerlemeyecektir Minkowski'nin çalışmaları kuşkusuz ki matematikte tecrübesi olmayan herhangi birine zor gelebilir. Ama gerek özel gerekse genel görelilik kuramının temel kavramlarını anlayabilmek için onun fikirlerini kavramak gerekli olduğundan konuyu şimdilik burada kesip ancak ikinci bölümün sonlarına doğru tekrar ele alacağım. İzafiye teorisi Albert Einstein İkinci kaset A Yüzü Bölüm 2 Genel Görelilik Kuramı 18 Özel ve Genel Görelilik İlkesi Bundan önceki bütün fikirlerimizin dayanak noktası olan temel ilke, özel görelilik ilkesi yani bütün düzgün hareketlerin fiziksel görelilik ilkesiydi. Bunun anlamını bir kez daha dikkatle inceleyelim. Kalkındığımız fikrin bize verdiği görüş açısına göre, her hareketin yalnızca göreli bir hareket olarak düşünülmesi açıktır. Sık sık kullandığımız yer ve vagon örneğine dönersek, burada oluşmakta olan hareket olayını, her ikisi de eşit şekilde doğrulanabilecek iki biçimde ifade edebiliriz. A. Vagon yere göre hareket etmektedir. B. Yer vagona göre hareket etmektedir. A'da yer, B'de ise vagon, oluşmakta olan hareket için bir referans cismi rolünü oynamaktadırlar. Eğer sorun sadece sözü edilen hareketi görmek ya da tariflemekse, ilki olarak hareketi kendisine göre tarif et, tariflediğimiz referans cismi önemsizdir. Daha önce sözünü ettiğimiz gibi bu çok açıktır. Ancak bu tüm araştırmalarımızın temeli olarak kabullendiğimiz çok daha kapsamlı olan görelilik ilkesiyle karıştırılmamalıdır. Kullandığımız ilke sadece herhangi bir olayı tarifleyebilmemiz için gerek geri gerekse vagonu referans cismi olarak seçebileceğimizi göstermekle kalmamalıdır. Çünkü bu da açıkça görülmektedir. İlkemiz daha çok şunu belirtmektedir. a. Referans cismi olarak yeri, b. Referans cismi olarak vagonu kabul ederek doğanın genel yasalarını deneyden elde ettiğimiz biçimde formüle etmeye çalışırsak Doğanın bu genel yasaları, örneğin mekaniğin yasaları ya da boşlukta ışığın yayılma yasası, her iki durumda da birbirlerinin aynı olmalıdırlar. Bunu şu şekilde de ifade edebiliriz. Doğal süreçlerin fiziksel tarifi için ne K ne de K üssü referans cisimleri birbirlerine göre üstündür. Özel olarak seçilmiştir. Baştakinin tersine bu son cümle a priori geçerli olmak zorunda değildir. Hareket ve referans cismi kavramları, Bunları kapsamaz ve bu kavramlardan çıkartılamaz. Ancak deney bunun doğruluğuna ya da yanlışlığına karar verebilir. Bununla beraber şimdiye dek doğal yasaların formülasyonuyla ilgili olarak tüm K referans cisimlerinin eşitliğini hiçbir şekilde elde etmedik. İzlediğimiz yol daha çok şu biçimdeydi. Önce hareket koşulu kendisine göre Galilei yasalarının geçerli olması olan bir K referans cisminin varlığını varsayarak kalkındık. Tek başına olan ve diğer tüm parçacıklardan yeterince uzakta bulunan bir parçacık, düz bir çizgi üstünde düzgün bir şekilde hareket eder. K'ya Galile referans cismi göre doğal yasaları olabildiğince basittir ama K'ya ek olarak bütün K üstü referans cisimleri bu anlamda göz önünde bulundurmalıdırlar. Ve bunlar K'ya göre dönmeyen ve düzgün doğrusal bir hareket durumunda oldukları sürece doğal yasaların formülasyonları için K'ya tamamen eşit olmalıdırlar. Bütün bu referans cisimleri göreli referans cisimleri olarak kabul edilmelidir. Görelilik ilkesinin geçerliliği başka tür değil de örneğin değişik tür bir harekete sahip olan referans cisimleri bu tür referans cisimleri için farz edilmiştir. Biz bu anlamda özel görevlilik ilkesi ya da özel ilişkinlik kuramından söz etmekteyiz. Buna karşılık olarak genel görevlilik ilkesinden şöyle bir anlam çıkarmak istiyoruz. Hareket durumları ne olursa olsun, doğal durumların tarifinde genel doğa yasalarının formülasyonunda bütün K, K üssü ve benzeri bütün referans cisimleri birbirine eşittir. Fazla ilerlemeden önce gelecekteki bir aşamada açığa çıkacak nedenlerden dolayı bu formülasyonun ileride daha soyut bir formülasyonla yer değiştirmesi gerekeceğini işaret etmeliyiz. Özel görevlilik kuramı doğrulandığına göre genelleştirme peşinde koşan her zeka, genel gönüllülük kuramına doğru adım atma hırsını hissetmelidir. Ama basit ve görünüşte oldukça güvenilir fikirler hiç olmazsa şimdilik böylesinde bir atılımda başarı şansının az olduğunu göstermektedir. Düzgün bir şekilde hareket etmekte olan eski dostumuz, vagon'a bindiğimizi varsayalım. Vagon düzgün bir biçimde hareket ettiği sürece içindeki yolcu onun hareketinin farkına varmayacaktır. İşte bu nedenden dolayı hiç tereddüt etmeden durumu vagonun sabit, yerin hareketli olduğu şeklinde yorumlayacaktır. Özel görevlilik ilkesine göre böylesine bir yorum, fiziksel bir görüş açısından da oldukça doğrudur. Şimdi vagonun hareketi düzgün olmayan bir harekete dönüşse, örneğin birdenbire fren yapılsa, vagonun yolcusu aynı güçle öne doğru fırlayacaktır. Değişen hareket vagonun içindeki insana göre cisimlerin mekanik hareketleri ile kendisini gösterecektir. Bu mekanik hareket daha önce göz önünde bulundurulan durumdan farklıdır. Bu nedenle aynı mekanik yasaların duruğa ya da düzgün hareket halinde olan vagona göre olduğu gibi düzgün bir biçimde hareket etmeyen vagona göre de geçerli olması olanaksız gibi görünebilir. Ne olursa olsun, Galile yasasının düzgün hareket etmeyen vagona göre geçerli olmadıkları açıktır. Bundan dolayı şimdilik genel görelilik ilkesine aykırı olarak Düzgün olmayan harekete bir tür mutlak gerçeklik atfetmek zorunda hissediyoruz. Ama bundan sonraki bölümlerde böyle bir sonuç elde edemeyeceğimizi çok geçmeden göreceğiz. 19. Çekim alalım Eğer elimize bir taş alıp sonra da bıraksak neden yere düşer? Bu soruya genellikle verilen cevap şudur. Çünkü dünya tarafından çekilmektedir. Modern fizik şu nedenden dolayı bu soruya değişik bir cevap vermektedir. Elektromanyetik olayların daha dikkatli incelenmesinin bir sonucu olarak şunu kabul ediyoruz ki uzaktan etki herhangi bir ara ortam işe karışmadan oluşamaz. Örneğin bir mıknatıs bir demir parçasını çekiyorsa bu olayı mıknatısın boş uzay aracılığıyla demir parçasını etkilemesi olarak açıklayamaz. Mıknatısın uzayda etrafında fiziksel olarak gerçek olan ve bizim manyetik alan diye adlandırdığımız bir şey oluşturduğunu düşünmek, Faraday'ın yaptığı gibi zorundayız. Bu manyetik alan demir parçası üstünde öyle bir etki yapar ki, demir parçası mıknatısa doğru hareket eder. Gerçekten de biraz keyfi olan bu kavramı burada haklı çıkarmakla uğraşmayacağız. Sadece bu kavram yardımıyla elektromanyetik olayların kuramsal olarak çok daha tatmin edici bir biçimde açıklanabileceğini ve bu kavramın özellikle elektromanyetik dalgaların yayılmasında kullanıldığını belirtmekle yetineceğiz. Çekimin etkileri de buna benzer bir biçimde işlenecektir. Dünyanın taş üstündeki etkisi dolaylı olarak oluşur. Dünya etrafında taşın üstünde etki eden ve onun düşme hareketini oluşturan bir çekim alanı yaratır. Deneyden öğrendiğimize göre bir cisme uygulanan etkinin şiddeti dünyadan uzaklaştıkça oldukça belirli bir yasaya göre azalmaktadır. Görüşümüze göre bu şu anlama gelir. Uzayda çekim alanının nitelikleri üstünde etkimin olan yasa, etki yapan cisimlerden uzaklaştıkça çekim hareketinin azalmasını doğru bir biçimde gösterebilmek için tamamen belirli olmalıdır. Aşağı yukarı şöyle bir şey. Cisim, örneğin dünya yakın çevresinde doğrudan bir alan yarıdır. Cisimden oldukça uzaktaki noktalardaki alanların şiddetleri ve yönleri, uzayda çekim alanlarının niteliklerini etkileyen yasa tarafından belirlenir. Elektrik ve manyetik alanların tersine, çekim alanının çok dikkat çekici bir özelliği vardır. Bundan sonraki bölümler için bu özelliğin temel önemi var. Sadece çekim alanının etkisi altında hareket eden cisimler bir üyeme kazanırlar. Bu ime cismin cinsine ya da fiziksel durumuna hiçbir şekilde bağımlı değildir. Örneğin bir çekim alanında, boşlukta, durağan bir durumdan ya da aynı ilk hızla harekete geçtiklerinde bir kurşun parçası ile bir tahta parçası tamamen aynı biçimde düşerler. Tamamen geçerli olan bu yasa, bundan sonraki tartışmaların ışığında değişik bir biçimde ifade edilebilir. Newton'un hareket yasalarına göre, Kuvvet eşittir. Atalet kütlesi çarpı ivme. Burada atalet kütlesi ivmelenmiş cismin özel bir sabitidir. Eğer şimdi çekim ivmenin bir sonucuysa şöyle diyebiliriz. Kuvvet eşittir. Çekim kütlesi çarpı çekim alanının şiddeti. Burada çekim kütlesi yine cisme özgü bir sabittir. Bu iki bağıntıdan şu denkleme elde ederiz. İvme eşittir. Çekim kütlesi, bölü, atalet kütlesi, çarpı, çekim alanının şiddeti. Eğer deneylerden bulduğumuz gibi, ilme cismin durumundan ve cinsinden bağımsız olacak ve her zaman belli bir çekim alanı için aynı olacaksa, çekim kütlesinin atalet kütlesine oranı da bütün cisimler için aynı olmalıdır. Birimlerin uygun bir biçimde seçilmesiyle bu aranı bire eşitleyebiliriz. O zaman şu yasayı elde ederiz. Bir cismin çekim kütlesi, atalet kütlesine eşittir. Gerçi bu önemli yasa şimdiye kadar mekanikte kullanılmıştı ama yorumlanmamıştı. Tatmin edici bir yorum, şu gerçeğin kabul edilmesiyle elde edilir. Bir cismin aynı niteliği, duruma göre atalet ya da ağırlık olarak kendini göstermektedir. Bundan sonraki kısmında, bunun ne dereceye kadar gerçek bir durum olduğunu, ve bu sorunun genel görevlilik ilkesine nasıl bağlandığını göreceğiz. 20. Genel görevlilik önermesi için bir kanıt olarak atalet ve çekim kütlelerinin eşitliği Boş uzayın yıldızlardan ve diğer büyük kütlelerden öylesine büyük bir parçasını düşünelim ki, önümüzde temel Galile yasasının gerektirdiği koşullar yaklaşık olarak bulunsun. Böylelikle uzayın, dünyanın, bu bölgesi için kendisine göre durağan olan noktaların durağan kalacağı, hareket eden noktaları sürekli olarak düzgün doğrusal bir hareket içinde bulunacağı bir galile referans cismi seçmek mümkündür. Referans cismi olarak bir odayı andıran ve içinde aletlerle teciz edilmiş bir gözlemcinin bulunduğu bir kutuyu düşünelim. Doğal olarak bu gözlemci için çekim diye bir şey yoktur. İplerle kendisini sıkıca döşemeye bağlamalıdır. Aksi takdirde yerle en küçük bir çarpışma, kendisinin ağır odanın tavanına doğru yükselmesine sebep olacaktır. Kutunun kapağının ortasına doğru dışarıdan ucunda ip olan bir çengel takılmıştır. Ve şimdi varlık, ne tür bir varlık olduğu bizim için önemsizdir, bunu sabit bir kuvvetle çekmeye başlar. Kutu gözlemciyle birlikte düzgün iğmelendirilmiş bir hareket içinde yukarı doğru hareket etmeye başlar. Zamanla bunların hızı duyulmamış değerlere çıkacaktır. Tabi bütün bunları iple çekilmeyen başka bir referans isminden gözlediğimiz takdirde. Ama kutunun içindeki adam bu süreci nasıl değerlendirecektir? İğme ona kutu döşemesinin tepkisi ile iletilecektir. Tabi boylu boyunca döşemeye yapışmamak için de bu basıncı bacaklarıyla karşılamak zorundadır. Böylece aynen dünya açındaki bir evin odasında durduğu gibi kutunun içinde ayakta duracaktır. Eğer gözlemci elinde tuttuğu bir cismi bırakacak olursa artık kutunun iğmesi cisme iletilemediğinden cismin ivmelendirilmiş göreli bir hareketle kutunun döşemesine doğru yaklaşacaktır. Gözlemci deney için ne tür bir cisim kullanırsa kullansın kutunun döşemesine doğru cismin iğmesinin her zaman aynı büyüklükte olduğuna kendini inandıracaktır. Çekim alanı üstündeki bilgisine dayanarak, bir önceki kısımda anlatıldığı gibi, kutunun içindeki adam, böylece kendisinin ve kutunun zamana göre sabit olan bir çekim alanında oldukları sonucuna varacaktır. Tabii bir an için kutunun bu çekim alanının neden düşmediği konusunda kararsız kalacaktır. Bununla beraber, tam o bağlı olan ipi fark edecek ve kutunun çekim alanında duran bir biçimde asılı olduğu sonucunu çıkaracaktır. Bu adama gülmeli ve yanlış sonuca vardığını mı söylemeliyiz? Eğer çelişkiye düşmek istemiyorsak böyle bir şey yapmamız gerektiğine inanmıyorum. Durumu kavrama biçiminin ne mantığa ne de bilinen mekanik yasalara karşı olduğunu kabullenmemiz gerekli. Başta kabul edilen Galileo uzayına göre iğmelendirilmiş olmasına rağmen yine de kutuyu Duran olarak kabul edebiliriz. Böylece görelilik ilkesini birbirlerine göre iğmelendirilmiş referans cisimlerini de kapsayacak bir şekilde genişletmek için yeterince dayanak noktamız olacaktır. Sonuç olarak genelleştirilmiş görelilik önermesi için güçlü bir kanıt elde etmiş olduk. Bu tür bir yorumun tüm cisimlere aynı iğmeyi veren çekim alanının temel bir özelliğine ya da bununla aynı anlama gelen atalet ve çekim kütlelerinin eşitliği yasasına dayandığını dikkatle belirtmeliyiz. Eğer bu doğal yasa var olmasaydı, ivmelendirilmiş kutunun içindeki adam çevresindeki cisimlerin hareketlerini bir çekim alanı varsayımıyla yorumlayamayacak ve referans cisminin durağan olduğunu farz etmekte haklı olmayacaktır. Kutunun içindeki adamın kafanın iç tarafına bir ip bağladığını ve ipin serbest ucuna da bir cismi iliştirdiğini düşünelim. Bunun sonucu olarak ip düşey bir şekilde aşağı doğru sarkacaktır. İpteki gerilme nedenini sorduğumuzda kutudaki adam şöyle diyecektir. Asılı olan cisim, çekim alanında aşağı doğru bir kuvvet hissedecek ve bu kuvvet ipteki gerilimle karşılanacaktır. İpteki gerilimin büyüklüğünü belirleyen şey, asılı olan cismin çekim kütlesidir. Diğer taraftan uzayda serbestçe dolaşan bir gözlence bu durumu şöyle yorumlayacaktır. İp, kutunun ilmelendirilmiş hareketinde zorunlu olarak bir rol oynamalıdır ve bu harekete kendisine bağlı olan cisme iletir. İpin gerilimi, cismin iğmesini etkilemeye yetecek kadar büyüktür. İpin geriliminin büyüklüğünü belirleyen şey, cismin atalet kütlesidir. Bu örneğe dayanarak, görevlilik ilkesini genişletmemizin atalet ve çekim kütlelerinin eşitliği yasasını zorunlu kıldığını görmekteyiz. Böylelikle bu yasanın fiziksel bir yorumunu elde etmiş olduk. İğmelendirilmiş kutu tartışmalarımızdan genel görevlilik kuramının çekim yasaları üstünde önemli sonuçlar doğuracağını görmekteyiz. Aslında genel görevlilik fikrinin sistematik bir şekilde geliştirilmesi, çekim alanı tarafından doğrulanan yasaları vermiştir. Bununla beraber daha ileri gitmeden okuyucuyu bu fikirlerin getirebileceği bir yanlış kavramaya karşı uyarmalıyım. Başta seçilen koordinat sistemine göre böyle bir alan olmaması gerçeğine rağmen, kutudaki adam için bir çekim alanı vardır. Şimdi bir çekim alanının varlığının her zaman sadece görünüşte var olabileceğini kolaylıkla düşünebiliriz. Var olan çekim alanının cinsi ne olursa olsun her zaman kendisine göre hiçbir çekim alanının var olmayacağı başka bir referans cismini seçebileceğimizi de farz edebiliriz. Ancak bu, tüm çekim alanları için değil, sadece oldukça özel bir biçimde olan çekim alanları için geçerlidir. Örneğin, Kendisine göre dünyanın çekim alanının tamamen ortadan kalkacağı bir referans cismi seçmek olanaksızdır. Artık 18. kısmın sonunda genel görevlilik ilkesine karşı olarak ortaya attığımız tartışmanın neden inandırıcı olmadığını görebiliriz. Vagonun içindeki gözlemcinin frenlerin ani olarak uygulanmasıyla öne doğru fırlayacağı ve gözlemcinin bu olayı vagonun düzgün olmayan hareketi olarak göreceği doğrudur. Ama bu ileriye doğru fırlayışın, vagonun gerçek bir ivmenin işine bağlanması için kimse tarafından zorlanmamaktadır. Geçirdiği deneyi şu biçimde de yorumlayabilir. Benim referans cismim, vagon, sürekli olarak duran bir halde kalır. Ancak buna göre yönü ileriye doğru olan ve zamana göre değişen çekim alanı vardır, planların uygulanma anında. Bu çekimin etkisi altında dünya ile birlikte yer öylesine düzgün olmayan bir şekilde hareket eder ki, Başları, baştaki hızları geriye doğru sürekli olarak azalır. 21. Klasik mekaniğin ve özel görelilik kuramının temelleri hangi konularda yetersizdir? Birkaç kez klasik mekaniğin şu yasadan kalkındığını belirtmiştik. Diğer maddi cisimlerden yeterince uzaklaştırılmış olan maddi cisimler, düz bir çizgi üstündeki düzgün hareketlerin ya da duran durumlarını sürdürürler. Bu temel yasanın belli hareket durumlarına sahip olan ve birbirlerine göre düzgün öteleme hareketi içinde olan K-referans cisimler için geçerli olduğunu sık sık belirttik. Diğer K-üstü referans cisimlerine göre bu yasa geçerli değildir. Böylece gerek klasik mekanikte gerekse özel görelilik kuramında kendilerine göre belirtilen doğa yasalarının geçerli olduğu K-referans cisimleri ile kendilerine göre bu yasaların geçerli olmadığı K-üstü referans cisimleri arasında bir ayrım yapmaktayız. Ama düşünme biçimi mantıklı olan hiç kimse böylesine bir durumla tatmin olamaz ve şöyle sorar. Nasıl oluyor da bazı referans cisimlerine ya da bunların hareket durumlarına, diğer referans cisimlerine ya da onların hareket durumlarına göre üstünlük tanınıyor? Bu seçimin nedeni nedir? Bu sorudan ne anladığımı açıkça göstermek için bir karşılaştırma kullanacağım. Bir gaz ocağının önünde duruyorum. Ocağın üstünde her iki yanda iki kap durmaktadır. Bunlar birbirlerine öylesine benzemektedirler ki kolaylıkla birbirlerine bilirler. Her ikisi de yaraya kadar suyla doludur. Bir kaptan sürekli olarak buhar yükseldiğini ama diğerine hiçbir şey olmadığını fark ediyorum. Daha önce ne bir gaz ocağı ne de bir kap görmemiş olmama rağmen şaşırıyorum. Ama bir kabın altında mavi renkli parlak bir şey görüp diğerinin altında da hiçbir şey olmadığını fark etsem daha önce hiçbir zaman bir gaz alevi görmemiş olmama rağmen şaşkınlığım geçiyor. Çünkü en azından bu mavi renkli şeyin buharın çıkmasına neden olduğunu ya da hiç olmazsa böylesine bir olanağın bulunduğunu söyleyebilirim. Bununla beraber her iki durumda da mavi şeyi görmezsem ve hala birinin buhar çıkardığını gözlersen, şaşkınlığın sürecek ve bu iki kabın değişik hareketlerine sebep olabilecek bir durumu ortaya çıkarmadan rahat etmeyeceğim. Buna benzer olarak, K ve K referans sistemlerine göre ele alınan cisimlerin değişik hareketlerini atfedebileceğim klasik mekanikte ya da özel görelilik kuramında gerçek bir şeyi umutsuzca arıyorum. Dipnot Karşı çıkış, referans cisminin hareket durumunun hareketini devam ettirebilmek için dışarıdan hiçbir etkiye gerek duymadığı zamanlarda, yani referans cisminin düzgün bir biçimde döndüğü durumlarda özellikle önemlidir bütün bu karşı çıkışı fark etmiş ve geçersizliğini kanıtlamaya çalışmıştı. Ama başaramadı. Ama E. March, dipnot, Ernst March, 1838-1916, Avusturya'nın fizikçi ve filozof, 1883'te yayınlanan Mekaniğin Bilimi adlı kitabında bu görüşlerini açıkladı. E. March bunu herkesten daha açık gördü ve bu terslikten dolayı mekaniğin yeni bir temele oturtulması gerektiğini ortaya attı. Bu ancak genel görelilik kuramına uygun olan bir fizikle giderilebilir. Çünkü bu kuramın denklemleri, hareket durumu ne olursa olsun her referans cismi için geçerlidir. 22. Genel görevlilik ilkesinden çıkan bazı sonuçlar 20. kısımdaki düşünceler, genel görevlilik ilkesinin bizi çekim alanının özelliklerini tamamen kuramsal bir şekilde çıkartabileceğimiz bir duruma getirdiğini gösterdi. Örneğin herhangi bir doğal sürecin Galile uzayında bir K-Galilei referans cismine göre nasıl bir uzay-zaman yolu izlediğini bildiğimizi farz edelim. Tamamen kuramsal işlemlerle sadece hesaplamalarla K'ya göre imelendirilmiş olan bir K üstü referans cisminden bu bilinen doğal sürecin nasıl göründüğünü bulabiliriz. Ama bu yeni K üstü referans cismine göre de bir çekim alanı olduğunda düşüncelerimiz bize incelediğimiz süreci çekim alanının nasıl etkilediğini de öğretmektedir. Örneğin K'ya göre düzgün doğrusal hareket durumunda olan bir cisim, Galilei yasasına uygun olarak iğmelendirilmiş K üstü referans cismine, kutu, göre, genel olarak ivmelendirilmiş ve eğrisel bir hareket oluşturduğunu öğreniyoruz. Bu iğme ya da eğri, K üstüne göre var olan çekim alanının hareket etmekte olan cisme yaptığı etkiden doğmaktadır. Bir çekim alanının cisimlerin hareketini bu şekilde etkilediği bilinmektedir. Böylece fikirlerimiz bize temel olarak yeni olan hiçbir şey vermemektedir. Bununla beraber benzer düşüncelerimizi bir ışık ışını için sürdürdüğümüzde temel önemi olan yeni bir sonuç elde ederiz. Galen referans cismine K'ya göre böylesine bir ışık ışını C hızıyla düzgün olarak eğilir. Aynı ışık ışınının izlediği yolun ivmelendirilmiş kutuya K üstü referans cismi göre artık düz bir çizgi olmadığı kolaylıkla gösterilebilir. Bundan genel olarak ışık ışınlarının çekim alanlarında eğrisel olarak yayıldıkları sonucunu çıkartırız. Bu sonuç iki yönden önemlidir. Önce bu gerçekle karşılaştırılabilir. Sorunun ayrıntılı bir biçimde incelenmesinin genel görevlilik kuramının gerektirdiği gibi ışığın eğrilmesinin pratikte elimizde olan çekim alanları için oldukça küçük olduğunu göstermesine rağmen. Güneş'i sıyırarak geçen ışık ışınları için hesaplanan büyüklüğü 1.7 saniyedir, dipnot. Albert Einstein'ın hesaplarında bu 1.75 saniyedir. Yapılan deneylerde ise buna oldukça yakın bir değer, 1.61 artı 0.30 saniye değeri bulunmuştur. Bu kendisini şu şekilde göstermelidir. Dünyadan izlendiğinde bazı sabit yıldızlar güneşin yakınında gibi görünür. Ve bu yüzden de tam bir güneş tutulması sırasında gözlenebilirler. Böyle zamanlarda bu yıldızların güneş uzayın başka bir bölgesinde olduğu zaman görünüşteki durumlarıyla karşılaştırıldıklarında yukarıda belirtilen miktar kadar güneşten dışarı kaymış gibi görünmeleri gerekir. Bu sonucun doğruluğunun ya da yanlışlığının araştırılması çok önemlidir. Ve yakın bir çözüm gökbilimcilerden beklenmektedir. Dipnot Kraliyet ve Kraliyet Astronomi Dernekleri'nin ortak bir komitesi tarafından oluşturulan iki seyahat heyeti tarafından çekilen yıldız fotoğrafları sayesinde kuramın öne sürdüğü ışığın eğilmesi ilk kez 29 Mayıs 1919'da bir güneş tutulması sırasında doğrulanmıştır. İkinci olarak elde ettiğimiz sonuç göstermektedir ki genel görelilik kuramına göre özel görelilik kuramındaki iki temel varsayımdan biri olan ve şimdiye dek sık sık sözünü ettiğimiz ışık hızının boşlukta sabitliği yasası sınırsız bir geçerlilik iddia edemez. Işık ışınlarının eğrisel hareketleri ancak ışığın yayılma hızı yere göre değiştiğinde oluşabilir. Şimdi bunun sonucu olarak özel görelilik kuramı ile birlikte tüm görelilik kuramının mahvolduğunu düşünebiliriz. Ama gerçekte durum böyle değildir. Biz sadece özel görelilik kuramının sınırsız geçerliliğinin sınırlı olduğu sonucunu çıkartabiliriz. Bu kuramın sonuçları çekim alanlarının olaylar, örneğin ışık, üstündeki etkisi hesaba katılmayabilirse geçerlidir. Özel görevlilik kuramının genel görevlilik kuramı tarafından çürütüldüğü, görevlilik kuramına karşı çıkanlar tarafından sık sık belirtildiğinden, içinde bulunduğumuz durumu uygun karşılaştırmalarla, biraz daha açığa çıkarmak belki daha iyi olacak. Elektrodinamiğin gelişiminden önce elektrostatik yasaları elektrik yasaları olarak görülürdü. Bugün biz elektrik alanlarının ancak, ki aslında gerçeğe uygun değildir, elektriksel kütlelerin birbirlerine ve bir koordinat sistemine göre durağan oldukları durumlarda elektrostatik yasalardan çıkartılabileceğini biliyoruz. Bu nedenle elektrostatik Elektrodinamikteki Maxwell alan denklemleriyle çürütlüğünü söylemekte haklı mıyız? Hiç de değil. Elektrostatik sınırlı bir durum olarak elektrodinamik tarafından kapsanmaktadır. Elektrodinamiğin yasaları, alanların zamana göre değişmediği durumlarda elektrostatik'in yasalarıyla tamamen aynıdır. İçinde kendisinin de sınırlı bir durum olarak yer alabileceği daha kapsamlı bir kuramın doğmasına kendiliğinden yol açan bir fiziksel kuram için Bundan daha iyi bir kader olamaz. Az önce sözünü ettiğimiz ışığın yayılma örneğinde genel görevlilik kuramının, çekim alanının doğal olayların izlediği yol üstündeki etkisini kuramsal olarak çıkartabilmemizi sağladığını görmüştük. Çekim alanı olmadığında bu yasalar zaten bilinmektedir. Ama çözümü sadece genel görevlilik kuramıyla sağlanabilecek ilginç bir soru, çekim alanının kendisinden sağladığı yasaların incelenmesi ile ilgilidir. Uygun referans cismi seçimleriyle yaklaşık olarak bir Galile sistemi gibi görünen uzay zaman sahalarını yani çekim alanlarının yok olduğu sahalar daha önce tanınmıştı. Böyle bir sahayı herhangi bir tür harekete sahip olan bir K üstü referans cismine göre tarif edersek o zaman K üstüne göre uzaya ve zamana göre değişen bir çekim alanı vardır. Dipnot bu 20. kısımdaki tartışmaların genelleştirilmesinden çıkartılabilir. Bu alanın niteliği tabii ki K-ÜSÜ'nün hareketine bağlı kalacaktır. Genel görelilik kuramına göre genel çekim alanı yasası bu yolda elde edilen bütün çekim alanları tarafından doğrulanmalıdır. Bütün çekim alanlarının hiç de bu biçimde yaratılmamasına rağmen genel çekim yasasının böylesine özel türde çekim alanlarından çıkartılabileceğini umabil, umabiliriz. Bu umut enfes bir biçimde gerçekleştirilmiştir. Ama bu amacın açıkça görülmesiyle gerçekleştirilmesi arasındaki ciddi bir zorunluğun aşılması gerekliydi. Bu çok temel bir şey olduğundan okuyucudan saklayamayacağım. Şimdi uzay zaman süreklisini biraz daha genişletmek zorundayız. 23. Dönen bir referans cismi üstünde saatlerin ve ölçme çubuklarının durumları. Şimdiye dek genel görelilik kuramında uzay ve zaman verilerinin fiziksel yorumundan özellikle söz etmeliyim. Sonuç olarak tavırdaki belli bir gerçeklikten suçluyum. Özel görelilik kuramından öğrendiğimize göre bu önemsiz ve affedilir bir şey değildir. Şimdi bu eksikliği gidermenin tam zamanıdır. Ama başlangıçta belirtmeliyim ki bu konu okuyucudan talep ettiği sabır ve soyutlama gücü konusunda hiç de mütevazi değildir. Yine daha önce sık sık kullandığımız oldukça özel durumlardan başlayacağız. Hareket durumu uygun olarak seçilmiş olan K referans cismine göre hiçbir çekim alanının olmadığı bir uzay zaman sahası düşünelim. Öyleyse bu sahaya göre K bir Galile referans cismidir ve özel görelilik kuramının sonuçları K'ya göre geçerlidir. Şimdi aynı sahayı K'ya göre düzgün bir biçimde dönmekte olan K üstü referans cismine göre gözleyelim. Fikirlerimizi belirlemek için K merkezi etrafında ve kendi düzleminde düzgün olarak dönen düz dairesel bir disk biçiminde olduğunu düşünelim. K diskinin kenarında oturan bir gözlemci, yönü merkezden dışarı doğru olan ve ilk K referans cismine göre duran bir gözlemci tarafından atalet etkisi merkezkaç kaç kuvveti olarak yorumlanacak bir kuvvet hisseder. Ama diskin üstündeki gözlemci, diski durağan bir referans cismi olarak kabul edebilir. Genel görevlilik kuramına dayanarak bunda haklıdır. Kendi üstüne ve aslında diske göre durağan olan bütün diğer cisimlerin üstüne etki eden bu kuvveti, çekim alanının bir sonucu olarak kabul eder. Ancak bu çekim alanının uzaydaki dağılımı, Newton'un çekim kuramına göre mümkün olmayan bir türdendir. Dipnot Alan Diskin merkezinde kaybolup ve merkezden dışarı doğru gittikçe uzaklığa oranla artar. Ama gözlemci genel görelilik kuramına inandığından bu durum kendisini rahatsız etmez. Genel bir çekim yasasının sadece yıldızların hareketini doğru olarak açıklamakta kalmayan, aynı zamanda da kendisi tarafından hissedilen kuvvet alanını da açıklayan bir yasa oluşturabileceğine inanmakta tamamen haklıdır. Gözlemci disk üstünde saatler ve ölçme çubuklarıyla deneyler yapar. Bu deneylerde amacı, k-ülsü diskine göre zaman ve uzay verilerinin belirtilmesinde tam tariflere varmaktır. Bu tarifler gözlemlerine dayanacaktır. Bu, dene... Bu deneylerden ne öğrenecektir? İlkin birbirinin aynı olan iki saatten birini diskin merkezine, diğerini de diskin kenarına koyar. Böylece saatler diske göre duruandırlar. Şimdi kendi kendimize her iki saatinde dönmeye böylele k referans cismine göre aynı oranda ilerleyip ilerlemeyeceğini soralım. Bu cisme göre karar verildiğinde diskin merkezinde bulunan saatin hızı yoktur. Halbuki diskin kenarındaki saat dönmenin bir sonucu olarak k'ya göre bir hareket halindedir. 11. kısımda elde edilen sonuçlara göre ikinci saat k'ya göre gözlendiğinde diskin ortasındaki saatten sürekli olarak daha yavaş işleyecektir. Aynı durumun diskin ortasındaki saatin yanında oturduğunu farz edeceğimiz bir gözlemci tarafından da izleneceği açıktır. Böylece diskimizin üstünde ya da daha genelleştirilse her çekim alanında bir saat yerleştirildiği duruma göre daha hızlı ya da daha yavaş ilerleyecektir. Bu nedenden referans cismine göre duruan olarak yerleştirilen saatlerin yardımıyla mantıklı bir zaman tarifi elde etmek olanaksızdır. Böylesine bir durumda baştaki aynı andadık tarifini uygulamaya kalktığımızda buna benzer bir zorlukla karşılaşırız. Bu soru üstünde daha fazla durmak istemiyorum. Bu aşamada uzay koordinatlarının tarifi de önümüze aşılması olanaksız zorluklar çıkartır. Eğer gözlemci standart ölçme çubuğunu, diskin yarı çapına oranda kısa olan bir çubuğu diskin kenarına teğet olarak koyacak olursa galile sistemine göre bu çubuğun uzunluğu birden küçük olacaktır. Çünkü 12. kısma göre hareket etmekte olan cisimlerin boyutları hareket yönünde kısadır. Diğer taraftan eğer ölçme çubuğu diskin üstüne çap doğrultusunda konulsaydı kaya göre boyunda herhangi bir kısalma olmayacaktır. Böylece eğer gözlemci önce diskin çevresini sonra da ölçme çubuğuyla ölçüp elde ettiği sonuçları birbirine böldüğünde her zaman pi eşittir 3.14 sayısına değil de daha büyük bir sayı elde edecektir. Dipnot Bütün bu fikirlerimiz boyunca referans cismi olarak dönmeyen Galilei K sistemini kullanmak zorundayız. Çünkü özel görelilik kuramının sonuçlarının geçerliğini ancak K'ya göre varsayabiliriz. K üstüne göre bir çekim alanı vardır. Halbuki K'ya göre durağan olan bir disk için bu işlem pi sayısını tam olarak verecektir. Bu, öplikliyen geometrinin önermelerinin dönmekte olan bir disk için ve de genel olarak bir çekim alanında geçerli olmadığını kanıtlar. En azından her durumda ve yön ne olursa olsun çubuğun boyuna bir dersek böylece düz bir çizgi kavramında anlamını yitirir. Bu yüzden özel kuramı tartışırken kullandığımız yöntemler aracılığıyla, diske göre x,y,z koordinatlarını tam olarak tarif edemeyiz. Koordinatlar ve olayların zamanı tarif edilmediği sürece de bunları açıklayan doğal yasalara da bir anlam veremeyiz. Böylece genel görelilik üstüne dayanan geçmişte elde ettiğimiz tüm sonuçlar konusunda kuşkulanma gereğinin ortaya çıktığı da söylenebilir. Gerçekte genel görelilik önermesini tam olarak kullanabilmek için çok dikkatli bir yol izlemeliyiz. İleriki paragraflarda okuyucuyu bunun için hazırlamaya çalışacağım. 24. Öklitleyen ve öklitleyen olmayan sürekliler Mermer bir masanın yüzeyi önümde duruyor. Bu masanın üstündeki herhangi bir noktadan bir diğerine sürekli olarak bir noktadan komşu bir noktaya geçip, bu işlerini birçok kez tekrarlayarak ya da başka bir deyişle bir noktadan başka bir noktaya sıçrama yapmadan gidebilirim. Eminim ki okuyucu burada komşu ve sıçrama sözcükleriyle ne demek istediğimi anlayacaktır. Tabi eğer bilgiçlik taslamıyorsa. Yüzeyin bu özelliğini yüzeyi bir sürekli olarak tarif ederek ifade edebiliriz. Şimdi aynı boyda ve çok sayıda küçük çubukların yapıldığını ve bunların uzunluklarının mermerin uzunluğuna göre küçük olduklarını düşünelim. Aynı boyda olduklarını söylerken uçları dışarı taşımadan üst üste gelmelerinden söz ediyorum. Bundan sonra da bu çubukların dördünü köşegenleri birbirine eşit olan bir dörtgen kare oluşturacak biçimde masanın üstüne yerleştirelim. Köşegenlerin eşitliğinden emin olmak için küçük deney çubuklarından yararlanırız. Bu kareye birincisiyle ortak bir kenarı olmak üzere Benzer diğer kareler ekleyelim. Bu yolla tüm mermer yüzey karelerle donanacak biçimde bu işleme devam edelim. Düzenleme öyle bir ki bir karenin her kenara iki kareye, her köşesi dört kareye aittir. Bu işlemin en ufak bir zorlukla bile karşılaşmadan sürdürebilmemiz gerçekten bir harikadır. Sadece şunu düşünmemiz yeterlidir. Eğer herhangi bir anda üç kare bir köşede birleşiyorsa, dördüncü karenin iki kenarı şimdiden oluşmuştur. Ve sonuç olarak karenin diğer iki kenarı şimdiden tamamen belirlidir. Ne var ki artık dörtgenin köşegenleri eşit olacak biçimde ayarlayamıyorum. Eğer köşegenler kendiliklerinden birbirine eşit oluyorlarsa, bu mermer yüzeyin ve küçük çubukların özel elverişliklerinden dolayıdır. Ben ise buna sadece şaşkınlıkla teşekkür edebilirim. Eğer işlem başarılı olacaksa birçok sürprizlerle karşılaşmaya ihtiyacımız var. Eğer her şey gerçekten düzgün gitmişse o zaman mermer yüzeydeki noktaların uzaklık, çizgi aralığı olarak kullanılan küçük çubuğa göre ömkütleyen bir sürekli oluşturduklarını söyleyebilirim. Bir karenin köşelerinden birini başlangıç noktası alarak bir karenin herhangi bir köşesini bu başlangıç noktasına göre iki sayıyla belirleyebilirim. Sadece başlangıç noktasından başlayarak inceleydiğimiz köşeye varana de sağa ve yukarı doğru kaç çubuk geçmem gerektiğini belirtmem yeterlidir. Bu iki sayı küçük çubukların düzenlenmesiyle belirlenen kartezyen koordinat sistemine göre bu köşenin kartezyen koordinatlarıdır. Bu soyut deneyin aşağıdaki şekilde geliştirilmesini kullanarak deneyin başarısız olduğu durumları görebiliriz. Çubukların ısı artışına oranla belirli bir miktar genleştiğini farz edeceğiz. Mermer masanın kenarını değil de ortasını ısıtalım. Bu durumda küçük çubuklarımızdan ikisi masanın üstünde herhangi bir durumda birbirleriyle aynı uzunlukta olacaktır. Ama karelerden oluşan yapımızın düzeni ısınma sırasında zorunlu olarak bozulacaktır. Çünkü masanın merkez bölgesindeki küçük çubuklar genleşirken, dış bölgelerdekiler genleşmeyecektir. Bir uzunluğunda alınan küçük çubuklarımıza göre mermer yüzey artık bir öklidyen sürekliliği değildir. Bu yüzden biz de artık yukarıda sözünü ettiğimiz işlem yapılamayacağından, bunların yardımıyla karteziyen koordinatları tarif edecek durumda değiliz. Ama bu küçük çubuklar gibi masanın ısısı tarafından etkilenmeyecek başka şeyler olduğundan, mermer yüzeyin bir öklükten sürekli olduğunu kabul eden görüş açısını sürdürmek oldukça olağındır. Bu uzunlukların kıyaslanmasında ya da ölçülmesinde daha dikkatli ayarlamalarla tatmin edici bir biçimde yapılabilir. Ama eğer her cins çubuk yani her cins maddeden yapılmış çubuklar değişik şekilde ısıtılan mermer masasının, masanın yüzeyine yerleştirildiğinde, ısının etkisi altında aynı şekilde davranırlarsa ve eğer ısının etkisini ölçebilmek için yukarıda tariflediğimize benzer deneylerdeki çubuklarımızın geometrik tavırlarından başka hiçbir araç yoksa yapabileceğimiz en iyi şey masanın üstündeki iki nokta arasındaki uzaklığa bir birim adını vermek olacaktır. Tabi çubuklarımızdan birinin uçları bu iki nokta ile üst üste çakışabiliyorsa. Başka türlü ve tamamen keyfi olmadan uzaklığı nasıl tarif edebiliriz? O zaman kartezyen koordinatlar yöntemi bir yana atılmalı. Ve yerine katı cisimler için öklidyen geometrinin geçerliliğini farz etmeyen başka bir yöntem konulmalıdır. Deep not. Matematikçiler sorunumuzla şu şekilde uğraşmışlardır. Eğer üç boyutlu öklidyen uzayda bir yüzey, örneğin elipsoid verilmişse, bu yüzey için tıpkı bir düzlem için olduğu gibi iki boyutlu bir uzay vardır. Gauss Yüzeyin üç boyutlu bir öplikgen süreklisine ait olduğu gerçeğini kullanmadan bu iki boyutlu geometriyi başlangıç ilkeleriyle çözmeye çalıştı. Eğer şekillerin yüzeyle, yüzeyde yukarıda sözünü ettiğimiz mermer masaya benzer bir yüzey, sabit çubuklarla yapılacağını düşünürsek bunlar için öplikgen düzlem geometrisine dayanan yasalardan değişik yasalar elde etmeliyizdir. Yüzey, çubuklara göre bir öplikliyen süreklisi değildir ve biz kartezyen koordinatları yüzeyde tarifleyemeyiz. Gauss, geometrik ilişkileri yüzeye çözebilmek için kullanacağımız ilkeleri belirtmiş ve böylece öplikliyen olmayan çok boyutlu sürekliyi çözebilmek için Riemann yöntemine yol açmıştır. Böylece genel görevlilik önermesinin bizi götürdüğü biçimsel sorunlar matematikçiler tarafından çok önce çözümlenmişti. Okuyucu burada anlatılan durumu genel görevlilik önermesinin ortaya çıkardığı duruma, kısım 23, benzediğini fark edecektir. 25. Gauss Koordinatları Gauss'a göre sorunun analitik ve geometrik çözüm şekli şu yolda elde edilebilir. Masanın yüzeyine çizilmiş bir keyfi eğriler sistemi düşünelim. Şekil 4'e bakınız. Bu eğrilere u eğrileri adını verelim ve her birini bir sayıyla belirleyelim. Şekilde u eşittir 1, u eşittir 2, u eşittir 3 eğrileri gösterilmiştir. u eşittir 1 ile u eşittir 2 eğrileri arasında 1 ile 2 sayısı arasındaki gerçek sayılara karşılık sonsuz sayıda u eğrisinin çizileceğini düşünmeliyiz. Böylece bir U eğri sistemimiz vardır ve bu sonsuz yoğun sistem masanın tüm yüzeyini kaplamaktadır. Bu U eğrileri birbirleriyle kesişmemelidir ve yüzeydeki bir noktadan sadece bir eğri geçmelidir. Böylece mermer masanın yüzeyindeki her bir noktaya kısım bir U değeri tekabül eder. Buna benzer bir şekilde yüzeye çizilmiş bir V eğrileri sistemi düşünelim. Bunlar U ile aynı koşulları sağlarlar. Bunlara da aynı yolda direz sayı verilmiştir ve keyfi bir biçimde olabilirler. Masanın yüzeyindeki her noktanın bir U ve V değeri olduğu açıktır. Bu iki sayıya masa yüzeyinin koordinatları, values koordinatları deriz. Örneğin şekildeki P noktası U eşittir 3, V eşittir 1 koordinatlarına sahiptir. Yüzeyde birbirine yakın P ve P üstü noktalarının koordinatları şöyledir. P (2, nokta üstü U virgül V. P üstü iki nokta üstü U artı DU virgül V artı DV. Burada DU ve DV çok küçük sayılardır. Benzer bir yolla P ve P üstü arasındaki uzaklığı, çizgi aralığı, Küçük çubuklarla ölçerek çok küçük bir sayı olan bs ile belirleyebiliriz. Böylece Gauss'a göre ds kare eşittir g11 du kare artı 2g12 du dv artı g22 dv kare. Denklemini elde ederiz. Burada G11, G12, G22 tamamen belli bir şekilde U ve V'ye bağlı olan büyüklüklerdir. G11, G12, G22 büyüklükleri U eğrileri ve V eğrilerine göre çubukların durumlarını belirlerler. Yüzeydeki noktaların ölçme çubuklarına göre ölçütleyen bir sürekli oluşturduğu durumlarda ve sadece bu durumda U eğrilerini ve V eğrilerini belli bir şekilde çizip her birine sayılar vermek mümkündür. Bu durumda dsv kare eşittir du kare artı dv kare denklemini elde ederiz. Bu koşullar altında u eğrileri ve v eğrileri öklidyen geometri anlamında düz çizgilerdir ve birbirlerine diktirler. Burada Gauss koordinatları kartezyen koordinatlarından başka bir şey değildir. Gauss koordinatlarının söz edilen yüzeydeki noktalarla iki sayı seti arasındaki bağlantından başka bir şey olmadığı ve birbirinden sadece çok az Farklı olan değerlerin uzayda komşu noktalara bağlandıkları açıktır. Buraya kadar bu fikirler iki boyutlu sürekli için geçerlidir. Ancak doğus yöntemi 3, 4 ya da daha çok boyutlu sürekliler için kullanılabilir. Örneğin eğer dört boyutlu bir süreklinin var olduğu fazla değilseydi onu şu şekilde gösterebilirdik. Süreklideki her noktaya koordinat olarak bilinen dört sayı V1, X1, X2, X3, X4 verelim. Bir sonraki noktalar koordinatların bir sonraki değerlerine tekabül ederler. Eğer birbirine yakın iki nokta olan p ve p üstü noktaları arasındaki uzaklığa ds edersek ve bu uzaklık fizik açısından ölçülebilir ve tariflenebilirse aşağıdaki denklem geçerlidir. ds kare eşittir g11 dx1 kare artı 2g12 dx1 d x2 nokta nokta nokta artı g 14 d x4 kare İzafiye teorisi Albert Einstein ikinci kaset b yüzü Burada g 11 vesaire büyüklükleri sürekli değerle birlikteyken değişen değerleri sahiptirler. Ancak sürekli öplikyen olduğunda süreklideki noktalara x1, nokta, nokta x4 koordinatları verebiliriz. Bu durumda elde ettiğimiz denklem şudur. ds kare eşittir. dx1 kare artı dx2 kare artı dx3 kare artı dx4 kare. Böylece bağlantılar, 3 boyutlu ölçülerimizin geçerli olduğu durumlara benzeyen 4 boyutlu süreklilerde geçerlidir. Bununla beraber yukarıda verdiğimiz Gauss'un ds-kara denklemi her zaman mümkün değildir. Bu denklem ancak incelenen süreklinin yeterince küçük parçaları örgütleyen sürekliler olarak kabul edilebildiğinde mümkündür. Örneğin bu masanın mermer yüzü ve yer yer sıcaklık değişimi durumunda tamamen geçerlidir. Sıcaklık yüzeyin küçük bir parçası için hemen hemen sabittir. Bu yüzden çubukların geometrik durumları, öklidten geometrinin kurallarına hemen hemen tamamen uyarlar. Böylece bir önceki bölümde karelerin yapımındaki bozukluklar, kareler masa yüzeyinin oldukça büyük bir bölümüne yayılmadan kendini açıkça göstermez. Bütün bunları şu şekilde özetleyebiliriz. Gauss, genel olarak süreklilerin matematiksel çözümlenmeleri için bir yöntem buldu. Bu yöntemde boyut ilişkileri, birbirine yakın iki nokta arasındaki uzaklık, tarif edilmiştir. Sürekli'deki her noktaya süreklinin boyut sayısı kadar sayı verilir, Gauss koordinatları. Bu öyle bir şekilde yapılır ki sayıların seçilişinin tek bir anlamı vardır ve birbirlerinden sonsuz küçük farklı olan bu sayılar, Gauss koordinatları yan yana noktalara verilirler. Gauss koordinat sistemi, kartezyen koordinat sisteminin mantıksal bir genelleştirilmesidir. Ancak belli bir boyuta ya da uzaklığa göre incelenen süreklinin küçük bölümleri aşağı yukarı bir öklütyen sistem gibi davrandıklarında öklütyen olmayan süreklilere de uygulanabilir. 26. Özel Görelilik Kuramı'nın uzay-zaman süreklisinin bir öklütyen sürekli olarak düşünülmesi. Şimdi 17. kısımda sadece üstü kapalı bir şekilde belirtmiş olduğumuz Minkowski'nin fikrini daha kesin formüle edebilecek bir durumdayız. Özel Görelilik kuramına uygun olarak 4 boyutlu uzay zaman süreklisinin tarifi için bazı koordinat sistemleri tercih edilir. Bunlara Galilei koordinat sistemleri demiştik. Bu sistemlerde bir olayı ya da başka bir deyişle 4 boyutlu süreklide bir noktayı belirleyen X, Y, Z, T koordinatları bu kitabın birinci bölümünde anlatıldığı gibi fiziksel olarak oldukça basit bir biçimde tarif edilir. Birinciye göre düzgün hareket etmekte olan bir Galilei sisteminden diğerine geçmek için Lorenz dönüşüm denklemleri geçerlidir. Bunlar özel görelilik kuramından çıkartılan bütün sonuçların temelini oluştururlar ve tüm Galile referans sistemleri için ışığın yayılma yasasının evrensel geçerliliğinin ifadesinden başka bir şey değildirler. Minkowski-Lorenz dönüşümlerinin aşağıdaki basit koşulları sağladığını buldu. Bir Galile K referans cismine göre 4 boyutlu sürekli de durumları Dx, Dy, Dz uzay koordinatları farkları ve Dt zaman farkıyla verilen iki birbirine yakın olay düşünelim. İkinci bir Galile sistemine göre bu iki olay arasındaki farkların Dx üstü, Dy üstü, Dz üstü ve Dt üstü olduğunu varsayacağız. Bu durumda boyut büyüklükler her zaman şu koşulu sağlayacaklardır. Dipnot ek bir ve ikiye bakınız. Bu eklerde koordinatlar için çıkartılan bağlantılar, koordinat farkları ve böylece koordinat diferansiyelleri sonsuz küçük farklar içinde geçerlidir. Dx kare artı dy kare artı dz kare eksi c kare dt kare eşittir dx üssü kare artı dy üssü kare artı dz üssü kare eksi c kare dt üssü kare. Lorentz dönüşümünün geçerliliği de bu koşuldan çıkartılabilir. Bunu şu şekilde ifade edebiliriz: ds kare eşittir dx kare artı dy kare artı dz kare eksi c kare dt kare. 4 boyutlu sürekli de birbirine yakın iki noktaya ait olan bu büyüklük seçilen bütün galile referans cisimleri için aynı değere sahiptir. Eğer x, y, z kare kök içinde eksi 1 ct değerlerinin yerine x1, x2, x3 ve x4 değerlerini koyarsak elde edeceğimiz bağlantı ds kare eşittir dx1 kare artı dx2 kare artı dx 3 kare artı dx 4 kare herhangi bir referans cisminden bağımsız olacaktır ds büyüklüğüne iki olay ya da dört boyutlu iki nokta arasındaki uzaklık diyoruz böylece zaman değişkeni olarak gerçek t değeri yerine sanal olan karekök içinde eksi 1 ct değerini seçersek uzay zaman süreklisini özel görevlilik kuramına uygun olarak dört boyutlu bir öklidyen süreklisi olarak kabul edebiliriz. Bu, bundan önceki bölümlerden çıkartılan bir sonuçtur. 27. Genel Görelilik Kuramının uzay-zaman süreklisi öklidyen bir sürekli değildir. Bu kitabın birinci bölümünde basit ve dolaysız fiziksel yorumlara olanak sağlayan ve 26. Bölüm'e göre dört boyutlu kartezyen koordinatlar olarak kabul edilebilen uzay zaman koordinatlarından yararlanabiliyordu. Bu ışık hızının sabitliği yasasına dayanarak mümkündü. Ama 21. kısma göre genel görevlilik kuramı bu yasayı koruyamadı. Tam tersine bu ikinci kurama göre ışığın hızı kuramının her zaman bir çekim alanı olduğunda koordinatlara dayanması gerektiği sonucunu çıkardık. 23. bölümdeki özel bir örnek ve bir çekim alanının varlığının özel görelilik kuramında bizi amacımıza götüren koordinatlar ve zaman tarifini geçersiz kıldığını bulduk. Elde edilen bu sonuçlar göz önünde tutulursa, genel görelilik ilkesine göre uzay zaman süreklisinin bir öplükten sürekli olmadığı inancına varıyoruz. Burada sıcaklığın yer yer değiştiği mermer yüzeye karşılık olan, ve bizim iki boyutlu bir süreklinin örneği olarak tanıdığımız genel bir durum vardır. Tıpkı o durumda eşit çubuklardan bir kartezyen koordinat sistemi yapmak olanaksız olduğu gibi, burada da birbirlerine göre sabit olarak yerleştirilmiş ölçme çubukları ve saatlerin yeri ve zamanı tam olarak gösterebilecekleri bir biçimde sabit cisimlerden ve saatlerden bir sistem, referans cismi oluşturmak olanaksızdır. 23. kısımda karşılaştığımız zorluğun özü böyleydi. Ama 25 ile 26. kısımlardaki fikirler bize bu zorluğu açmak için bir yol göstermektedir. Dört boyutlu uzay zaman süreklisini keyfi bir biçimde Gauss koordinatlarına bağlıyoruz. Süreklideki her noktaya, olaya, dört sayı x1, x2, x3, x4 koordinatlar veriyoruz. Bu koordinatların en küçük fiziksel önemleri yoktur ve sadece süreklinin noktalarını ayırt etmek için keyfi bir şekilde sayılandırılmaya yaramaktadırlar. Böylesine bir düzeni x1, x2, x3'ün uzay koordinatları, x4'ün ise zaman koordinatı olarak belirleneceği türden olması da gerekmez. Okuyucu dünyanın böylesine bir tanım, tanımının oldukça yetersiz olabileceğini düşünebilir. Eğer hiçbir önemleri yoksa bir olaya x1, x2, x3, x4 koordinatlarını vermenin anlamı nedir? Dikkatli bir inceleme bu telaşın gereksiz olduğunu gösterir. Örneğin herhangi bir şekilde hareket etmekte olan maddi bir noktayı düşünelim. Eğer bu noktanın bir an var olmaktan başka hiçbir sürekliliği olmasaydı, uzay zamanda da x1, x2, x3, x4 değer sistemleriyle tarif edilecekti. Böylece sürekli varlığı sonsuz büyük sayıda değer sistemleriyle belirlenecekti. Bunların koordinat değerleri bir sürekli oluşturacak kadar birbirlerine yakın olacaktı. Böylece maddi noktaya karşı olmak üzere dört boyutlu uzayda bir tek boyutlu çizgi elde edeceğiz. Aynı biçimde süreklimizde bu tür çizgiler hareket halindeki birçok noktaya karşılık olacaklardır. Bu noktalar üstünde gerçekte herhangi bir fiziksel varlığı olabilecek durumlar bu noktaların karşılaşmaları üstüne olacaktır. Matematiksel incelememizde böylesine bir karşılaşma, sözü edilen noktaların hareketlerini temsil eden iki çizginin ortak olarak, x1, x2, x3, x4 özel koordinat değerleri sistemine sahip olacakları şekilde belirtilebilir. Biraz düşündükten sonra okuyucu gerçekte bu tür karşılaşmaların sadece fiziksel cümlelerde karşılaştığımız uzay zaman özelliğinde bir kanıtı oluşturduklarını kuşkusuz kabul edecektir. Bir referans cismine göre maddi bir noktanın hareketini tarif ederken bu noktanın referans cisminin özel noktalarıyla karşılaşmalarından başka bir şey söylemedim. Zamana karşılık olan diğerleri, saatin ibrelerinin kadran üstündeki belli noktaların üstüne gelmesinin gözlenmesiyle belirleyebiliriz. Bu konu üstünde biraz durulduğunda, ölçme çubuklarıyla uzayın ölçülmesinin buna çok benzer bir durum olduğu görülecektir. Şu cümle genellikle geçerlidir. Her fiziksel tarif, her biri A ve B olaylarının uzay-zaman çakışmalarına karşılık olan birkaç cümleye ayrılabilir. Gauss koordinatlarıyla bu tür her cümle bunların dört koordinatı olan x1, x2, x3, x4'ün uyuşmasıyla ifade edilebilir. Böylece gerçekte Gauss koordinatlarıyla yapılan uzay zaman süreklisinin tarifi bir referans cismi yardımıyla yapılan tarifin yerini tamamen alır ve ikinci tarifin bütün yanılgılarını da dışarıda bırakır. Tarif edilecek süreklinin öklükken nitelikli olup olmamasına bağlı değildir. 28. Genel Görelilik İlkesinin Tam Formülasyonu Artık 18. kısımda verilen genel görelilik ilkesinin geçici formülasyonunun yerine tam bir formülasyon koyabiliriz. Orada kullanılan hareket durumları ne olursa olsun bütün K ve K üssü vesaire referans cisimleri doğal olayların tarifi için, genel doğa yasalarının formülasyonu için birbirlerine eşittirler cümlesi gerçekleşemez. Çünkü özel görelilik kuramında izlenen yöntem anlamında katı referans cisimlerinin kullanılması genel olarak uzay-zaman tarifinde mümkün değildir. Gauss koordinat sistemi referans cisminin yerine alınmalıdır. Genel görelilik ilkesinin temel fikrine tekabül eden ifade şudur: Bütün Gauss koordinat sistemleri genel doğa yasalarının formülasyonunda temel olarak birbirlerine eşittirler. Genel görelilik ilkesini bir başka biçimde de ifade edebiliriz. Bu yeni biçim, ilkeyi özel görelilik ilkesinin doğal bir uzantısı olduğu biçimden daha açıkça anlaşılır bir hale getirmiştir. Özel görelilik ilkesine göre Lorenz dönüşümlerini kullanarak, bir k Galile ile referans cisminin uzay-zaman değişkenleri olan X, Y, Z, T'nin yerine yeni bir referans cismi K uzay-zaman değişkenleri X üssü, Y üssü, Z üssü, T üstü koyduğumuzda, genel doğa yasalarını ifade eden denklemler biçimlerini korurlar. Diğer taraftan, genel görelilik ilkesine göre, x1, x2, x3, x4, Gauss değişkenlerinin yerine keyfi değerler koyulduğunda, denklemler yine aynı biçimdeki denklemlere dönüşürler. Çünkü her dönüşüm, sadece Lorenz dönüşümü değil, bir Gauss koordinat sisteminin bir diğerine dönüşümüne tekabül eder. Eğer eskisi gibi olaylara üç boyutlu bakış açımızı değiştirmek istemiyorsak, genel görelilik kuramının temel fikrinin getirdiği gelişmeyi şu şekilde belirleyebiliriz. Özel görevlilik kuramı, Galileo sahalarına yani çekim alanının olmadığı sağlara göre oluşturulmuştur. Burada bir Galileo referans cismi, referans cismi görevini görür. Bu hareket durumu yalıtılmış maddi noktaların düzgün doğrusal hareketlerini açıklayan, Galile yasasının kendisine göre geçerli olacağı bir şekilde seçilmiş katı bir cisimdir. Bazı fikirler göz önünde bulundurulduğunda aynı Galile sağlarını Galile tipi olmayan referans cisimlerine de dayandırabiliriz gibi görünüyor. Bu takdirde bu cisimlere göre özel türde bir çekim alanı oluşacaktır. 20 ve 23. kısımlara bakınız. Çekim alanlarında ögrettiği özelliklere sahip katı cisimler diye bir şey yoktur. Böylece hayali katı referans cisimleri, genel görevlilik kuramında hiçbir işe yaramazlar. Saatlerin hareketi bile çekim alanlarında öylesine etkilenir ki, doğrudan saatlerin yardımıyla yapılan zamanın fiziksel bir tarifi, özel görevlilik kuramındaki tarif kadar kesin değildir. Bu yüzden bir bütün olarak herhangi bir yönde hareket etmekte kalmayıp, hareketleri sırasında biçim değişiklikleri de geçiren katı olmayan referans cisimleri kullanılır. Hareket yasaları herhangi bir türden ancak düzensiz olan saatler zamanın tarifi için kullanılır. Bu saatlerden her birinin katı olmayan referans cismi üstündeki bir noktaya koyulduğunu farz edelim. Bu saatler tek bir koşulu sağlarlar. Bu da uzayda aynı anda gözlenen birbirlerine yakın saatler üstündeki okumalar. Birbirlerinden sonsuz küçük miktarda farklı olmalıdır. Referans yumuşakçası diye adlandırılması daha uygun olabilecek bu katı olmayan referans cismi, temel olarak keyfi seçilen 4 boyutlu Gauss koordinat sistemine eşittir. Gauss koordinat sistemi ile karşılaştırıldığında yumuşakçaya belli bir anlaşılabilirlik veren şey, zaman koordinatına karşı uzay koordinatlarının ayrı bir biçimde kurulmasıdır. Yumuşakça bir referans sistemi olarak alındığı sürece, yumuşakçanın üstündeki her nokta bir uzay noktası olarak ve ona göre durağan olan her nokta durağan olarak kabul edilir. Genel görevlilik ilkesi, bütün bu yumuşakçaların genel doğa yasalarının formülasyonunda aynı başarıyla kullanılması gerekliliğini getirir. Yasaların kendileri de herhangi bir yumuşakçanın seçiminden tamamen bağımsız olmalıdırlar. Genel görevlilik ilkesinin sahip olduğu büyük güç, yukarıda gördüklerimizin sonucu olarak doğa yasaları üstüne koyduğu kavranabilir bir sınırlamada yatmaktadır. 29. Genel görevlilik ilkesine dayanarak çekim sorununun çözümü Eğer okuyucu şimdiye dek bütün fikirlerimizi izlemişse, çekim sorununun çözümünde kullanılacak yöntemleri anlamakta hiç zorluk çekmeyecektir. Bir galile sahası yani... Kale Galilei referans cismine göre hiçbir çekim alanının olmadığı bir saha düşünmekte başlayalım. Kaya göre ölçme çubuklarının ve saatlerin ve de yalıtılmış maddi noktaların davranışları özel görelilik kuramından bilinmektedir. Şimdi herhangi bir Gauss koordinat sistemini ya da Kayaüstü referans cismi olarak bir yumuşakçaya göre bu sahayı tanımlayalım. Böylece K üstüne göre G çekim alanı özel bir türde vardır. Ölçme çubuklarının, saatlerin ve serbestçe hareket eden maddi noktaların davranışlarını tamamen matematiksel dönüşümlerden öğreniyoruz. Bu davranışları, G çekim alanının etkisi altında ölçme çubuklarının, saatlerin ve maddi noktaların davranışları olarak yorumlarız. Bu noktada şöyle bir hipotezi tanıtalım. Etkiyi yapan çekim alanın sadece koordinat dönüşümleri ile özel göl ile durumundan çıkartılmasa bile, Ölçme çubukları, saatler ve serbestçe hareket eden maddi noktalar üstünde çekim alanının etkisi aynı yasalara göre oluşmaya devam etsin. Bundan sonraki adım sadece koordinat dönüşümleriyle elde edilen özel galera durumundan çıkartılan G çekim alanının uzay-zaman davranışını incelemek olacaktır. Tarifte kullanılan referans cismi yumuşakça nasıl seçilmiş olursa olsun bu davranış her zaman geçerli bir yasayla belirtilir. İncelediğimiz çekim alanı özel bir türde olduğundan bu yasa henüz genel bir çekim alanı yasası değildir. Genel çekim alanı yasasını bulabilmek için yukarıda yaptığımız yasayı genelleştirmemiz gerekir. Bu aşağıdaki zorunluluklar göz önünde bulundurularak kolaylıkla elde edilebilir. a. İstenilen genelleme genel görevlilik önermesinde sağlamalıdır. b. Eğer incelenen sahada herhangi bir madde varsa bunun bir alanı uyarması açısından sadece atalet kütlesi ve dolayısıyla 15. kısma göre sadece enerjisi önemlidir. c. Çekim alanı ve madde beraberce enerjinin ve impulsun sakını, sakını yasasını sağlamaladırlar. Sonuç olarak genel görevlilik ilkesi çekim alanı olmadığında bilinen yasalara göre oluşan bütün bu süreçler üstünde çekim alanının etkisini tespit etmemizi sağlar. Daha önce çekim alanı olmadığında bilinen yasalara göre oluşan bütün bu süreçler özel görelilik kuramı içinde konmuştu. Bu noktada ölçme çubukları saatler ve serbest hareket eden maddi noktalar için daha önce anlatmış olduğumuz yönteme uygun bir biçimde ilerlemekteyiz. Genel görelilik önermesinden bu yola çıkartılan çekim kuramının üstünlüğün sadece güzelliğinde ya da 21. kısımda anlatılan klasik mekanikteki kusurları ortadan kaldırmasında ya da ve çekim kütlelerinin eşitliğini ortaya koyan deneysel yasayı yorumlamasında değil, aynı zamanda klasik mekaniğin karşısında güçsüz kaldığı gök bilimindeki bir gözlemin sonucunu açıklayabilmiş olmasındadır. Eğer kuramın uygulanmasının çekim alanlarının zayıf olarak kabul edilebileceği ve içindeki bütün kütlelerin koordinat sistemine göre ışık hızından küçük hızlarla hareket ettikleri durumlarla sınırlarsak, ilk yaklaşım olarak Newton kuramını elde ederiz. Böylece bu kuram burada herhangi bir özel varsayım yapılmadan elde edilmiştir. Halbuki bu kuramı elde etmek için Newton karşılıklı birbirlerini çeken maddi noktalar arasındaki çekim kuvvetinin aralarındaki mesafenin karesiyle ters orantılı olduğu hipotezini getirmek zorunda kalmıştı. Eğer hesaplarımızdaki hassaslığı arttırırsak Newton kuramına aykırılıklar görülmeye başlar. Bütün bunlar küçüklüklerinden dolayı bugün pratik olarak gözlemlerde ortaya çıkmamaktadırlar. Burada bu aykırılıklardan birine dikkati çekmeliyiz. Newton'un kuramına göre eğer sabit yıldızların hareketini ve diğer gezegenlerin hareketlerini hesaba katmazsak sabit yıldızlara göre durumunu sürekli olarak koruyan bir gezegen güneşin etrafında bir elips üstünde hareket eder. Böylece eğer bu iki etkiye göre gezegenlerin gözlenen hareketlerini düzeltirsek ve eğer Newton yasası tamamen doğruysa Gezegenin yörüngesi olarak sabit yıldızlara göre sabit olacak bir elips elde etmemiz gerektir. Büyük bir hassaslıkla kontrol edilebilecek olan bu sonuç, günümüzde elde edilebilecek tüm gözlem hassaslıkları kullanılarak bir tanesinin dışında bütün gezegenler için doğrulanmıştır. Tek aykırı olan Güneşi en yakın gezegen olan bu tariftir. Yukarıda söz edilen etkilere göre düzeltildikten sonra, Uttarit'in yörüngesine olan elipsin, sabit yıldızlara göre durağın olmadığı ve oldukça yavaş bir hareketle yörünge düzleminde yörünge hareketi doğrultusuna döndüğü Le Verrier'in dipnot Le Verrier 1811-1877 Fransız astronomu, 1845'te Uttarit'in hareketindeki düzensizliği ilk kez o saptamıştır. Verrier'in zamanından beri bilinmektedir. Bu elipsin dönüş hareketi için elde edilen değer bir asırda 43 saniyeydi ve birkaç saniyelik bir hatayla bu değerin doğruluğu saptanmıştır. Bu olay ancak çok küçük olasılığı olan ve sadece bu amaç için önerilen hipotezler varsayılarak klasik mekanikle açıklanabilir. Genel görelilik kuramına dayanarak Güneş etrafındaki her gezegenin elipsinin yukarıda belirtilen biçimde zorunlu olarak dönmesi gerektiği bulunmuştur. Uhtari tarih bütün gezegenler için bu dönme bugünkü gözlem olanaklarıyla görülemeyecek kadar küçüktür. Ama Uhtar durumunda bu miktarın bir asırda 43 saniye olması gözlemlere tamamen uyan bir sonuçtur. Bunun yanı sıra gözlemlerle doğrulanmış olan iki sonuç daha çıkartılabilmiştir bu kramda. Bunlar güneşin çekim alanı tarafından ışık ışınlarının eğrilmesi, dipnot, önce Edicton sonra da diğerleri tarafından 1919'da gözlenmişti. İlk üçe bakınız. Ve dünya yüzünde benzer bir biçimde elde edilen örneğin aynı türden bir atomdan dipnot 1924'te Adams tarafından doğrulanmıştır. Işık çizgileriyle karşılaştırıldığında büyük yıldızlardan bize gelen ışığın spektral çizgilerinin kayması kuramdan çıkartılan bu her iki sonuçta doğrulanmıştır. Bölüm 3 Bir bütün olarak evren üstüne düşünceler 30. Newton'un kuramının evren bilimsel zorlukları 21. kısımda sözü edilen güçlüklerin yanı sıra klasik gök mekaniğinin ikinci bir temel güçlüğü daha vardır. Bildiğime göre bu güçlük ilk kez ayrıntılı olarak gökbilinci Siller Dipnot H. von 1849-1924, Alman astronomu. 1501'de ışığın küçük cisimlerden yansıması üstüne yaptığı kuramsal çalışma daha sonraları nebula yansımaları üstüne yapılan çalışmaları etkilemiştir. Seliger tarafından tartışılmıştı. Eğer evrenin nasıl bir bütün olarak kabul edilebileceği sorunu üstüne düşünürsek, ortaya çıkacak ilk cevap kuşkusuz ki şu olacaktır. Uzay ve zaman. Açısından evren sonsuzdur. Her yerde yıldızlar vardır ve böylece ayrıntıda çok değişken olmasına rağmen maddenin yoğunluğu yine de ortalama olarak her yerde aynıdır. Başka bir deyişle uzayda nedenle denli uzağa gidersek gidelim her yerde aşağı yukarı aynı tür ve yoğunlukta dağınık sabit yıldızlara rastlamamız gerekir. Bu görüş Newton kuramına uymaz. Newton yasasına göre evren yıldız yoğunluğunun maksimum olacağı bir cins merkeze sahip olmalıdır bu merkezden dışarı doğru gittikçe yıldızların grup yoğunluğu azalmalı ve en sonunda çok uzaklarda sonsuz bir boş bölge bulunmalıdır. Yıldızlı evren, sonsuz uzay okyanusunda sınırlı bir ada olmalıdır. İlk not Tanıtlama Newton'un kuramına göre sonsuzdan gelen ve m kütlesinde sona eren kuvvet çizgilerinin sayıları m kütlesiyle orantılıdır. Eğer ortalama olarak kütle yoğunluğu P0, bütün evrende sabitse, hacmi V olan bir küre, ortalama V0V kütlesini kapsayacaktır. Böylece kürenin F yüzeyinden içeriye geçecek kuvvet çizgilerinin sayısı P0V ile orantılıdır. Kürenin yüzeyinin bir bilim adanı için küreye giren kuvvet çizgileri P0V bölü F'ye ya da P0R'ye orantılıdır. Böylece yüzeyde alanın şiddeti, kürenin çapının büyümesiyle sonsuza yaklaşır ki bu olanaksızdır. Bu kavram başlı başına doyurucu olmaktan uzaktır. Yıldızlar ve yıldız sistemlerinin tek yıldızlarından çıkan ışığın asla geri dönmemek ve hiçbir zaman diğer doğa cisimleriyle etkileşmemek üzere sonsuz boşluğa sürekli olarak yayıldıkları sonucunu da getirdiğinden Kur'an daha da az doyurucudur. Böylesine sınırlı bir maddi evren, ağır ağır ama sistematik olarak eriyerek yok olmak zorundadır. Bu ikilenden kurtulmak için, Seliger, Newton'un yasasının büyük uzaklıklar için iki kütle arasındaki çekim kuvvetinin, kuvvetin mesafesinin karesiyle ters orantılı olduğunu belirten yasada olduğundan daha çabuk azaldığı biçiminde geliştirilmesini önerdi. Bu şekilde maddenin ortalama yoğunluğunun sonsuz büyük çekim alanları yaratmadan, her yerde hatta sonsuzda bile sabit olduğunu öngörmek mümkündür. Böylece maddi evrenin bir merkez gibi bir şeye sahip olduğunu öne süren bu pek hoşa gitmeyen kavramdan kendimizi kurtarıyoruz. Tabii ki sözü edilen temel güçlüklerden ancak ne deneysel ne de kuramsal temeli olan Newton yasasının değiştirilmesi ve karmaşık hale getirilmesi pahasına kendimizi kurtarıyoruz. Neden diğerleri arasında onu seçtiğimizi belirtmeden bizi aynı amaca götürecek sayısız yasalar düşünebiliriz. Çünkü bu yasalardan her biri Newton yasası gibi genel kuramsal ilkelere çok az dayanabilir. 31. Sonlu ve yine de sınırsız bir evrenin olabilirliği Evrenin yapısı üstüne yapılan spekülasyonlar ise tamamen başka bir yöne doğru gitmektedirler. Övdikten olmayan geometrinin gelişimi, düşünce yasaları ya da deneyiyle Riemann, Helmholtz, Hipnot Hermann Ludwig Ferdinand von Helmos, 1821-1894, Alman filozofi ve bileme adamı. Bilimin çeşitli dallarına çeşitli katkılarda bulunmuştur. Enerjinin sakın yasası üstüne bulgularıyla ün, yazın, ün kazanmıştır. Riemann Helmos, çelişkiye düşmeden uzayımızın sonsuzluğuna kuşkuyla bakabileceğimiz gerçeğini ortaya çıkarmıştır. Bu sorunlar daha önce ayrıntılı ve oldukça açık bir şekilde Helmos ve Poincaré, Dipnot, Jules Henri Poincaré, 1854-1912, Fransız matematikçisi ve bilim filozofu tarafından açıklandıklarından, burada onlara kısaca değineceğim. Başlangıçta iki boyutlu bir uzayın varlığını düşüneceğiz. Düz yapılı, düz yaratıklar ve özellikle düz, sabit ölçme çubukları düzlemde hareket etmekte serbesttirler. Onlara göre bu düzlemin dışında hiçbir şey yoktur. Kendilerine ve etraflarındaki düz şeylere olduğunu gözledikleri olaylar düzlemlerindeki tüm gerçektir. Düzlemsel gırklitliyen geometrinin şekilleri, örneğin 24. bölümde anlatılan kafes biçimindeki şekil, çubukların yardımıyla burada da yapılabilir. Bizimkinin aksine bu yaratıkların evreni iki boyuttur. Ama bizimki gibi sonsuza dek uzanır. Onların evrenlerinde çubuklardan sonsuz sayıda birbirine eşit kare yapmak mümkündür. Yani hacmi, yüzeyi sonsuzdur. Eğer bu yartıklar evrenlerinin düzlem olduğunu söylerse haklıdırlar. Çünkü ellerindeki çubuklarla düzlemsel öptitgen göğmetinin şekillerini çizebileceklerini söylemek istiyorlar. Burada çubuklar her zaman durumlarından bağımsız olarak aynı mesafeyi göstermektedirler. Şimdi ikinci bir iki boyutta evreni düşünelim. Ama bu kez evren bir düzlemin değil de bir küre yüzeyinin üstünde olsun. Ölçme çubuklarıyla birlikte düz yaratıklar bu yüzeyin üstünde yaşamaktadırlar ve buradan ayrılamazlar. Tüm gözleyebildikleri evrenleri krenin yüzeyidir. Bu yaratıklar evrenlerindeki geometriyi düzlemsel geometri, çubuklarını ise uzaklıkın ölçüleri olarak tan tanıyabilecekler mi? Bunu yapamazlar. Eğer düz bir çizgi çizmek isteseler bir eğri elde edecekler ki biz üç boyutlu yaratıklar buna büyük bir daire yani ölçme çubuklarıyla ölçülebilecek kendi içinde kapalı, belli bir uzunlukta bir çizgi deriz. Buna benzer olarak bu evrenin çubuklarla yapılan bir karenin alanı ile karşılaştırılabilecek sınırlı bir alanı var mı? vardır. Bu düşüncelerden çıkan sonuçların en cazip yanı bu yaratıkların evreninin sonlu ama yine de sınırsız olması gerçeğine yatar. Küre yüzeyinde yaşanan yaratıkların, öklükleyen bir evrende yaşamadıklarını kavramak için, bir dünya turuna çıkmaları gereksizdir. Çok küçük bir parçasını kullanmadıkları sürece dünyalarının herhangi bir kısmında buna kendilerini inandırabilirler. Bir noktadan başlayarak eşit uzunluklarda her yöne doğru düz çizgiler, 3 boyutlu uzaydan bakıldığında çember parçaları çizerler. Dipnot, bu çember kürenin ekvatoru gibi düşünülmelidir. Bu çizgilerin boştaki uçlarını birleştiren çizgiye bir daire derler. Düzlemsel öplikten geometriye göre aynı çubukla ölçüldüğünde düz bir yüzey için çemberin çevresinin çapına oranı bir sabit değerine eşittir. Bu değer dairenin çapından bağımsızdır. Küresel yüzeylere üstünde düz değer bu oranın değerini şöyle bulacaklardır. P çarpı sin parantez içinde küçük R bölü büyük R kafa parantez bölü. Aç parantez, küçük R bölü, büyük R, kafa parantez. Bu neyin değerinden küçük bir değerdir. Dairenin çapı, dünya küresinin çapı R, büyük R'ye oranla daha büyük olduğunda aradaki fark daha da önemlidir. Bu bağıntı aracılığıyla kürenin üstünde yaşayan yaratıklar, dünya kürelerinin ancak küçük bir parçasını bile kullanarak da evrenlerin dünya yarı çapını bulabilirler. Ama kullandıkları parça gerçekte çok küçükse, büyüklükleyen bir düzlem üstünde değil de küresel bir dünya üstünde olduklarını göstermeyeceklerdir. Çünkü küresel bir yüzeyin çok küçük bir parçası düzlemin aynı büyüklükteki parçasından çok az farklıdır. Böylece güneş sisteminin küresel evrenin sadece çok küçük bir kısmını kaplayan bir gezegende yaşayan küre yaratıkları sonlu ya da sonsuz bir evrende yaşadıklarını hiçbir şekilde belirleyemeyeceklerdir. Çünkü ele aldıkları evren parçası her iki durumda da hemen hemen düz ya da öklük Bu düşüncelerden küre üstünde yaşayan yaratıklar için bir dairenin çapının evrenin çapına varılıncaya dek yarı çapla birlikte büyüyeceği, bundan sonra gittikçe artan yarı değerleri için yavaş yavaş sıfıra düşeceği açıktır. Bu süreç esnasında çemberin alanı tüm dünya küresinin toplam alanına eşit oluncaya dek artmaya devam edecektir. Belki okuyucu yaratıklarımızı neden başka bir kapalı yüzeye değil de bir küresel kürenin üstüne koyduğumuzu merak edecektir. Bütün kapalı yüzeylerin içinde üstündeki bütün noktaların eşit olması özelliğiyle kürenin ayrı bir yeri olması bu seçimi haklı çıkarmaktadır. Bir dairenin çevresi C ile yarı çapı R arasındaki oranın R'ye bağlı olduğunu kabul ediyorum. Ama bu oran belli bir R değeri için dünya küresinin bütün noktaları için aynıdır. Başka bir deyişle, dünya küresi sabit eğrilikli bir yüzeydir. Bu iki boyutlu küre evreninin üç boyutlu bir benzeri vardır. Bu da Riemann tarafından bulunan üç boyutlu küresel uzaydır. Bunun noktaları da birbirlerine eşittir. Çapı ile belirlenen sonlu bir hacmi vardır. 2 pi kare, büyük ve üssü 3. Bir küresel uzay tahayyül etmek mümkün müdür? Bir uzayı tahayyül etmek bizim uzay konusundaki tecrübelerimizin yoğun bir özetini hayal etmemizden başka bir şey değildir. Bu anlamda küresel bir uzay düşünmemiz mümkündür. Bu noktadan her yöne doğru çizgiler çizdiğimizi ya da ipler geldiğimizi ve bunların her birinde bir ölçme çubuğuyla re uzaklığını işaretlediğimizi düşünelim. Bu uzunlukların açıktaki tüm uçları küresel bir yüzey üstünde yatmaktadır. Bu yüzeyin alanını, ölçme çubuklarından yapılmış bir kare ile ölçebiliriz. Eğer evren öklityense, f eşittir, 4 πr karedir, eğer küreselse, f her zaman 4 πr kareden küçüktür. Artmakta olan r değerleri için f, sıfırdan başlayıp dünya çapı ile belirlenen bir maksimum değere kadar yükselir. Ancak bundan daha büyük r değerleri için alan yavaş yavaş sıfıra gider. Başlangıçta bir noktadan çıkan düz çizgiler birbirinden gittikçe uzaklaşır ama daha sonra tekrar birbirlerine yaklaşırlar ve en sonunda başlangıç noktasına karşı noktada tekrar birleşirler. Böylesine koşullar altında tüm küresel uzayı baştan başa kat etmişlerdir. Üç boyutlu küresel uzayın iki boyutlu küresel uzaya benzediği açıkça görülmektedir. Sonludur yani sonlu bir hacmi vardır ve sınırları yoktur. Başka bir tür eğri uzay olduğu da belirtilebilir. Bu eliptik uzaydır. Bu iki karşı noktanın birbirlerinden ayırt edilemez olduğu eğri bir yüzey olarak kabul edilebilir. Böylece eliptik bir evren bir dereceye kadar merkezi simetrisi olan eğri bir evren olarak kabul edilebilir. Şimdiye dek söylediklerimizden sınırsız kapalı uzayların mümkün olabileceği anlaşılmaktadır. Bunların arasında küresel ve eliptik uzay Üstündeki bütün noktaları eşit olması açısından basitlikte en üstün olanıdır. Bu tartışmanın sonucunda gökbilimciler ve fizikçiler için çok ilginç bir soru ortaya çıkar. Bu da içinde yaşadığımız evrenin sonsuz ya da küresel evren biçiminde sonlu olup olmadığıdır. Deneylerimizi bu soruya cevap vermemiz için yeterli olmaktan uzaktır. Ama genel görelilik kuramı belli bir dereceye kadar buna cevap vermemize olanak verir ve bu şekilde 30. kısımda söz edilen güçlük için bir çözüm yolu bulunmuş olur. 32. Genel görevlilik kuramına göre uzayın yapısı Genel görevlilik kuramına göre uzayın geometrik özellikleri bağımsız değildirler ve madde ile belirlenirler. Böylece ancak düşüncelerimizi bilinen bir şey olarak maddenin durumuna dayarsak, evrenin geometrik yapısı hakkında sonuçlar elde edebiliriz. Uygun bir biçimde seçilmiş koordinat sistemi için yıldızların hızlarının ışığın yayılma hızına oranla küçük olduğunu deneylerimizden biliyoruz. Böylece kava bir yaklaşımla maddeye durağan gözüyle bakarsak bir bütün olarak evrenin özelliği konusunda bir sonuca varabiliriz. Önceki tartışmalarımızdan ölçme çubukları ve saatlerin davranışlarının çekim alanları yani maddenin dağılımı tarafından etkilendiklerini biliyoruz. Evrenimizde ölçütleyen geometrinin tam bir biçimde geçenliğinin mümkün olmadığını anlamamız için bu kendi başına yeterlidir. Ama evrenimizin ölçütleyen bir evrenden çok az farklı olduğu anlaşılmaktadır. Uzayı çevreleyen uzaklıkların güneşimizin büyüklüğünde kütleler tarafından sadece aşırı derecede az etkilendiğini hesaplar gösterdiğinden bu fikir daha da olağan görünmektedir. Geometrik açıdan evrenimizin yer yer düzensiz bir biçimde eğrilen ama hiçbir bölgesinde bir düzlemden fazla uzak olmayan bir yüzey gibi davrandığını düşünebiliriz. Bir gölün dalgalı yüzeyi gibi bir yüzey. Böylesine bir evren. Ökütlenimsi bir evren olarak adlandırılabilir. Uzay sonsuzdur ama hesaplar göstermektedir ki, Öklidyenimsi bir evrenin ortalama madde yoğunluğu zorunlu olarak sıfırdır. Böylece böyle bir evrenin her tarafında madde bulunmayacaktır. Bu evren 30. kısımda açıkladığımız o tatmin edici olmayan manzarayı önümüze çıkaracaktır. Eğer evrende fark nedenle küçük olursa olsun, sıfırdan farklı olan ortalama madde yoğunluğu istiyorsak, evren Öklidyenimsi olmaz, tam tersine hesapların sonuçları, maddenin düzgün bir biçimde dağılması için evrenin mutlaka küresel ya da eliptik olması gerektiğini işaret ediyorlar. Gerçekte maddenin dağılımı düzgün olmadığında, gerçek evren yer yer küresel bir yapıdan uzaklaşacaktır. Yani evren kremsi olacaktır. Ama mutlaka sonludur. Gerçekte de Kur'an bize evrenin uzaydaki yaygınlığı ile içindeki ortalama madde yoğunluğu arasında basit bir ilişki vermektedir. Dipnot Evrenin yarı çapı büyük R için şu denklemi elde ederiz. Büyük R kare eşittir 2 bölü K P CGS sistemi kullanıldığında bu denkleme göre 2 bölü K eşittir 1.08 çarpı üzeri 27'dir. P ortalama madde yoğunluğudur. K ise Newton çekim sabiti ile ilişkili bir sabittir. Ek 1. Lorentz dönüşümünün basit bir şekilde çıkarılması. 11. kısma ek. Şekil 2'de gösterildiği gibi koordinat sistemleri yönlendirildiğinde her iki sistemin x ekseni sürekli olarak çalışır. Bu durumda önce sadece x ekseni üstündeki olayları göz önünde bulundurarak problemi parçalara bölebiliriz. Bu tür bir olay k koordinat sistemine göre x absisi ve t zamanı k üssü sistemine göre de x üssü apsisi ve t üssü zamanı ile gösterilir. x ve t verildiğinde x üssü ve t üssünü bulmak istiyoruz. Artı x ekseni boyunca ilerlemekte olan bir ışık işareti x eşittir ct ya da x eksi ct eşittir 0 dağıntılarına göre yayılır. Aynı ışık işareti K üssüne göre C hızıyla yayılacağından, K üssü sistemine göre yayılma buna benzer bir bağıntı gösterilebilir. X üssü eksi, C t üssü eşittir sıfır. Birinciyi sağlayan uzay zaman noktaları olaylar, ikinciyi de sağlamalıdır. Açıkça görülmektedir ki, genel olarak, parantez içinde X üssü eksi, C t üssü, o parantez, eşittir aç parantez x eksi ct kapa parantez bağıtası saptandığında durum böyledir. Üçe göre x eksi ct'nin yok olması x üssü eksi ct üssünün de yok olmasını gerektirir. Buna benzer bir düşünce şeklini x ekseni boyunca yayılan ışık ışınlarına uygularsak şu bağlantıyı elde ederiz. x üstü artı ct üstü eşittir. x artı ct 3 ve 4 numaralı bağlantıları toplayarak ya da çıkartarak ve y ve n sabitlerinin yerine a ve b sabitlerini koyarsak x üstü eşittir. ax eksi ct c T. T üstü eşittir. Ajt eksi bx denklemlerini elde ederiz. Eğer A ve B sabitleri biliniyorsa problemimiz çözülmüş demektir. Bu sonucu aşağıdaki tartışmadan çıkartabiliriz. Karusunun başlangıç noktası olarak her zaman x üstü eşittir sıfırdır. Böylece 5 sayıda denklem derin birincisine göre x eşittir bc bölü at. Eğer k üstünün başlangıç noktasının k'ya göre olan hızına v dersek v eşittir bc bölü a olur. Eğer k üstünün başka bir noktasının k'ya göre hızının ya da k üstündeki bir noktanın k üstüne göre hızının parantajında x ekseni yönünde hesaplarsak 5 sayılı denklemlerden aynı v değerini elde edebiliriz. Kısaca v'ye iki sistemin birbirine göre olan hızı diyebiliriz. Görelilik ilkesi K sisteminden bakıldığında K üstüne göre duran olan bir birimlik ölçme çubuğunun uzunluğunun K üstünden bakıldığında K'ya göre duran olan bir birimlik ölçme çubuğunun uzunluğuna eşit olması gerektiğini göstermektedir. K'dan bakıldığında X üstü Z eksenin üstündeki noktaların nasıl göründüğünü anlamak için K'dan K bir enstantane fotoğrafını almak yeterlidir. Yani T'ye K'nın zamanı belli bir değer Örneğin T eşittir 0 vermeliyiz. T'nin bu değeri için 5 sayılı denklemlerin ilkinden şu bağıntıyı elde ederiz. X üstü eşittir AX. K sisteminde ölçüldüğünde birbirlerinden Delta X üstü eşittir 1 bir, bir uzaklıkta ayrılmış olan X üstü eksenindeki iki nokta arasındaki uzaklık anstantane fotoğrafımızda şu kadardır. Delta X eşittir 1 bölü a. Ama eğer enstantane fotoğraf k üstünden t üstü eşittir 0 çekildiyse ve eğer 5 sayılı bağıntılardan 6 sayılı bağıntıyı hesaba katıp t'yi yok edersek x üstü eşittir a parantez içi 1 eksi v kare bölü c kare k parantez x bağıntısını elde ederiz. Bundan şu sonucu çıkartırız. Birbirinin uzaklığı Küsürseye göre, ile birbirlerinden ayrılmış bulunan x ekseni üstündeki iki nokta, fotoğrafımız üstünde şu uzaklıkta gösterilecektir. Delta x üssü eşittir a aç parantez 1 eksi b kare bölü c kare kapat parantez. Ancak daha önce söylenenlerden iki fotoğrafın birbirine eşit olması gerektiği anlaşılmaktadır. Böylece 7'deki delta x, 7a'daki delta x'ine eşit olmalıdır. Bu koşuldan da a kare eşittir 1 bölü 1 eksi v kare bölü c kare bağıntısını elde ederiz. 6 ve 7 b bağıntıları a ve b sabitlerini belirlerler. Bu sabitlerin değerlerini 5 sayılı bağıntılarda yerine koyarsak 11. kısımda verilen bağıntıların 1. ve 4.sünü elde ederiz. x üstü eşittir x eksi vt bölü karakök içinde bir eksi v kare bölü c kare t üssü eşittir t eksi v bölü c kare x bölü karakök içinde bir eksi v kare bölü c kare. Böylece x ekseni üstündeki olaylar için Lorentz dönüşümünü elde etmiş olduk. Bunlar x üssü kare eksi c kare t üssü kare eşittir x kare, eksi, c kare, t kare. Koşulunu sağlarlar. İzafiyet teorisi, Albert Einstein. Üçüncü kaset, a yüzü. X seksenin dışındaki olayları da kapsamak üzere bu sonucun genişletilmesi. Sekiz sayılı bağıntılarda y üssü eşittir y, z üssü eşittir z bağıntılarının yerine konulmasıyla elde edilir. Bu şekilde hem K hem K sistemi için herhangi bir yönde giden ışık ışınları için boşlukta ışık hızının sabitliği ilkesinde sağlamış olduk. Bu şu şekilde gösterilebilir. K'nın başlangıç noktasından T eşittir sıfır zamanında bir ışık işaretinin gönderildiğini varsayalım. Işık R eşittir, karakök içinde X kare artı Y kare artı C kare eşittir ct bağıntısına ya da bu bağıntının karesini alırsak x kare artı y kare artı z kare eksi c kare t kare eşittir sıfır bağıntısına göre yayılacaktır. Işığın yayılma yasası görelilik önermesiyle birlikte göz önünde bulundurulduğundan ışığın yayılmasının karşısında bakıldığında r üssü eşittir ct üssü ya da X üssü kare artı y üssü kare artı z üssü kare eksi c kare t üssü kare eşittir sıfır. Bağıntılarına uygun bir şekilde oluşmasını gerektirmektedir. Ona bağıntısının onun bir sonucu olması için x üssü kare artı y üssü kare artı z üssü kare eksi c kare t üssü kare eşittir. Gamma parantez içinde x kare artı y kare artı z kare eksi c kare t kare olmalıdır. 8a bağlantıları x ekseni üstündeki noktalar için geçerli olduğunda gamma eşittir 1'dir. Dörenz dönüşümünün gamma eşitleri 1 için 11 denklemini gerçekten sağladığı kolaylıkla görülebilir. Çünkü 11, 8A ve 9'un ve bu yüzden 8 ve 9'un bir sonucudur. Böylece Lorentz dönüşümlerini elde etmiş olduk. 8 ve 9 sayılı bağıntılarla gösterilen Lorentz dönüşümünün genelleştirilmesi gerekmektedir. Tabii ki K üstünün eksenlerinin K'nınkilere paralel olarak seçilmesinin bir önemi yoktur. K'ya göre K üstünün hızının X ekseni yönünde olması da önemli değildir. Lorentz dönüşümlerini iki tür dönüşümden elde edebileceğimizi gösterecektir. Bunlar, özel anlamda Lorenz dönüşümleri ve dik koordinat sisteminin yerine eksenleri değişik yönleri gösteren yeni bir sistemin konulmasını belirten tamamen uzaysal dönüşümlerdir. Matematiksel olarak genelleştirilmiş Lorenz dönüşümünü şu şekilde belirleyebiliriz. Lorenz dönüşümün x üssü, y üssü, z üssü, t üssünü lineer homojen fonksiyonlar x, y, z, t cinsinden öyle bir şekilde ifade eder ki, X üssü kare artı y üssü kare artı z üssü kare eksi c kare t üssü kare eşittir x kare artı y kare artı z kare eksi c kare t kare bağıntısı sağlanmış olur. Yani sol taraftaki x üssü y üssü z üssü t üssünün yerine x y z t cinsinden bunların ifadelerini koyarsak 11a bağıntısının sol tarafı sağ tarafına eşit olur. Ek 2 Winkowski'nin dört boyutlu uzayı, dünyası. 17. kısma ek. T'nin yerine zaman değişkeni olarak sanal karakök içinde eksi 1 ct sayısını koyarsak, lörenz dönüşümünü daha basit bir biçimde belirtebiliriz. Eğer bununla birlikte x1 eşittir x, x2 eşittir y, x3 eşittir z X4 eşittir karekök içinde eksi 1 ct koyar ve K üstü sistemi içinde aynı şeyi yaparsak dönüşümler tarafından özdeş olarak sağlanan koşul şöyle ifade edilebilir: X1 üssü kare, X2 üssü kare artı X3 üssü kare artı X4 üssü kare eşittir x1 kare, artı x2 kare, artı x3 kare, artı x4 kare. Yani koordinatların yukarıda belirtildiği gibi seçilmesiyle bu denkleme dönüşmüştür. Sanal zaman koordinatı x4'ün dönüşüm koşuluna uzay koordinatları x1, x2, x3 ile aynı şekilde girmiş olduğunu görüyoruz. Görelilik kuramına göre zaman, X4'ün doğal yasalara uzay koordinatları X1, X2, X3 ile aynı şekilde girmesi bu gerçeğin bir sonucudur. X1, X2, X3, X4 koordinatları ile tarif edilen dört boyutlu sürekli Minkowski tarafından dünya diye adlandırılmıştır. Minkowski bir nokta olaya da dünya noktası adını vermişti. Üç boyutlu uzayda yer alan bir olaydan, Fizik dört boyutlu dünyada bir varlık haline gelir. Bu dört boyutlu dünya, öktyliyen analitik geometrinin üç boyutlu uzayına çok benzemektedir. Eğer analitik geometride başlama noktaları aynı olan yeni bir kartezyen koordinat sistemi x1 üssü, x2 üssü, x3 üssü alırsak, x1 üssü x2 üssü x3 üssü x1 kare artı x2 üssü kare artı x3 üssü kare eşittir. x1 kare artı x2 kare artı x3 kare koşulunu sağlayan x1, x2, x3'ün lineer homojen fonksiyonlarıdır. 12 ile olan benzerlik tamdır. Minkowski'nin dünyasını 4 boyutlu ökütleyen bir uzay, sanal zaman koordinatı ile birlikte olarak kabul edebiliriz. Lorenz dönüşümü, 4 boyutlu dünyada koordinat sisteminin dönmesine karşılık olmaktadır. Ek 3 Genel Görelilik Kuramının Deneylerle Doğrulanması Sistematik kuramsal bir açıdan, Deneysel bir bilimin gelişim sürecini sürekli bir tümevarım süreci olarak düşünebiliriz. Kuramlar ortaya çıkar ve bunlar çok sayıda tek tek gözlemlerden oluşan ampirik yasalar olarak ifade edilirler. Parçılaştırma ile bu deney yasalarında genel yasalar elde edilir. Bu şekilde bakıldığında bilimin gelişmesi sınıflandırılmış bir katalogun oluşumuna benzer. Tamamen deneysel bir çalışmadır bu. Ama böylesine bir görüş gerçek sürecin tümünü asla kapsamamaktadır. Çünkü bilimin gelişiminde tümden gelimin ve sezginin oynadığı önemli rölye görme, görmemektedir. Bir bilim ilk aşamalarını geçirdikten sonra kuramsal ilerlemeler sadece bir düzen, düzenleme ile elde edilemez. Deneysel verilerin yardımıyla araştırmacı aksiyon denilen az sayıdaki temel varsayımlardan mantıki bir şekilde oluşan bir düşünce sistemi geliştirir. Böyle bir düşünce sistemine Kur'an diyoruz. Kur'an çok sayıdaki tek gözlemleri birbirine bağladığı için yaşar ve doğruluğu da bu noktadadır. Aynı deneysel verilere dayanan birkaç kuram olabilir. Bu kuramların birbirlerinden oldukça farklı olması mümkündür. Kuramlardan elde edilen denenmesi mümkün olan sonuçları açıklamada iki kuram arasındaki uyum öylesine tam olabilir ki. İki kuramın birbirinden farklı olduğunu belirten herhangi bir sonuç bulmak zorlaşır. Örnek olarak biyolojiden ilginç bir durum gösterebiliriz. Türlerin gelişiminin yaşam mücadelesinde doğal ayıklanma ile olduğunu belirten Darwin'in kuramı ile kazanılmış olan özelliklerin kalıtımsal olarak geçtiğini belirten gelişim kuramı (Dipnot), Charles Darwin'in 189-1882 kuramı ile Lamarck'ın 1744-1829 kuramın burada örnek olarak veriliyor. Buradaki ortak sonuç zürafanın boynunun uzun olmasıdır. Newton mekaniği ile genel görelilik kuramı da iki kuramın sonuçları arasında tam bir uyum olmasına başka bir örnektir. Bu uyum öylesine aşırıdır ki, bugün edek görelilik kuramından araştırılması mümkün olan ve eski kuramın yol açmadığı ancak birkaç sonuç elde edilebilmiştir. Halbuki bu iki kuram arasında büyük farklılıklar vardır. Aşağıda bu sonuçları gözden geçirecek ve bunları ortaya çıkarak şimdiye dek elde edilen deneysel verileri tartışacağız. A. tarihte ötelenme hareketi Newton mekanı yine ve Newton'un çekim yasasına göre güneşin etrafında dönmekte olan bir gezegen güneşin ya da daha doğrusu güneş ile gezegenin ortak çekim merkezleri etrafında bir elit çizer. Böylesine bir sistemde güneş ya da çekim merkezli yörüngesel elipsin odaklarından birinde öyle bir biçimde bulunur ki, bir gezegen yıldız zarfında güneş ile gezegen arasındaki uzaklık minimumdan maksimuma yükselir ve sonra tekrar minimuma düşer. Eğer Newton'un yasasının yerine hesaplara başka bir çekim yasası koyarsak, bu yeni yasaya göre güneş ile gezegen arasındaki uzaklığın yine periyodik değişimler göstereceği bir biçimde hareketin oluşacağını göreceğiz. Ancak bu durumda bu periyot, güneşe en yakın olunan nokta, esnasında güneş ile gezegeni birleştiren çizginin oluşturduğu açı 360 dereceden farklı olacaktır. Yörünge çizgisi bu durumda kapalı bir çizgi olmayacak ve zamanla yörünge düzleminin gezegenin güneşe en yakın ve en uzak olduğu uzaklıklarla çizilen çemberler arasında halkasal bir kısmını tarayacaktır. Tabii ki Newton'un kuramından farklı olan genel görelilik kuramına göre bir gezegenin yörüngesi üstünde Newton-Kepler hareketinden küçük bir sapma, bir periyolon ile bir sonraki arasında güneş ile gezegen arasındaki uzaklık tam bir dönmeyi belirten ifade eder. Artı 24 pi kare a kare bölü t kare c kare parantez içi 1 eksi e kare miktarı kadar fazla olacak şekilde olmalıdır. Tam bir dönme fizikte alışılmış bir mutlak açısal ölçme olan 2 pi açısına eşittir. Yukarıdaki ifade bir periyelon ile değerli arasındaki zamanda güneş ile gezegen arasındaki çapın bu açıyı ne kadar açtığını göstermektedir. Bu ifadede A elipsin büyük ekseninin yarısı E dış merkezliliği c ışık hızını, t de gezegenin dönme periyodunu göstermektedir. Elde ettiğimiz sonuç şu şekilde belirtilebilir. Genel görevlilik kuramına göre elipsin büyük ekseni güneşin etrafında, gezegenin yörünge hareketi ile aynı yönde dönmektedir. Kurama göre bu dönme, utaret gezegeni için bir asırda 43 saniye kadar olmalıdır. Güneş sistemimizdeki diğer gezegenler için bu büyüklük öylesine küçüktür ki gözlemlerde fark edilemez. İlk not, özellikle bir sonraki gezegen, Venüs'ün yörüngesinin hemen hemen tam bir daire olmasının, Periuron noktasının hassasiyetle belirlenmesini daha da zorlaştırmaktadır. Gerçekten de gökbilimciler, Newton'un kuramının, Uttarit'in hareketini günümüzde elde edilebilen gözlemlere aynı hassasiyette hesaplamamız için yetersiz olduğunu bulmuşlardır. Diğer gezegenlerin, Uttarit gezegeni üstündeki etkileri de göz önünde bulundurularak, Uterit yörüngesinin yukarıda söz edilen bir asırda 43 saniyeden pek farklı olmayan açıklanmamış bir ötelenme hareketi olduğunu bulmuştur. Leverrier 1859 ve Nikon 1895 Deneysel sonuçtaki belirsizlik sadece birkaç saniyedir. B. Bir çekim alanı tarafından ışığın erilmesi Genel görelilik kuramına göre bir çekim alanından geçerken ışığın eğrildiğini ve bu eğrinin bir çekim alanına atılan bir cismin izlediği yola benzediğini 22. kısımda anlatmıştık. Bu kramın sonucu olarak bir gök cisminin yakınından geçen bir ışık ışınının cisme doğru eğildiğini tahmin edebiliriz. Güneşe, güneş yarıçapının delta 1 miktarı kadar bir uzaklıktan geçen bir ışık ışınının eğrilme açısı A'nın değeri Gamma eşittir, 1.7 saniye bölü delta kadardır. Kurama göre bu eğrilmenin yarısının Güneş'in Newton çekim alanı tarafından oluşturulduğunu, diğer yarısının ise Güneş'in etkisi altında uzayın geometrik değişiminin eğrilmesi sonucu olduğunu eklemeliyiz. Bu sonuç tam bir Güneş tutulması sırasında yıldızların yerlerinin fotoğraflarla tespit edilmesiyle araştırılabilir. Tam bir güneş tutulması olunca yedek beklememizin tek nedeni diğer zamanlarda güneş ışıklarıyla atmosferin fazla aydınlatılmasından dolayı güneşe yakın olan yıldızların görülmemesidir. Tahmin edilen etkiye ilişikteki şekilde açıkça görülebilir. Eğer güneş olmasaydı hemen hemen sonsuz uzaklıktaki bir yıldız dünyadan D1 yönünde görülecekti. Ama ışığın güneş tarafından eğrileştirilmesinin sonucu olarak yıldız D2 yönünde yani Güneş'in merkezine göre gerçek yerinden daha uzak bir yerde görülecektir. Pratikte bu sorun şu şekilde incelenebilir. Güneş'in yakınındaki yıldızların Güneş tutulması anında fotoğrafları çekilir. Buna ek olarak Güneş gökteki durumunu değiştirdiğinde, yani birinciden bir iki ay daha önce ya da daha sonra, aynı yıldızların ikinci bir fotoğrafı çekilir. Esas fotoğrafla karşılaştırıldığında, Güneş tutulması sırasındaki çekilen fotoğrafta yıldızların yerleri ağ açısına eşit bir miktarda yarı çap üzerinde dışarıya doğru kaymış, güneşin merkezinden dışarı doğru gibi görünecektir. Bu önemli sonucun incelenmesi için Kraliyet ve Kraliyet Astronomi Derneklerine müteşekkiriz. Savaşa ve savaşın getirdiği maddi ve psikolojik güçlüklere rağmen bu dernekler, Sakral, Brezilya ve Príncipe Adası'na Batı Afrika 29 Mayıs 1919'daki güneş tutulmasının fotoğrafını çekmek için heyetler gönderdiler. Güneş tutulması sırasında çekilen yıldız fotoğrafları ile diğer fotoğraflar arasındaki farklılığın 1 milimetrenin 1'i kadar olması bekleniyordu. Böylece fotoğrafların çekilmesinde ve bunların üstünde yapılan ölçülerde büyük bir titizlik gösterilmesi gerekiyordu. Ölçmelerin sonuçları kuramı tamamen tatmin edici bir şekilde doğruladı. Yıldızların hesaplanan ve gözlenen sapmalarının düşey iz düşümleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Yıldızın numarası 11. Birinci gözlenen hesaplanan koordinat 0.19-0.22 İkinci gözlenen hesaplanan koordinat 0.16-0.02 Yıldızın numarası 5. Birinci gözlenen hesaplanan koordinat 0.29, 0.31. İkinci gözlenen hesaplanan koordinat 0.46, 0.43. Yıldızın numarası 4. Birinci gözlenen hesaplanan koordinat 0.11, 0.10. İkinci gözlenen hesaplanan koordinat 0.83, 0.74. Yıldızın numarası 3. Birinci gözlenen hesaplanan koordinat 0.20, 0.12. İkinci gözlenen hesaplanan koordinat 1, 0.87. Yıldızın numarası 6. Birinci gözlenen hesaplanan koordinat 0.10, 0.04. İkinci gözlenen hesaplanan koordinat 0.57, 0.40. Yıldızın numarası 10. Birinci gözlenen hesaplanan koordinat eksi 0.08 0.09. İkinci gözlenen hesaplanan koordinat 0.35 0.32. Yıldızın numarası 2. Birinci gözlenen hesaplanan koordinat 0.95 0.85. İkinci gözlenen hesaplanan koordinat eksi 0.27 eksi 0.09 C. Spektral çizgilerin kırmızıya doğru kayması K-Galile referans sistemine göre dönmekte olan bir kaosli sistemine göre aynı yapıda olan ve dönmekte olan referans cismine göre durağan oldukları kabul edilen saatlerin konumlarına bağlı bir şekilde işlediklerini 23. kısımda görmüştük. Şimdi bu bağımlılığı nicesel olarak inceleyeceğiz. Diskin merkezinden Küçük ve uzaklıkta yerleştirilmiş olan bir saat k'ya göre v eşittir wr hızına sahiptir. Burada w, k üstü diskinin k'ya göre dönme açısal hızını göstermektedir. Saat durağan olduğundan bir zaman birimi içindeki tiktaklarının sayısı k'ya göre saatin işleme hızı v0 ile gösterirsek saat k'ya göre v hızıyla hareket ettiğinde ama diske göre durağın olduğunda işleme hızı ve 12. kısma göre şu bağıntı ile verilebilir. V, V0 karı kük içinde 1-V kare bölü C kare ya da yeterli bir yaklaşımla V eşittir V0 parantez içinde 1-1 2 V kare bölü C kare denklemi ile gösterilebilir. Bu ifade aşağıdaki biçimde de belirtilebilir. V eşittir V0 parantez içinde 1 eksi 1 V kare R kare bölü C kare 2. Saat ile diskin merkezi arasındaki merkezkaç kuvvetin potansiyel farkını ya da başka bir deyişle dönen disk üstündeki saatin bulunduğu durumdan diskin merkezine kadar merkezkaç kuvvetinin aksi yönde bir kütle birimini taşımak için eksi yönde düşünülen iş sıfır üssü çizgi ile gösterirsek sıfır üssü çizgi eşittir. Eksi W kare R kare bölü 2 bağıntısını elde ederiz. Bundan da V eşittir V sıfır parantez içinde 1 artı sıfır üssü çizgi bölü C kare bağıntısını çıkartabiliriz. İlk olarak şunu görüyoruz ki aynı yapıdaki 2 saat Diskin merkezinden farklı uzaklıklara yerleştirildiklerinde değişik hızlar değişleyeceklerdir. Bu sonuç diskle birlikte dönmekte olan bir gözlemci için de geçerlidir. Diske göre bir sıfır üstü çizili potansiyel çekim alanı bulunduğundan elde ettiğimiz sonuç genel olarak çekim alanları için geçerli olacaktır. Bunun yanı sıra spektral çizgiler yaymakta olan bir atomu bir saat gibi ele alır şöyle diyebiliriz: Bir atom içinde bulunduğu çekim alanının potansiyeline bağlı bir frekansta ışık yayacak ya da soğuracaktır. Bir gök cisminin yüzeyinin üstünde olan bir atomu frekansı uzayda ya da daha küçük bir gök cisminin yüzeyinde olan aynı elementin atomunun frekansından biraz daha az olacaktır. K, Newton çekim katsayısı M'de gök cisminin kütlesi ise üstü çizgi 0 eşittir eksi k M bölü R olur. Böylece yıldızların yüzeyinde oluşan spektral çizgilerde aynı elemanın dünya yüzeyindeki spektral çizgileriyle karşılaştırıldığında kırmızıya doğru bir kayma olmaktadır. Bu kayma V0-V bölü V0 eşittir. KM bölü C kare R kadardır. Güneş için hesaplanan kırmızıya doğru kayma miktarı dalga boyunun 2 milyonda biri kadardır. Yıldızlar konusunda güvenilir bir hesap yapmak olanaksızdır. Çünkü genel olarak ne kütle M ne, ne de yarı çarpı R bilinmektedir. Bu etkinin var olup olmadığı şimdilik cevabı bilinmeyen bir sorundur. Ve bugün 1920, gökbilimciler bir çözüm için büyük bir güçle çalışmaktadırlar. Halbuki Grebe ve baham Bon kendilerinin ve Everschild ile Schwarzschild'in Siyoge'de C.O. çizgileri üstüne elde ettikleri verilerin sonuçlarıyla bu etkinin varlığını kuşkusuz bir hale getirmelerine rağmen diğer araştırmacılar özellikle Saint-John araştırmalarının sonucunda tamamen bu fikre karşı çıkmışlardır. Sabit yıldızlar üstünde yapılan istatistiksel araştırmalar spektral çizgilerde kırmızıya doğru bir kayma olduğunu açıkça göstermektedir. Ama bugüne dek elde edilen verilerin incelenmesi, bu kaymaların gerçekte çekimin bir etkisi olup olmadıkları konusunda herhangi bir sonuca varmayı mümkün kılmaktadır. Gözlem sonuçları burada dikkatimizi verdiğimiz soru açısından F. Fontlich tarafından yazılmış olan Zürprüfung der Algeminen Welavitetsiz Teori başlıklı yazıda bir araya toplanmış ve ayrıntılı olarak tartışılmıştır. Bütün bunlara rağmen önümüzdeki birkaç yıl içinde kesin bir sonuca varılacaktır. Eğer spektral çizgilerin kırmızıya doğru kayması çekim potansiyelinin bir sonucu değilse genel görevlilik kuramı geçerli olamaz. Diğer taraftan eğer spektral çizgilerin kaymasının nedeninin çekim potansiyelinin olduğu kesinlikle öğrenilirse bu kaymanın incelenmesi bize gök cisimlerinin kütleleri hakkında önemli bilgiler verecektir. Dipnot Spektral çizgilerin kırmızıya doğru kaymaları Sirüs yıldızının yoğun eşi üstüne yapılan gözlemlerle 1924'te Adams tarafından kesinlikle elde edilmiştir. Bu yıldız için bu etki güneşin etkisinden 30 kez daha büyüktür. Bu yıldız varsayıma göre elektronlarından sıyrılmış atom çekirdeklerinden oluşmaktadır ve yoğunluğu su yoğunluğunun yaklaşık 50.000 katıdır. İngilizce çevirmenin notu. Ek 4. Genel Görelilik Kuramına Göre Uzayın Yapısı 32. Kısma Ek Bu küçük kitabın ilk yayımından beri uzayın yapısı, kozmolojik sorun hakkındaki bilgilerimizin önemli bir gelişme gösterdi. Bu gelişmelerin üstünden buradan bir kez daha gitmek istiyoruz. Bu konudaki ilk fikirlerim iki hipoteze dayanmaktaydı. 1. Bütün uzayda her yerde aynı olan ve sıfırdan farklı olan ortalama bir kütle yoğunluğu vardır. 2. Uzayın büyüklüğü yarı çapı zamandan bağımsızdır. Genel Görelilik kuramına göre bu hipotezlerin ikincisinin de geçerli olduğu ortaya çıktı. Ancak bu, çekim denklemlerine ne kuramdan elde edilen ne de kuramsal bir açıdan doğal görünen hipotektik bir terimin, çekim denklemlerinin kozmolojik terimi eklenmesiyle elde edilebildi. O zamanlar ikinci hipotezin bırakılması bana, Olanaksız gibi gelmişti. Çünkü bu hipotezden vazgeçildiğinde kişinin uçsuz bucaksız spekülasyonlara girmesi gerekeceğini düşünüyordu. Bununla beraber daha 1920'lerde Rus matematikçisi Fredman, tamamen kuramsal bir açıdan başka bir hipotezinle de elde edilebileceğini gösterdi. Fredman, ikinci hipotezden vazgeçildiğinde çekim alanı denklemlerine pek de doğal olmayan bir kozmolojik terim eklenmeden birinci hipotezin korunabileceğini belirtti. Yani baştaki alan denklemleri, bu dünya yarıçapının zamana bağlı oldukları genleşen uzay bir çözümü kabul etmektedir. Bu anlamda Friedman'a göre Kuram'ın uzayın genleşmesini gerektirdiği söylenebilir. Birkaç yıl sonra Hubble, Deep Note, Edwin Powell Hubble, 1889-1953, Amerika astronomu, 1929'da Nebula hızlarının, hızla kaymalarının, uzaklıkla lineer olarak arttığını ortaya koymuştur. Hubble, galaksi dışı Nebula'nın yolları özel bir biçimde incelenmesiyle yayınlanan spektral çizgilerin Nebula'nın uzaklığıyla birlikte artan bir biçimde kırmızıya doğru bir kayma gösterdiklerini ortaya koymuştur. Bugünkü bilgimize rağmen bu ancak Doppler ilkesine göre Fretman'a göre çekim alanı denklemlerinin gerektirdiği gibi yıldız sisteminin genleşmesi hareketi olarak yorumlanabilir. Böylece Hubble'ın buluşu bir dereceye kadar kuramın doğrulanması olarak kabul edilebilir. Bununla beraber önümüze garip bir güçlük çıkmaktadır. Hubble tarafından galaksinin spektral çizgi kaymasının yorumlanması ki kuramsal açıdan bundan pek kuşkulanamaz, bu genleşmenin başlangıç noktasını ancak 109 yıl kadar geriye götürmektedir. Halbuki fiziksel astronomiye göre tek yıldızların ve yıldızlar sistemlerinin oluşumu bundan oldukça daha eskidir. Bu güçlüğün nasıl giderileceği henüz bilinmiyor. Astronominin deneysel verileriyle birlikte uzayın genleşmesi kuramının uzayın üç boyutlu sonlu ya da sonsuz olması konusunda herhangi bir sonuca varılmasına izin vermediğini halbuki bundan önceki statik uzay varsayımının uzayın sonluluğunu belirttiğini ifade etmeliyim. EK 5 Görelilik ve Uzay Sorunu Kütleye olduğu gibi zamana ve uzaya bağımsız ve gerçek bir varlık vermek Newton fiziğinin bir özelliğidir. Çünkü Newton'un hareket yasalarında ivme fikri ortaya çıkar. Ama bu kuramda ivme sadece uzaya göre iğmeyi gösterebilir. Hareket yasasında ortaya çıkanı iğmeyi anlamı olan bir büyüklük olarak kabul edebilmek için Newton'un uzayı durağan ya da en azından iğmelendirilmemiş olarak düşünülmelidir. Tabii ki ivme kavramına aynı şekilde giren Zaman içinde bu geçerlidir. Newton'un kendisi ve onun en önemli çağdaş eleştirmenleri gerek uzaya gerekse bunun hareket durumuna fiziksel bir gerçeklik vermeyi pek hoş bulmamışlardı. Ama mekaniğe açık bir anlam verebilmek için o zamanlar başka bir seçenek yoktu. Gerçekten de genel olarak uzaya ve özellikle boş uzaya fiziksel bir gerçeklik vermek bir zorunluluktur. Eski zamanlardan beri filozoflar böyle bir şeye karşı koymuşlardı. Dekart bu konu üstünde tartışmıştı. Uzayla uzam aynı şeydir ama uzam cisimlere bağlıdır. Böylece cisimsiz uzay olamaz. Yani boş uzay diye bir şey yoktur. Bu tartışmanın zayıf noktası temel olarak şuradadır. Uzam kavramının başlangıç noktasının katı cisimleri birbirleriyle temas ettirmemiz deneyimine bağlı olduğu gerçekten de doğrudur. Ama bundan uzam kavramının bu kavramın oluşumuna yol açmamış olan durumlarda da doğru olabileceği sonucu çıkartılamaz. Kavramların bu yola genelleştirilebilmesi, dolaylı olarak deneysel sonuçların anlaşılmasındaki değerleriyle ile haklı çıkartılabilir. Uzamın cisimlere özgü olduğu sonucu böylece kendiliğinden geçerli değildir. Bununla beraber genel görelilik kuramının Descartes'in düşüncesini başka bir yoldan doğruladığını daha sonra göreceğiz. Descartes'ı bu çekici görüşe ulaştıran şey, büyük bir zorunluluk olmadan doğrudan fark edilme yeteneği olmayan uzay gibi bir şeye bir gerçeklik vermeme gerektiği duygusuydu. Uzay fikri ya da bu fikrin gerekliliğinin psikolojik kökeni geleneksel düşünme alışkanlıklarımıza dayanılarak ortaya çıkartılabilecek kadar açık değildir. Eski geometriciler daha sonra analitik geometride yapıldığı gibi uzay türünde kavramlarla değil kavramsal nesnelerle, Düz çizgi, nokta, yüzey uğraşırlar. Bununla beraber zaman kavramı bazı ilkel deneyimlerden çıkmıştır. Bir kutunun yapıldığını düşünelim. Nesneler kutunun içinde dolduracak şekilde belli bir biçimde yerleştirilebilirler. Böylesine bir düzenin olasılığı maddi nesne, kutunun bir özelliği kutuya ait bir şey, kutu tarafından kapsanan uzaydır. Bu değişik kutular için değişik olan herhangi bir anda kutunun içinde herhangi bir nesnenin bulunup bulunmamasından tamamen bağımsız bir olgudur. Kutuda hiçbir nesne olmadığında uzay boş gibi görünür. Buraya kadar uzay kavramımız kutuya bağlıdır. Bununla beraber kutu uzayını doldurma olasılıklarının kutunun duvarlarının kalınlığından bağımsız olduğu ortaya çıkar. Sonuç olarak uzay kaybedilmeden bu kalınlığın sıfıra indirgenmesi mümkün değil midir? Böylesine sınırlandırıcı bir sürecin doğaldığı açıktır. Şimdi geriye kutu olmadan uzayın düşünülmesi kalmaktadır. Oldukça açık bir kavram olmasına rağmen bu kavramın başlangıç noktası unutulursa tamamen gerçek dışı gibi görünebilir. Uzayı maddi nesnelerden bağımsız maddesiz var olabilecek bir şey olarak düşünmenin Descartes'e nedenle ters geldiğini insan anlayabiliyor. Lipnot Lipnot Uzayın nesnelliğini inkar ederek bu garepliği Kant'ın ortadan kaldırma çabası pek ciddiye alınamaz. Kutunun iç uzayında nesneleri depolama olanakları kutunun kendisi ve içeride depolanan cisimler kadar nesneldir. Yine de bu onun analitik geometrisinde zamanı temel bir kavram olarak kullanılmasını engellemiyor. Dikkatlerin cıvalı barometrenin içindeki boşluğa çekilmesi, kuşkusuz ki son kart de ellerindeki silahlardan yoksun bıraktı. Ancak bu ilkel aşamada bile uzay kavramını ya da uzayın bağımsız gerçek bir şey olarak düşünülmesinin kişiyi tatmin etmeyecek bir yönü olduğu inkar edilemez. Cisimlerin uzayın içinde örneğin kutuda ne şekilde yerleştirilebilecekleri 3 boyutlu öklityen geometrinin konusudur. Bu geometrinin aksiyomatik yapısı bunun gerçekleşebilen durumlardan söz ettiğini bize kolaylıkla unutturabilir. Eğer şimdi uzay kavramı yukarıda özetlenen ve kutunun doldurulması üstüne yapılan deneylerden izlenebilecek bir biçimde oluşturulursa, bu uzay temel olarak sınırlı bir uzay olacaktır. Bu sınırlama temel gibi görünmemektedir. Çünkü daha büyük bir kutu her zaman daha küçük bir kutuyu içine alabilir. Bu yolla uzay sınırlı olmayan bir şey gibi görünür. Uzayın üç boyutlu olmasını ve öklitgen niteliğini belirten kavramların nasıl oldukça ilkel deneylere kadar götürülebileceğini burada pek üstünde durmayacağım. Burada daha çok başka bir görüş açısından uzay kavramının fiziksel düşünce gelişimindeki rolünden edeceğim. Durağan olduğu kabul edilen küçük bir S kutusu, içi boş, daha büyük bir S kutusunun içine konulduğunda S'nin boş uzayı, büyük S'nin boş uzayının bir parçasıdır ve her iki kutuyu da kapsayan uzay her iki kutuya da aittir. Bununla birlikte küçük S, büyük S'ye göre hareket halinde olduğunda bu kavram o kadar da basit değildir. Bu durumda S'nin her zaman aynı uzayı kaplayacağını ama bu uzayın büyük S uzayının değişik bir kısmı olabileceğini düşünürüz. Bu durumda her kutuya sınırlı olmayan bir uzay tanımak ve bu iki uzayın birbirine göre hareket halinde olduğunu varsaymak gereklidir. Bu karmaşıklığın farkına varılmadan uzay içinde maddi nesnelerin serbestçe dolaştığı sınırsız bir ortam ya da bir kap olarak görünür. Ama şimdi birbirlerine göre hareket halinde olan sonsuz sayıda uzay olduğu hatırlanmalıdır. Nesnel olarak ve şeylerden bağımsız olarak var olan bir şey gibi düşünülen uzay kavramı, bilim öncesi düşünme biçimine aittir. Ama birbirlerine göre hareket halinde sonsuz sayıda uzayın varlığı fikri böyle değildir. Mantıksal olarak bu fikir gerçekten de kaçınılmazdır. Ancak bilimsel düşüncede önemli bir rol oynamamıştır. Peki ya zaman kavramının psikolojik kökeni nedir? Bu kavram kuşkusuz ki hatıra gelme gerçeği ve duyu deneyimleri ile bunların anımsanması arasındaki farklılığa bağlıdır. Duyu deneyimi ile anımsamanın psikolojik olarak bize dolaysız verilen bir şey olmadığı kesin değildir. Herkes bir şeyi duyuları ile gerçekten hissedip hissetmediği ya da düş mü gördüğü konusunda kuşkuya düşme deneyimini geçirmiştir. Herhalde bu seçenekler arasında bir eleme yeteneği, aklın düzen yaratma hareketinin bir sonucu olarak ortaya çıkar. Bir deney, bir anımsamaya bağlanır ve yeni deneylerle karşılaştırıldığında daha eski olarak kabul edilir. Bu anımsanan deneyler için zihindeki düzenleme ilkesidir ve bunun başarılması olasılığı, öznel zaman kavramına, yani bireyin deneylerinin düzenlenmesiyle ilgili bir zaman kavramına yol açar. Zaman kavramının nesnel olmasıyla ne demek istiyoruz? Bir örnek düşünelim, A kişisi bu yıldırındır diyebileceği bir deneyim geçirsin. Aynı anda A kişisi geçirdiği deneyimle karşı karşıya gelen bir B kişisinin kendisiyle aynı davranışı gösterdiğini gözlüyor. Böylece A, B'nin de deneyimi aynen kendisi gibi geçirdiğini varsayıyor. A kişisi başka kişilerin de bu yıldırındır deneyimini geçirdiklerini düşünmeye başlıyor. Bu yıldırımdır artık sadece kişisel bir deneyim olarak değil, başka kişilerin de geçirdikleri bir deneyim ya da sonuç olarak sadece izlenme potansiyeli olan bir deneyim olarak yorumlanır. Bu şekilde başta bilince deneyim olarak giren bu yıldırımdır, şimdi nesnel bir olay olarak da yorumlanabilir. Gerçek dünyadan söz ettiğimizde bütün olayların toplamından söz ediyoruz. Kendimizi aşağı yukarı şu şekilde deneylerimize zamansal bir düzen verme zorunda hissettiğimizi gördük eğer beta a'dan daha geç olmuşsa ve gamma da beta'dan daha geç olmuşsa gamma a'dan da daha geç olmuş demektir deneyimler serisi bu duruma göre deneyimlerimizle bir bağlantı kurduğumuz olayların durumları nedir İlk bakışta deneyimlerin zamansal düzenine uygun zamansal bir olay düzeni olduğunu da açıkça varsayabiliriz bir takım kuşkular, kendilerini hissettirinceye dek, not, örneğin akustik biçimde elde edilen deneyimlerin düzeni, görerek elde edilen deneyimlerin düzeninden zaman açısından farklı olabilir. Böylece kişi olayların zaman sırasıyla deneyimlerinin zaman sırasını bağdaştıramaz. Genel olarak ve bilinçsizce bu yapılıyordu. Nesnel bir dünya fikrine varabilmek için başka bir yapıcı kavram gereklidir. Olay sadece zamanda değil, uzayda da belli bir bölgedir. Geçtiğimiz bölümlerde uzay, zaman ve olay kavramlarının psikolojik olarak deneyimlerle ne tür bir ilişki içinde olduklarını anlatmaya çalıştık. Mantık olarak düşünüldüğünde bunlar daha iyi bir şekilde incelenebilmeleri için deneyimleri birbirleriyle bağıntılı bir hale getirme amacına yardım eden düşünce araçları insan zekasının özgün eserleridir. Bu temel kavramların deneysel kaynaklarının ortaya çıkarılması çabası gerçekten de bu kavramlara ne dereceye kadar bağlı olduğumuzu göstermelidir. Bu şekilde özgürlüğümüzün farkına varırız. Gerekli durumlarda her zaman mantıklı bir biçimde kullanılması zor olan bir özgürlüktür bu. Bu tasla uzay zaman, olay kavramlarının psikolojik alandaki kavramlara karşı bunlara kısaca uzayımsa diyeceğiz, psikolojik kökenleriyle ilgili temel bir şey daha eklemeliyiz. Uzay kavramının kutuları kullanarak yaptığımız deneylere ve bunların içindeki maddi nesnelerin düzenine bağlı. Böylece kavramın bu şekilde ortaya çıkışın, maddi nesneler, örneğin kutular kavramını varsaymaktadır. Aynı şekilde nesnel bir zaman kavramının oluşturulabilmesi için kullanılan kişiler burada maddi nesnelerin rolünü oynamaktadırlar. Bu yüzden maddi nesneler kavramının oluşturulmasının uzay zaman kavramlarımızdan önce gelmesi gerekiyor gibi geliyor bana. Bütün bu uzayımsı kavramlar, acı, amaç vesaire gibi psikoloji alanının diğer kavramlarının yanı sıra bilimsel düşünce öncesi zamana aittir. Genel olarak doğa bilimleri düşüncesinde olduğu gibi sadece uzayımsı kavramlarla uğraşmak ve bunların yardımıyla bütün ilişkileri yasa biçiminde sunmak fizik düşüncesinin de özelliklerinden biridir. Fizikçiler renklerle tonları titreşimlere, psikologlar düşünce ile acıyı sinirsel süreçlere indirgemeye öyle bir şekilde uğraşmaktadırlar ki, Fizik öğe varlığı bedensel nedensel bağından koparılmıştır ve böylece hiçbir yerde nedensel bağlantılardan bağımsız bir halka olarak ortaya çıkmaz. İlk olarak sadece uzayımsı kavramların kullanılmasıyla tüm ilişkilerin açıklanmasının mümkün olabileceğini belirten bu tavra günümüzde materyalizm denmektedir. Temel bir kavram olarak madde önemini artık itinmiştir. Doğa bilimlerinin temel düşünce fikirlerini Platon'un olimpik çayırlarından indirmek ve onların dünyasal bağlarını açığa çıkarmaya çalışmak neden gereklidir? Cevap şudur. Bu fikirleri bağlı bulundukları tabulardan kurtarmak ve böylece kavramların ya da fikirlerin oluşumunda daha büyük bir özgürlük elde etmek için. Bu eleştirisel kavramı herkesten önce pum ve maç getirmiştir. Uzay, zaman ve maddi nesne önemli bir Özel durum olan katı cisimle birlikte kavramlarını bilim, bilimsel düşünce öncesi zamandan almış, bunları geliştirmiş ve hassaslaştırmıştır. İlk belirgin başarı, Öklidyen geometrinin gelişimidir. Ancak bu geometrinin aksiyomatik biçimi onun deneysel kökenini görmemiz konusunda bizi körleştirmemelidir. Özellikle Öklidyen neteliğiyle birlikte uzayın üç boyutlu özelliği deneysel kökenlidir. Küpler ile tamamen doldurulabilir. Uzay kavramının inceliği tamamen sabit bir cismin olmadığı buluşuyla gelişti. Bütün cisimler elastik olarak biçimsizleştirilebilir ve ısı değişimi ile hacimleri değişir. Mümkün uyumları öklidyen geometri tarafından tariflenen yapılar böylece fiziksel kavramlardan ayrı olarak ifade edilemezler. Ama sonuç olarak kavramlarının oluşumunda fizik geometriden yararlanmak zorunda olduğundan geometrinin deneysel içeriği ancak tüm fizik çerçevesi içinde belirtilebilir ve denenebilir. Bu noktada atomculuk ve bunun sınırını bilme kavramı kafada oluşmalıdır. Çünkü atom altı uzanın uzayları ölçülemez. Atomculuk, ilke olarak katı cisimlerin kesin ve statik olarak tariflenen yüzeyleri fikrinde bırakmamızı gerektirmektedir. Birbirlerine değmekte olan katı cisimlerin mümkün yapıları için makro bölgelerde bile kesin yasalar yoktur. Buna rağmen kimse uzay kavramından vazgeçmeyi düşünmedi. Çünkü bütün doğal bilim sisteminde yeterince tatmin edici gibi görün, görünüyordu. 19. yüzyılda maç uzay kavramının ciddi bir biçimde terk edilmesini düşünen tek kişiydi. Bunu yerine bütün maddi noktalar arasındaki istantane uzaklıkların büyüklüğü bütünlüğü kavramına getirmek istiyordu. Bu çalışmayı doyurucu bir atalet kavramına varmak için yaptı. Alan Newton mekaniğinde uzay ve zaman ikili bir rol oynarlar. Önce fizikte oluşan şeyler için olayların kendisine göre uzay koordinatları ve zamanla tariflendiği bir çerçeve rolünü oynarlar. İlki olarak maddenin hareketleri fiziksel bir olay oluşturan maddi noktalardan oluştuğu düşünülür. Madde sürekli bir şey olarak düşünüldüğünde maddenin bu durumlarda tam yapısını kişinin açıklamak istemediği ya da açıklayamadığı bir şekilde geçici olarak bulunması göz önünde bulundurulur. Bu durumda maddenin küçük bölümleri, hacim elemanları ile maddi noktalara benzeyen bir biçimde uğraşılır. En azından olaylar da değil de ki bu anda bunları hareketlerle bağdaştırmak mümkün değildir. Örneğin sıcaklık değişiklikleri, kimyasal süreçler gibi hareketlerle ilgilendiğimiz sürece bu böyledir. Uzay ve zamanın ikinci rolü bir atalet sistemi oluşturmalarıdır. Kavranabilen bütün referans sistemleri içinde atalet sistemleri kendilerine göre atalet yasaları geçerli olarak kabul edildiğinden daha avantajlıdırlar. Bundan kendisini deneyen kişilerden bağımsız olduğu düşünülen fiziksel gerçekin en azından ilki olarak bir tarafta uzay ve zamandan diğer tarafta ise zamana ve uzaya göre sürekli olarak hareket eden maddi noktalardan oluştuğunu düşünmek esastır. Uzayın ve zamanın bağımsız varlığı fikri şu şekilde ifade edilebilir. Eğer madde yok olsaydı geriye sadece uzay ve zaman kalacaktı. Fiziksel olay için bir tür sahne gibi. Bu fikrin ortaya çıkışı başlangıçta uzay zaman sorunuyla görünüşte hiçbir ilişkisi olmayan bir gelişimin sonucuydu. Bu gelişim alan kavramının ve bunun sonucunun parçacık maddi nokta fikrinin yerini almasıydı. Klasik fizikte alan kavramı maddenin bir sürekli olarak kabul edildiği durumlarda yardımcı bir kavram olarak ortaya çıktı. Örneğin katı bir cisimde ısı iletkenliği göz önünde bulundurulduğunda cismin durumu belirli zamanlarda cismin her noktasının sıcaklığı belirlenerek tarif edilir. Matematiksel olarak bu T sıcaklığının uzay koordinatlarıyla T zamanının sıcaklık alanı matematiksel bir ifade fonksiyon ile gösterildiği anlamına gelir. Isı iletkenliği yasası, tüm özel ısı iletkenliği durumlarını içeren lokal bir bağlantı, diferansiyel denklem ile gösterilir. Burada sıcaklık, alan kavramının basit bir örneğidir. Bu, zaman ve koordinatların bir fonksiyonu olan bir niceliktir ya da nicelikler karışımı. Başka bir örnek, bir sıvının hareketinin tarifidir. Her noktada koordinat sisteminin eksenlerine göre vektör, üç bileşkesi ile tariflerle verecek bir hız vardır. Burada da her noktadaki hızın bileşikleri, alan bileşkeleri, koordinatların x, y, z ve zamanın t fonksiyonlarıdır. Bunların sadece ölçülebilir bir kitle içinde oluşmaları alanların bir özelliğidir. Sadece bu maddenin durumunu tarif etmekte kullanılırlar. Alan kavramının tarihsel gelişimine uygun olarak, maddenin olmadığı yerde hiçbir alan olamaz. Ancak 19. yüzyılın ilk çeyreğinde ışığın hareketleriyle girişimin şaşırtıcı bir açıklıkla elastik bir katı cisimdeki mekanik titreşim alanına tamamen uygun olarak ışığın bir dalga alanı olarak kabul edilmesiyle açıklanabileceği gösterilmişti. Böylece ölçülebilir maddenin yokluğunda boş bir alanın var olabileceği fikrinin getirilmesi gerekliydi. Bu durum bir çelişki çıkardı ortaya. Çünkü başlangıç noktasına göre alan kavramı, tahayyül edilebilir bir cismin içindeki durumların tarifiyle sınırlı gibi görünüyordu. Her alan mekanik yorumu mümkün bir durum olarak kabul edildiği sürece, ki bu durum maddenin varlığını varsayıyordu, gittikçe daha da belirginleşti. Şimdiye dek boş olarak kabul edilen uzayda bile maddi bir biçimin varlığının kabul edilmesi gerekli hissedildi. Bu maddi biçime esir denildi. Alan kavramının mekanik bir taşıyıcı ile ilgili olduğu varsayımından kurtulması fiziksel düşüncenin gelişiminde en ilginç olaylarından biridir. 19. yüzyılın ikinci yarısında Faraday ve Maxwell'in araştırmalarıyla elektromanyetik süreçlerin tarifinin alanla açıklanmasının maddi noktaların kavramlarına dayanılmasından çok daha üstün olduğu açığa çıktı. Dizafiyet teorisi Albert Einstein 3. kaset B yüzü Elektrodinamiğe alan kavramını getirerek Maxwell, ışık dalgalarıyla özdeki eşitliklerinden kuşkulanılmaya, elektromanyetik dalgaların varlığını tahmin edebilmeyi başardı. Elektromanyetik dalgaların ışık dalgalarıyla eşitliği, yayılma hızlarının eşitliğinden ortaya çıktı. Bunun bir sonucu olarak optik, elektrodinamiğin bir parçası oldu. Bu büyük başarının psikolojik etkilerinden biri de klasik fiziğin mekani mekanik çatısına karşı olarak alan kavramının yavaş yavaş daha büyük bir bağımsızlık kazanmasıydı. Bununla beraber elektromanyetik alanların, esirin belirli durumları olarak yorumlanması ve bu durumların mekanik durumları olarak açıklanmaya çalışılması başlangıçta kabul edilen şeylerdi. Ancak bu çabalar tatmin edici bir sonuç vermediğinden bilim giderek böyle bir mekanik yorumun terk edilmesine alıştı. Bununla birlikte elektromanyetik alanların esiri durumları olduğu inancı hala vardı ve bu durum yüzyılın sonunda dek sürdü. Esir kuramı kendisiyle birlikte şu soruyu getiriyordu. Mekanik görüş açısından ölçülebilir cisimlere göre esir ne şekilde davranmaktadır? Cisimlerin hareketine katılmakta mıdır yoksa bazı bölümleri diğerlerine göre durağan mı kalmaktadır? Bu soruyu açık daha kavuşturmak için birçok ince deney yapıldı. Buna bağlı olarak şu gerçeklerde belirtilmelidir. Dünyanın yıllık hareketinin sonucu olarak sabit yıldızların sapması ve Doppler etkisi yani bilinmekte olan ışıma frekansları için sabit yıldızların hareketlerinin bu yıldızlardan bize varan ışık frekansı üstündeki etkisi. Bir tanesi Michelson-Morley deneyi hariç bütün bu gerçeklerin ve deneylerin sonuçları eserin ölçülebilir cisimlerin hareketlerine katılmadığı ve eserin bölümlerinin bir birlerine göre hiçbir hareket yapmadıkları varsayımıyla H.A.Lorans tarafından açıklandı. Böylece esir tamamen durağan olan bir uzayın kapsanması gibi görünüyordu. Ama Lorentz'in araştırmaları daha da öteye gitti. Ölçülebilir maddenin elektrik alanı üstündeki etkisinin ve bunun tersinin tamamen maddeyi oluşturan parçacıkların parçacıklarının hareketine katılan elektriksel yük taşıdıkları gerçeğinden oluştuğu varsayımıyla ölçülebilir cisimlerdeki elektromanyetik ve optik süreçleri açıkladı. Michelson ve Morley deneyiyle ile ilgili olarak H. A. Lawrence elde edilen sonucun durağın esir kuramıyla en azından çelişkili olmadığını gösterdi. Bütün bu güzel başarılara rağmen kuramın durumu doyurucu olmaktan uzaktı. Nedenleri şuydu. Büyük bir yaklaşıklıkla geçerliliğinden kuşkulanılmayan klasik mekanik, doğal yasaların çıkarılması için tüm atalet sistemlerinin ya da atalet uzaylarının eşit olduklarını yani bir atalet sisteminden diğerine geçildiğinde doğal yasaların değişmediğini belirtmektedir. Elektromanyetik ve optik deneyler aynı şeyi büyük bir doğrulukla göstermişlerdir. Ama elektromanyetik kuramın temeli belirli bir atalet sisteminin yani durağın esirin seçilmesi gerektiğini ortaya koymuştur. Kuramsal temelin bu görüşü hiç de doyurucu değildir. Klasik mekanikte olduğu gibi atalet sistemlerinin eşitliğini getirecek özel görelilik kuramı hiçbir gelişme olmamıştır. Bu sorunun cevabı özel görevlilik kuramıdır. Bu kuram Maxwell-Lorenz kuramından boş uzayda ışığın sabitliği varsayımını alır. Bunun atalet sistemlerinin eşitliği özel görelilik kuramı ile uyum haline getirmek için aynı andalığın mutlak özelliği fikrinden vazgeçilmelidir. Buna ek olarak uzay ve zaman için Lorenz dönüşümleri bir atalet sisteminden diğerine geçişi sağlamaktadırlar. Özel Görelilik Kuramı'nın tüm içeriği şu önermede gösterilmektedir. Lorenz dönüşümlerine göre doğal yasaları değişmezler. Bu gerekliliğin önemi, mümkün doğal yasaları belirli bir biçimde sınırlanmasıdır. Özel Görelilik Kuramı'nın uzay sorunu konusunda durumu nedir? İlk olarak gerçekliğin dört boyutluluğunun ilk kez bu kuram tarafından getirildiği fikrine karşı çıkmalıyız. Klasik fizikte bile bir olay dört sayıyla, üç yer ve bir de zaman koordinatıyla belirlenir. Böylece fiziksel olayların bütünlüğünün dört boyutlu bir sürekli de olduğu düşünülmüştür. Ancak klasik mekaniğe göre bu dört boyutlu sürekli bir boyutlu zaman ve üç boyutlu yer olmak üzere bölümlere ayrılır. Bunların içinde üç boyutlu uzay aynı andaki olayları içermektedir. Bu çözüm bütün referans sistemleri için aynıdır. İki belirli olayın bir atalet sistemine göre aynı anda olmaları, bu olayların bütün atalet sistemlerine göre aynı anda olmalarını getirir. Klasik mekaniğe göre zaman mutlaktır dediğimizde bunu demek istiyoruz. Özel görevlilik kuramına göre durum başkadır. Özel bir atalet sistemine göre belirli bir olayla aynı anda olan bir olaylar tümünün varlığı doğrudur. Ancak bu atalet sisteminin seçiminden artık bağımsız değildir. Dört boyutlu sürekli her birinin aynı andaki olayları içerdiği bölümlere ayrılamaz. Şimdi yer açısından uzamış dünyada nesnel anlamını yitirir. Bundan dolayıdır ki uzay ve zaman nesnel olarak bölünemeyecek dört boyutlu bir sürekli olarak kabul edilmelidir. Gereksiz kavramsal keyfilikler olmadan nesnel ilişkili, ilişkinliklerin anlamı ifade edilmek isteniyorsa izlenecek yol budur. Özel görevlilik kuramı tüm atalet sistemlerinin eşitliğini ortaya koyduğundan beri duran bir esir varsayımının geçersizliğini de göstermiş oldu. Böylece elektromanyetik alanın maddi bir taşıyıcının bir durumu olarak kabul edilmesi fikrinden de vazgeçmek gerekiyordu. Tıpkı Newton kuramında madde kavramının daha basite indirgenemezliği gibi bir alan, fiziksel tarifin daha basite indirgenemeyecek bir üyesi olmuştur. Buraya kadar dikkatlerimizi özel görürlülük kuramının uzay ve zaman kavramlarını nasıl geliştirdiği üstüne topladık. Şimdi dikkatimizi bu kuramın klasik mekanikten devraldığı öğelere çevirelim. Burada da ancak bir atalet sistemi uzay zaman tarifinin temeli olarak alındığında doğa yasaları geçerli olabilirler. Atalet ilkesi ve ışık hızının sabitliği ilkesi ancak bir atalet sistemine göre geçerlidir. Alan yasaları da ancak ataret sistemlerine göre anlamlı ve geçerli olabilirler. Böylece klasik mekanikte olduğu gibi burada da uzay, fiziksel gerçekliğin ifadesinde bağımsız bir öğedir. Eğer maddenin ve alanının kaldırıldığını düşünürsek, ataret uzayı ya da daha doğru bir deyişle ilgili zamanla birlikte bu uzay geriye kalır. Bu dört boyutlu yapı, Minkowski uzayı, maddenin ve alanın taşıyıcısı olarak düşünülmüştür ilgili zamanlarıyla birlikte adalet uzayları birbirine doğrusal Lorentz dönüşümleriyle bağlı olan imtiyazlı dört boyutlu koordinat sistemlerinden başka bir şey değildirler. Artık bu dört boyutlu yapıda nesneler olarak şimdiyi gösteren herhangi bir bölüm olmadığından olay ve oluşma kavramları şimdi daha da karmaşık bir hal almıştır. Böylece fiziksel gerçekliği üç boyutlu bir varlığın evrimi olarak değil de dört boyutlu bir varlık olarak düşünmek daha doğal gibi görünmektedir. Özel Görelilik kuramının bu sabit dört boyutlu uzayı bir dereceye kadar H. A. Lorentz'in üç boyutlu sabit esirinin dört boyutlu bir benzeridir. Çünkü bu kurama göre de aşağıdaki cümle geçerlidir. Fiziksel durumların tarifi uzayı başlangıçta verilen ve bağımsız olarak var olan bir şey gibi kabul etmektedir. Böylece bu kuram bile bu Boş uzayın bağımsız ve gerçekten de a priori varlığı konusunda dekatın huzursuzluğunu gidermemektedir. Buradaki temel tartışmanın gerçek amacı, bu kuşkuların genel görelilik kuramı tarafından ne dereceye kadar giderildiğini göstermektedir. Genel görelilik kuramında uzay kavramı Bu kuram, her şeyden önce atalet kütlesi ile çekim kütlesinin aynı şeyler olduğunu anlamaya gayretinden doğmuştur. Fizik açısından uzayı boş olan bir S1 atalet sistemini ele alarak başlayalım. Başka bir deyişle düşünülen uzay parçasında ne madde genellikle anladığımız anlamda ne de bir S1 alan özel görüllülük kuramındaki anlamda vardır. S1'e göre düzgün iğmeli ikinci bir sistem S2 olsun. Bu halde S2 bir atalet sistemi değildir. S2'ye göre her deneye kütlesin fiziksel ve kimyasal yapısından bağımsız olarak bir ivme ile hareket edecektir. Böylelikle S2'ye göre en azından ilk yaklaşımda bir çekim alanından elde edilemeyecek bir durum vardır. Aşağıdaki kavram gözlenebilen olaylara böylece uymaktadır. S2 bir atalet sistemine eşittir ama S2'ye göre homojen bir çekim alanı vardır. Bunun kökeni bu noktada bizi ilgilendirmemektedir. Böylelikle çekim alanı göz önünde bulundurulan çevrenin içine alındığında, bu eşitlik ilkesinin herhangi bir referans sisteminin hareketini kapsayacak bir biçimde genişletildiğini varsayarsak, adalet sistemi nesnen önemini yitirir. Eğer bu temel fikirler üstünde sağlam bir Kur'an elde etmek mümkünse, bu kuran deneysel olarak doğrulanan atalet ve çekim kütlelerinin eşitliğini kendiliğinden sağlayacaktır. 4 boyutlu düşünüldüğünde 4 koordinatın doğrusal olmayan dönüşümü S1'den S2'ye geçiş karşılık olur. Bu noktada şu soruyla karşılaşırız. Ne tür doğrusal olmayan dönüşümlere izin vardır? Ya da Lorenz dönüşümleri nasıl genelleştirilebilir? Bu soruya cevap verilmek için aşağıdaki fikirleri göz önünde bulundurmalıyım. Eski kuramın atalet sistemine şu özelliği verelim. Koordinat farkları durağan katı ölçme çubuklarıyla zaman farkları durağan saatlerle ölçülür. Birinci varsayım başka bir varsayımı getirir. Yani durağan ölçme çubuklarının yan yana getirilmesinde öplikliyen geometrinin uzunlukları üstüne kuramlar geçerlidir. Özel Görelilik kuramının sonuçlarından koordinatların bu fiziksel yorumunun atalet sistemlerine s s 1 göre evvelendirilmiş olan referans sistemleri için S2 geçerli olmadığı sonucunu çıkartırız. Ama eğer durum böyleyse, koordinatlar sadece sıranın düzenini ve böylece uzayın boyutsal sınıfını ifade ederler. Ama koordinatlar bunun metrik özelliklerinden hiçbirini göstermezler. Böylece dönüşümlere sürekli keyfi dönüşümler haline getirmek zorunda kalırız. Dipnot, bu yetersiz ifade biçimi belki burada yeterli olabilir. Bu da genel görevlilik kuramını getirir. Doğa yasaları koordinatların sürekli keyfi dönüşümlerine göre değişmezler. Bu zorunluluk yasaların mümkün olduğu kadar mantıksal basitliği ile birlikte doğal yasaları özel görevlilik ilkesinden daha fazla sınırlar. Bu fikirler serisi temel olarak alanın bağımsız bir kavram olmasına dayanmaktadır. Çünkü S2'ye göre var olan koşullar bu alanı yaratan kütlelerin varlığı göz önünde bulundurulmadan bir çekim alanı olarak yorumlanırlar. Bu fikirler serisi aracılığıyla saf çekim alanı yasalarının neden genel türde alan yasalarından örneği bir elektromanyetik alan var olduğunda daha çok genel görelilik fikrine doğrudan bağlı oldukları anlaşılabilir. Alansız Minkowski uzayının doğa yasasında özel bir durumu, kavranabilen en basit özel durumu ifade ettiği varsayımı için sağlam bir dayanak elde etmiş oldu. Metrik özelliğine göre böyle bir uzay, dx1 kare artı dx2 kare artı dx3 kare ifadesinin bir üç boyutlu uzayımsı kesitin birbirine yakınlıktaki iki noktasının arasındaki bir ölçü birimiyle ölçülen uzaysal aralığın karesi olduğu Pisagor halbuki dx4 ifadesinin ise ortak x1, x2, x3 noktaları olan iki olayın uygun bir zaman ölçeği ile ölçülen zamansal farklılıklarını göstermesiyle belirlenir. Bütün bunlar şu anlama gelmektedir. Lorenz dönüşümlerinin yardımıyla da kolaylıkla gösterilebileceği gibi ds kare eşittir dx1 kare artı dx2 kare artı dx3 kare eksi dx4 kare ifadesinin nesnel bir önemi vardır. Matematik olarak bu olay ds karenin Lorentz dönüşümlerine göre değişmesi koşulunu gösterir. Eğer şimdi genel görelilik kuramı anlamında bu uzay, birinci denkleme bakınız, koordinatlarının bir keyfi sürekli dönüşümünü konu edilirse, nesnel önemliliği olan ds büyüklüğü bu yeni koordinat sisteminde ds kare eşittir, G, İ, K, D, X, İ, D, X, K ifadesiyle gösterilebilir. Bu ifadenin bütün 11, 12, 44'e kadar her kombinozon için I ve K indisleri üstünden toplanması gerekir. Burada G, İ, K'ler sabit değildir. Bunlar keyfi olarak seçilen dönüşümlerle belirlenen koordinat fonksiyonlarıdır. Bununla birlikte G2 GIK terimleri yeni koordinatların keyfi fonksiyonları değil, bir ayı dört koordinatın sürekli dönüşümüyle tekrar bir biçimine sokacak türde fonksiyonlardır. Bunun bunun mümkün olabilmesi için GIK fonksiyonlarının genel görelilik kuramının ortaya çıkmasından yarım yüzyıl kadar önce B. Riemann tarafından çıkarılan bazı genel Kovariant koşul denklemlerini sağlamaları gerekir. Riemann koşulu. Eşitlik ilkesine göre genel olarak bir a, g, ik fonksiyonları Riemann koşulunu sağladıklarında özel türde bir çekim alanının kovaryant biçimini gösterir. Genel bir türde saf bir çekim alanı için yasanın Riemann koşulu sağladığında doğrulanacağı açıktır. Ancak bu yasa Riemann koşulundan daha zayıf ya da daha az kısıtlayıcı olmalıdır. Bu şekilde saf çekim alanı yasası hemen hemen tamamen belirlenmiştir. Bu, burada daha ayrıntılı olarak açıklanmayacak bir sonuçtur. Şimdi artık genel görelilik kuramına geçişin uzay kavramını ne dereceye kadar geliştirdiğine bir bakalım. Klasik mekaniğe uygun olarak ve genel görelilik kuramına göre uzayın, uzay zamanın, maddeden ya da alandan bağımsız bir varlığı vardır. Uzayı dolduran ve koordinatlardan bağımsız olan şeyi herhangi bir şekilde tarif edebilmek için uzay zamanı ya da metrik özellikleriyle birlikte atalet sisteminin var olduğu düşünülmelidir. Aksi takdirde uzayı dolduran şeyin tarifinin hiçbir anlamı olmaz. Dipnot Eğer uzayı dolduran şeyin, örneğin alanın kaldırıldığını düşünürsek, bire göre geriye bir metrik uzay kalır. Bu da içine konulan bir deney cisminin ilk davranışlarını belirler. Diğer taraftan genel görevlilik kuramına göre uzayı dolduran ve koordinatlardan bağımsız olan şeye karşı uzayın ayrı bir varlığı yoktur. Böylece sah bir çekim alanı çekim denklemlerinin çözümüyle GİK terimleriyle koordinatların fonksiyonları olarak tarif edilebilir. Eğer çekim alanın yani GIK fonksiyonlarının kaldırıldığını düşünürsek bir tipinde bir uzay olmayacağı gibi geriye hiçbir şey hiçbir topolojik uzay kalmaz. Çünkü GIK fonksiyonları sadece alanı değil, aynı zamanda sistemin topolojik ve metrik özelliklerini de tarif ederler. Genel görevlilik kuramına dayanılarak karar verildiğinde, bir tipinde bir uzay, alansız bir uzay değil, GIK alanının özel bir durumudur. Bu alan için kendi başına hiçbir nesnel önemi olmayan ve kullanılmakta olan koordinat sistemi için GIK fonksiyonlarının koordinatlara bağlı olmayan değerleri vardır. Boş uzay ya da alansız uzay diye bir şey yoktur. Uzay zamanın kendi başına bir varlığı yoktur. Bunun uzayın yapısal niteliği olarak bir varlığı vardır. Böylece boş uzayın varlığını ortadan kaldırması gerektiğine inanırken Descartes gerçekten pek de uzak değildi. Fiziksel gerçeklik tamamen ölçülebilir cisimlerde görüldüğü sürece kavram gerçekten de saçma gibi görünmektedir. Descartes'in fikrinin gerçek özünü göstermek için genel görevlilik kuramı ile birlikte gerçekliğin temsilcisi olarak alan fikrine gerek vardır. Descartes'in bu fikri alansız uzay olmayacağıdır. Genelleştirilmiş Çekim Kuramı Genel görevlilik kuramına dayanarak saf çekim alanının kuramı kolaylıkla elde edilebilir. Bire uygun olan alansız Minkowski, uzayın genel çekim yasalarını sağlayabileceğine inanabiliriz. Bu özel durumdan, keyiflilikten hemen hemen tamamen uzak olan bir genelleştirme ile çekim yasası elde edilebilir. Kuramın daha da geliştirilmesi, genel görevlilik ilkesiyle bu kadar kesinlikle elde edilemez. Son yıllarda bu konuda çeşitli yönlerde çalışmalar olmuştur. Fiziksel gerçekliği bir alan olarak ele almak, bu alanı çekim alanının bir genelleştirilmesi olarak kabul etmek ve alan yasasını saf çekim alanı yasasının bir genelleştirilmesi olarak görmek bu çalışmaların ortak günüdür. Uzun çalışmalardan sonra bu genelleştirmenin en doğal biçimi şimdi bulduğuma inanıyorum. Dipnot Genelleştirme şu biçimde gösterilebilir. Boş-Minkowski uzayından elde edilişine uygun olarak GIK fonksiyonlarının saf çekim alanı, BEK eşittir GKL parantez içi g 2 eşittir G21 vesaire ifadesiyle verilen bir simetri özelliğine sahiptir. Genelleştirilmiş alan da aynı türdendir. Ancak bu simetri özelliğine sahip değildir. Çekim yasasının elde edilişi saf çekimin özel durumunkine tamamen benzemektedir. Ancak bu genelleştirilmiş yasanın deneysel gerçeklere uyup uymayacağını henüz bilmiyorum. Çekim yasası sorunu bu genel fikirlerde ikinci sırada yer almaktadır. Günümüzde temel sorun burada söz edilen türde bir çekim kuramının bizi istediğimiz amaca götürüp götürmeyeceğidir. Bununla dört boyutlu uzayda dahil fiziksel gerçekliği bir alanla tamamen tarif edebilen bir kuramdan söz ediyoruz. Günümüzdeki fizikçi kuşak bu soruya olumsuz cevap vermeye yöneliktir. Kuantum kuramının bugünkü biçimine uyarak bir sistemin durumunun doğrudan belirlenemeyeceğine, durumun dolaylı bir yoldan sistem üstünde elde edilen ölçmelerin sonuçlarının ile belirlenemeyeceğine inanmaktadırlar. Doğanın deneysel olarak ortaya çıkan ikileminin tanecik ve dalga yapılı, ancak gerçeklik kavramının böyle zayıflaştırılmasıyla anlaşılabileceği inancı vardır. Sanırım böylesine çok sonuçlu bir kuramsal vazgeçiş, Bugün için gerçek bilgimizle doğrulanmaktadır ve göreli alan kuramının yolunu sonuna dek götürmekten vazgeçilmemelidir. Sok